Roy Providence yakınlarındaki özel bir akıl hastanesinden son derece tuhaf bir şahs kayboldu. Charles Dexter Ward adındaki hasta, alışılmışın dışındaki hareketlerinin tuhaflık sınırını açtığını ve kafasını cinahet dahil tuhaf tuhaf şeylere taktığını görerek üzülen babası tarafından istemeye istemeye buraya getirilip kapatılmıştı. Doktorlar bu vaka karşısında çok büyük bir şaşkınlık duyduklarını gizlemiyorlardı. Çünkü vaka, genel fizyolojik ve psikolojik nitelikleri bakımından gariplikler arz ediyordu. Her şeyden önce, tuhaf bir şekilde, hasta 26 yaşında birim olmayacağı kadar yaşlı görünmüyordu. Akıl hastalığının insanı hızla yaşlandıracağı doğrudur ama genç adamın yüzü, normal olarak ancak çok yaşlı insanların hilekar yüz ifadesine bürünmüştü. İkinci olarak, organik işlevleri bugüne kadar tıpın tanık olmadığı ölçüde acayip orantısızlıklar gösteriyordu. Solunumuyla kalp atışları arasında müthiş bir ahenk bozukluğu vardı. Sesini tümden yitirmişti. Fısıltıdan öte bir ses çıkaramıyordu. Sindirim süresi inanılmaz ölçüde uzamış, sindirim çok, çok azalmıştı ve standart uyarılara karşı gösterdiği normal ve patolojik tepkilerin bugüne kadar kaydedilmiş tepkilere benzer hiçbir yanı yoktu. Cilde hastalık derecesinde soğuk ve kuruydu. Cilt dokusunun hücre duvarları aşırı kalınlaşmıştı ve hücreler arasındaki bağlar çok kevşek görünüyordu. Sağ kalçasındaki doğuştan var olan zeytin biçimindeki kocaman leke yok olmuş, daha önce hiçbir iz bulunmayan göğsünde acayip bir ben ya da siyamsı bir leke oluşmuştu. Yani genel olarak bütün hekimler, Vart'ta metabolizma süreçlerinin alışta gelmişin ötesinde yavaşlamış olduğunda fikirdiler. Vart psikolojik bakımdan da benzersizdi. Deliliğinin en son ve en ayrıntılı incelemelerde söz edilen vakalarla bile en ufak bir benzerliği yoktu ve kendisini bir dahi, hatta bu denli gülünç bir şekilde çarpık olmasa bir lider yapabilecek bir zekaya sahip olduğu söyleniyordu. Aile doktorları olan Doktor Willett, hastalığa yakalanmasından bu yana Varden zihinsel kapasitesinin çok artmış olduğunu Deliliğinin sınırları dışında kalan konularda gösterdiği tepkiden ölçülmesine dayanarak doğruluyordu. Vardın, her zaman bir bilim ve antikide meraklısı olduğu da doğruysa da, bu ilk dönemindeki en parlak çalışmaları bile, akıl hastalıkları uzmanlarınca incelemeye alındığı dönemde gösterdiği derin anlayış ve algılama yanında hiç kalırdı. Genç adamın belli o kadar güçlü, Zihni o kadar açıktı ki, akıl hastanesine kapatılabilmesi için yasal bir izin belgesi elde edebilmek oldukça zor gözüküyordu. Ancak başkalarının tanıklıklarına ve zekasından farklı bir şey olan bilgi dağarındaki anormal boşluklara dayanarak hastaneye yatırılabildi. Ward, kaybolduğu ana kadar eline geçen her şeyi yutarcasın okuyan, ve zavallı sesinin izin verdiği ölçüde sözü sohbeti yerinde biriydi. Kaçacağını önceden kestiremeyen kurnaz gözlemciler, onun gözetim süresinin fazla uzamayacağı kehanetinde bulundular. Sadece Charles Ward'ın doğumunu yaptıran ve hem bedence hem de kapaca girişimini izleyen doktor Willett, onun gelecekteki özgürlüğü fikrinden korkmuş gibi gözüküyordu. Doktor, kuşkucu meslektaşlarına açıklamaya cesaret edemediği müthiş bir deney yapmış ve müthiş bir keşifte bulunmuştu. Doktor öyle anlaşılıyordu ki, olayla bağlantısı konusundaki küçük bir sırrı kendisine saklamıştı. Kaçışından önce hastayı en son gören kişiydi ve bu son konuşmalarından dehşet ve rahatlama karışı bir duyguyla ayrılmış olduğunu Ward'ın kaçtığının 3 saat sonra anlaşılmasından sonra birçok kişi anımsıyordu. Bu kaçma olayı Doktor White'in hastanedeki sırrı çözülmemiş en garip olaylarından biriydi. Tam 20 metre yükseklikteki açık bir pencere bu olayı açıklama epek yeterli değildi. Ama genç adamın Doktor Wade'le konuşmalarından sonra gitmiş olduğusu götürmezdi. Doktor bu olayla ilgili hiçbir açıklama yapmıyordu ama kaçış öncesi döneme göre oldukça rahatlamışa benziyordu. Çoğu kimse doktorun inanılacağını bilse daha çok şey söyleyeceğini hissediyordu. Doktor uğradığında var odasındaydı ama oradan ayrılmasından kısa bir süre sonra hizmetliler odasının kapısını boş yere çalmışlardı. Kapıyı açtıklarında o da bomboştu. Bütün buldukları açık bir pencere ve neredeyse insanı boğan mavimsi, grimsi bir toz bulut şeklindeki soğuk insan yediydi. Köpeklerin bundan bir süre önce havlamış oldukları doğruydu ama… O zaman henüz Ennysward'ın yanındaydı. Ayrıca sonra köpekler ne bir şey yakalamış ne de herhangi bir rahatsızlık göstermişlerdi. Vard'ın babasına derhal telefonla haber verdiler. Ama babası şaşırmaktan çok üzülmüş göründü. Doktor Wade tarafından şahsen çağrıldığında Dr. da konuşmaktaydı. Her ikisi de bu kaçış olayıyla ilgili herhangi bir bilgileri olduğunu ya da suç ortaklığını kabul etmediler. Sadece Doktor Wade'ın ve Senior Vard'ın çok yakın dostlarından bazı ipuçlar elde edilebildi. Ama bunlar hiç kimsenin inanmayacağı kadar mantığa aykırı şeylerdi. Ortadaki tek gerçek, kayıplara karışan delilden hiçbir iz bulunmamasıydı. Charles Ward, çocukluğundan beri eski eserlere meraklıydı. Bu zevki kuşkusuz yaşadığı saygın kentten ve Prospect Street'te yokuşun başında bulunan atalarına ait eski konağın her köşesini dolduran eski kalıntılardan geliyordu. Yıllar geçtikçe eski şeylere olan bağlılığı arttı ve sonunda tarih, jeoloji, koloni mimarisi, mobilyacılık ve zanaatlerin her türlü ilgi alanını doldurdu. Vardın dilini değerlendirirken onun bu zevklerini akıda bulundurmanın büyük bir önemi vardır. Çünkü bu zevkler dilinin tam olarak özünü oluşturmasa da görünüşünde çok önemli bir paya sahiptiler. Akıl hastalıkları uzmanlarının farkına vardıkları bilgi boşlukları hep çağdaş konularla ilgiliydi ve bu eksiklik geçmişte olup bitmiş şeylerle ilgili dışarıdan anlaşılmayan ancak ustaca sorularla meydana çıkartılabilen aşırı bir bilgiyle dengeleniyordu. Öyle ki, insan onun, kelimenin tam anlamıyla, bir takım gizemli yollardan, bir tür kendini uyutma yoluyla eski bir çağ olduğunu düşünebilirdi. Ward'ın iyice öğrendiği eski şeylerden formu şey görülmesi oldukça vah bir şeydi. Öyle anlaşılıyordu ki, eskiyi tam olarak öğrenince onlara ilgisini yitirmiş ve son zamanlardaki bütün çabasını, beyninden tümüyle ve hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde silinmiş olan yakın zamanların olaylarına yöneltmişti. Yakın zamanlarla ilişkin bilgilerin beyninden toptan silinmiş olduğunu gizlemek için elinden gelini yapıyordu ama, okuma programının ve konuşmalarının kendi yaşamıyla ilgili doğum tarihi olan 1902'den bu yana 20. yüzyılın teknik ve kültürel geri planıyla, ve bizim kendi zamanımızın okullarında kendi aldığı eğitimle ilgili bilgileri öğrenmeyimin delice istek tarafından belirlendiğini görenler için bu çok açık bir şeydi. Hastaneden kaçan delinin, bu eksik bilgilerini göz önünde bulunduran akıl hastalıkları uzmanları, şimdi günümüzün karmaşık dünyasıyla onu nasıl baş edeceğini merak etmekteydiler. Genel kanı, çağımızla ilgili bilgileri normal bir düzeye ulaşıncaya kadar, sıkıntılı ve alçak gönüllü bir konumda kendini göstermeden bekleyeceği yolundaydı. Warden deliliğin başlangıç tarihi, akıl hastalıkları uzmanları arasında tartışma konusudur. Boston'ın önde gelen doktorlarından biri olan Dr. Lyman, bu tarihi, Ward'ın birdenbire geçmiş yerine gizemli konuları incelemeye başladığı ve bireysel araştırmalarının çok daha önemli olduğu gerekçesiyle okula gitmekten vazgeçtiği, Mrs. Brown School'daki son yılı olan 1919 veya 1920 olarak veriyor. Ward'ın tavırlarında o sıralarda bazı değişiklikler meydana gelmişti. Sürekli olarak kasabanın kayıtlarını inceliyor, Mezarlıklarda atalarının Joseph Corwin adında bir nain, 1771'de kazınmış bir mezarı arıyordu. Ward söylediğine göre, Stamper Hill'de Olney Court'taki çok eski bir evin tahta kaplamalarının arkasında adasına ait bazı gizli belgeler bulmuştu. 1919-1920 kışında Ward'da bir takım değişiklikler görüldüğü pek yatsınamazdı. Ward'da, Genellikte peşinde koştuğu eski eserleri bir yana bırakarak hem yurt içinde hem yurt dışında gizemli konularda korkunç yoğun bir araştırmaya girişmişti. ısrarla atasının mezarını arıyordu. Ama hasta yakından ve sürekli inceleyerek bunu son zamanlarda yaptığı bazı korkunç araştırmalara dayandıran doktor Wydow hiç de aynı fikirde değildir. Bu araştırmalar ve yaptığı keşifler doktora öyle derinden etkilemiştir ki bunlardan söz ederken sesi yazmaya kalkıştığında da elleri titremektedir. Doktor Widat, 1919 ve 1920 yıllarındaki değişikliklerin derece derece ilerleyerek 1928'deki müthiş hazin tekinsiz akli dengesizlikte zirvesine ulaşan çocuğun başlangıcına işaret ettiğini kabul etmekle birlikte, kişisel gözlemlerine dayanarak daha net bir ayrım yapılması gerektiğine inanmaktadır. Çocuğun her zaman dengesiz davranışlar sergilediğini, çevresindeki olaylara karşı lüzumsuz bir hassasiyet ve aşırı bir heyecan göstermeye eğilme olduğunu kabul etmekte, ama bu erken dönemdeki değişikliklerin aklı başındalıktan deliliğe gidiş işaret ettiğini kabule yanaşmamaktadır. Bunun yerine, çocuğun, insan düşüncesini çok müthiş bir şekilde ve derinden etkileyecek bir şeyler keşfetmiş ya da yeniden keşfetmiş olduğu yolundaki kendi sözlerine inanmaktır. Asıl deliliğin daha sonraki bir değişiklikte Garbo'nun portresinin ve eski belgelerin gün ışığına çıkmasından sonra, tuhaf, yabancı yerlere bir gezi yapıldıktan ve tuhaf koşullarda gizlilik içerisinde monoton bir ses tonuyla yapılan bazı korkunç dualardan sonra, bu dualara açıkça bazı yanıtlar alındıktan ve ıstıraf verici açıklanamaz koşullarda kaleme alınan çılgın bir mektuptan sonra, vampirlik dalgasından ve uğursuz, Bağıklık odusundan sonra hastanın belli çağdaş inceleri dışlamaya başladıktan ve bu arada sesini yitirip fiziksel görünümünde sonraları çok kimsenin farkına vardığı ufak değişikliklerin meydana gelmesinden sonra ortaya çıktığından Doktor Willett emindir. Doktor Willett işte tam bu dönemde karabasanların ve ayrılmaz bir parçası haline geldiğini işaret etmekte ve korkudan tüyleri diken diken olacak kadar kuşkudan uzak, genç adamın can alıcı önemdeki keşfine ilişkin iddiasını destekleyecek yeterince somut kanıt bulunduğunu hissetmektedir. İlk olarak, aklı başında iki işçi, Joseph Carver'e ait eski belgelerin bulunduğunu görmüşlerdi. İkinci olarak, çocuk kendisine bu belgeleri, ve Körbe'nin güncesinden bir sayfayı göstermişti. Ve bu belgelerin gerçekliği kuşkuya hiç yer bırakmıyordu. Bard'ın bu belgeleri bulduğunu ileri sürdüğü delik elle tutulur gözle görülür bir gerçeklikti ve Doktor Willard inanılması pek güç. Belki de kanıtlanamayacak bir yerde bunlara son defa göz atma fırsatı bulmuş ve fazlasıyla ikna olmuştu. Sonra... Orn ve Hutchinson'ın mektupları ve Carbon el yazısı sorunu dedektiflerin Dr. Allen hakkında ortaya çıkardığı gerçekler gibi sırlar ve birbirine uyan tesadüfler vardı. Bir de sarsıcı tecrübesinden sonra yeniden kendine geldiğinde cebinde bulduğu orta çağa ait küçük harflerle yazılmış korkunç mesaj. En sağlam kanıt olarak da Doktorun son araştırmaları sırasında kullandığı bir dizi formülle ulaştığı iki iğrenç sonuç belgelerin ve içindeki korkunç imaların gerçekliğini aynı zamanda da bu belgelerin insan bilgisinin ürünü olduğunu kanıtlayan sonuçlar ortadaydı. Chas vardı, önceki yaşamına onca düşkünlük gösterdiği eski zaman kalıntıları gibi eski ait bir şey olarak bakılmalıdır. 1918 Ağustos'unda dönemin askeri eğitimine karşı büyük bir ilgi duyduğunu belli ederek evlerinin çok yakınındaki Moses Brown School'daki ilk yılına başladı. 1819'da inşa edilmiş eski ana bina, eski eserlere düşkün genç limanı her zaman büyülemiş akademinin bulunduğu geniş parkın manzarası gözüne çok güzel görünmüştü soğ sivil faaliyetlere pek katılmıyor zamanını daha çok evde sokaklara arşınlamada ders ve talimlerde ve belediye binasında hükümet binasında halk kütüphanesinde okuma odasında tarih kurumunda Brown Üniversitesi'nin John Carter Brown ve John Hay kütüphaneleriyle Benedict yeni açılmış Shepard kütüphanesindeki eski eserler ve jeneroloji üzerine bilgi peşinde koşmakla geçiriyordu. Onu bu dönemde ince, sarışın, dikkatli çevresini araştıran gözlere sahip, hafif kambur, özensiz giyimli ve çekicilikten ziyade zararsız bir beceriksizlik izlenimi veren biri olarak resmedebiliriz. Yürüyüşleri hep eski zamanlara doğru bir serügan olmuştu. Bu yürüyüşler sırasında görkemli eski kentin binlerce kalıntısından yüzler yıl öncesinin canlı ve tutarlı bir resmini yakalamayı başarıldı. Evi, nehrin doğu yakasında yükselen, neredeyse bir uçurumu andıran bir tepenin zirgesinde çok büyük bir konaktı. Konağın çeşitli yönlerde düzensizce yayılan kanatlarındaki arka pencerelerinden karşı taraftaki mor tepeler üzerine kurulmuş aşağı kentin küme küme sivri kulelerine, kubbelerine, çatılarına ve gökdelenlerinin zirvelerine baş dönerek bakardı. Burada doğmuştu ve çocuk arabasını dadısı ilk defa çift çumbalı cephesi tula ile örülmüş kusevini klasik sundurmada yürütmüştü. İki yıl önce inşa edilmiş küçük beyaz çiftlik evini geçince birden karşılarına çıkan kente doğru, bereketli bahçeleri ve avluları içinde dört tarzı kocaman sütunlu dar sundurmalarıyla tuğla'dan konakların ve daha küçük tahta evlerin ebedi ve benzersiz yalnızlıkları içerisinde düş gördüğü evlerle çevrili gösterişti, görkemli cadde boyunca görkemli yüksek okullara doğru ilerlemişlerdi. Dadısı arabasını dik bir sıra altındaki sokakta, doğusundaki evlerin yüksek taraçalarda yer aldığı uykulu, Canton Street boyunca da sürmüştü. Küçük tahta evler burada genel olarak daha eskiydiler. Çünkü büyümekte olan kent gidip bu yamacı dayanmıştı ve bu gezintiler sırasında çocuk tuhaf bir koloni köyünün görünüşünden bir şeyler kapmıştı. Dadı, Durup polislerle çene çalmak için Prospect Terrace'ın banklarında oturdu. Çocuğun ilk anılarından biri, bir kış öğleden sonra parmaklıklarla çevrili büyük toprak setten gördüğü batıya doğru uzanan puslu çatı, kubbe ve çan kulelerinden bir deniz ve dünyanın sonunu yaklaştığını haber verir gibi hararetle yanan kırmızı, sarı, mor ve acayip yeşillikte bir gün batımı altında uzanan mora kesmiş gizemli uzak yamaçlardı. Hükümet binasının koca mermer kubbesi yekpare bir süret halinde yükseliyor, kubbesini taşlandıran heykelin başı alev alev yanan gökyüzünün yol yol bölen hafif renklenmiş katman bulutlardan birini delerek sanki gerçek dışı bir hale ile çevrilenmiş gibi gözüküyordu. Biraz daha büyüdüğünde ünlü gezilerine başladı. Önceleri sabırsızlıkla peşi sıra sürüklenen tadısıyla, sonra düşlerle dolu derin düşünceler içerisinde yalnız başına. Gitgide, daha aşağılara iniyor, neredeyse yamaçtan aşağı diplemesin inme cesaretini gösteriyor ve her seferinde eski kentin daha eski ve daha tuhaf bölgelerine ulaşıyordu. Destek duvarı ve koleni döneminden kalma üçgen çatılar gölgeler içindeki Benefit Streette bakan Jenkins Street'ten aşağı inmeye çekiniyordu. Köşede, kapısının her iki yanında iyon tarzı duvara yapışık sütun bulunan tahtadan eski bir yapı, onun yanında görkemli avlusunda, geriye çok küçük bir bölüm kalmış olan tarih öncesi balık sırtı bir dam, 5. George döneminin ihtişamını sergileyen kalıntılarıyla yargış Durfe'nin evi yer alıyordu. Kara ağaçların huzur verici gölgelerinin düştüğü bu yerler artık birer kenar mahalle olmaya başlamıştı. Ama çocuk, ortalarında kocaman bacaklarıyla klasik kapılı bağımsızlık öncesi evlerin bulunduğu hattın ötesine geçip güneyde dolaşmaya alışıktı. Doğu yakasında... Bu evler parmaklıklı çift basamakla çıkılan yüksek zeminler üzerine oturtulmuştu ve genç Charles, aşılmışlıkları açıkça görülen boyalı alınlıkları süsleyen kırmızı topuklar ve perukolarıyla sokan yeni olduğu zamanki halini gözünde canlandırabiliyordu. Tepe, batı yönünde, kendi Kur'anların nehir kıyısında 1636'da inşa ettikleri eski tam Street'e doğru Neredeyse dimdikiniyordu. Burada birbirine sokulup yan yatmış inanılmaz derecede eski evler arasında sayısız dar sokak vardı. Ve çocuğun duyduğu hayranlığa rağmen. Bir düş ya da bilinmez bir dehşete açılan kapılar olabileceği korkusuyla bu sokaklara dalması için oldukça uzun bir zaman geçmesi gerekti. Sencanın gözlerden uzak mezarlığının demir çitini, 1761'de inşa edilmiş Koloni binasının arka bahçesini ve Washington konakladığı eskilikten dökülen Galdon Balhanımı geçerek Benefit Street boyunca yürümek çocuğa daha az korkmuş gözüküyordu. Daha önceki dönemlerin gal sokağının ve King Street'in devamı olan Meeting Street'te yukarıya doğuya doğru baktığında yolun eğimini azaltmak için başvurulan kamburlaşmış merdiven basamaklarını görüyordu. Aşağıya, batıya doğru baktığında ise bağımsızlıktan önce Providence Gazette Encounter Journal'ın basıldığı eskimiş tabelasında Shakespeare'in resmi bulunan binanın karşısındaki koloni dönemi Tuğla Okulu binasını görüyordu. Sonra Gips tarzı eşsiz çan kulesi, 5. George tarzı çatısı ve çatının yanı ve yükselen küçük kubbeleriyle 1775'te inşa edilmiş zarif First Baptist kilisesi geliyordu. Buradan başlayarak güneye doğru çevre biraz daha güzelleşiyor. Sonunda bir grup görkemli konak başlıyordu. Ama hala eski binaların iki yanında sıralandığı kısa, der sokakların uçurundan batıya doğru uzandığı görülüyordu. Birçok dili konuşan sefil insanları, çürümüş iskeleleri, uykulanan trepoları ve packet, valiant, gold, silver, coin, Dublin, Sovereign, gauder, dollar, dime ve cent gibi hala yaşayan sokak adlarıyla gururlu eski Hindistan günlerini anımsatan eski bakımsız divan bölgesi Şurada burada yükselen birçok eski kulesiyle yanar döner çürümüşlüğü ve pis, sefil görünümüyle bir hayalet kent gibiydi. Boyu daha uzayıp daha gözbek olduğunda genç var, yıkıldı yıkılacak evlerin, kırık kirişlerin delik deşik basamakların, çarpık trabzanların, güneşten kavrulmuş cephelerin, Atsız kokuların girdabına dalmaya başladı. Saat Main'den South doğru kıvrılıp, buharlı gemilerin sağ salim bağlık durdukları rıhtım boyunca kuzeye doğru yönelerek, 1816 inşa edilmiş dik çatılı depoyu geçiyor, 1773'te inşa edilmiş pazar binasının eski kemerleriyle sapasağlam durduğu Gridbridge'teki meydana çıkıyordu. Bu meydanda bir an duruyor, büyük ve yeni Kristin Skines kutbesinin Londra'da St. taçlandıran kutbe gibi taçlandırdığı, 5. George tarzı ince kuleleriyle uçurumun doğu yakasında yükselen eski kentin güzelliğini zevkle doya doya seyrediyordu. Ward, bu noktaya daha çok öğleden sonra yatık güneş ışınlarının pazar binasına, yamaçtaki eski çatılara, Altın yaldızlı çan kulelerini değdiği Providence Indomene'in in demir atmış basitliği müzük durduğu düşler içindeki rıhtıma düştüğü zaman ulaşmayı severdi. Uzun uzun seyre daldıktan sonra manzaraya karşı duyduğu şairce bir aşkla başı döner. Neden sonra beyaz kiliseyi geçerek sarı parıltıların upacık pencerelerde parlayıp söndüğü dövme demirden tuhaf parmak çift merdiven basamaklarının üzerine yerleştirilmiş menerlerin ışığı altında dar ve bir yana uçurum sokaklardan geçerek alacakaranlıkta evine doğru tırlanırdı. Daha sonraki yıllarda çarpıcı zıttıkların peşine düşmeye başladı. Haftanın yarısının evinin kuzeybatısına düşen, bağımsızlıktan önce Boston Post arabasının kalktığı yerin etrafında kümelenmiş Zinci mahallesinde ve gettosuyla daha alçak seviyedeki Stamper Hill'in bulunduğu koloni bölgelerinde, diğer yarısını, yamacındaki zarif mülklerin ve duvarla çevrili bahçelerin değişmeden kaldığı, hoş kokulu anıları uzun süre belleklerinden silinmeyen dik, yeşil patikaların, George, Benavlan, Powell ve Williams gibi caddelerinin bulunduğu görkemli güney bölgesinde yürüyüşler yaparak geçiriyordu. Bu gezintiler ve onlara eşlik eden gayretli incelemeler, en sonunda Çağ Suat'ın zihninden çağdaş dünyayı kovan eski çağlar ve eski eserlerle ilgili bilgileri büyük ölçüde açıklar ve o meşhur 1919-1920 kışında meydana gelen garip ve korkunç olayların tohumunun düştüğü zihinsel toprağı gözler önüne serer. Doktor Willett İlk değişikliklerin görüldüğü o uğursuz kışa kadar, Charles Ward'ın eskiye düşkünlüğünün hastalıklı olmaktan son derece uzak olduğuna inanmaktadır. Mezarlıkların onun gözünde sakin olmaları ve tarihi değerleri dışında özel bir çekiciliği olmadığı gibi, var şiddet ya da vahşi güdülerden tamamen yoksundu. Sonra, Ertesi yıl, Anne tarafından ataları arasında 1692'de Salem'den gelmişi, hakkında etrafta bir yıl oldukça acayip ve rahatsız edici söylenti dolaşan çok uzun yaşamış Cazip Caron adında birinin bulunduğunu keşfederek ilk jenolojik zaferini elde ettiğinde tuhaf bir oluşum sinsi sinsi gelişmeye başladı. Vard'ın dedesinin dedesi, Welcome Petter, 1785'te soyu soku üzerine hiçbir bilgi bulunmayan Kaptan James Dillinghast'ın kızı Bayan Eliza'nın kızı Anne ile evlenmişti. 1918'in sonlarına doğru kent kayıtlarından el yazması orijinal bir cildi incelerken, genç canolog, yasal bir isim ile ilgili bir maddeye rastladı. Bu maddeye göre 1772'de Joseph Carwin'un dulu Bayan Eliza Carvon adında biri çok yaygın söylentilere karşın hiç şüphe yer bırakılmayacak şekilde kanıtlanıncaya kadar yasal eşinin inanmayı reddettiği ancak kocasının vefatından sonra doğruluğu ortaya çıkan ve kocasının adının herkesin gözünde bir utanç vesilesi haline gelmesine yol açan bir nedenle Yedi yaşındaki kızı Anne ile birlikte eski genç kızlık adı olan Dillingast adını yeniden almıştı. Bu madde dikkatle birbirine yapıştırılmış ve sayfa numaraları üzerinde büyük bir çabayla düzeltme yapılarak tek yaprak haline getirilmiş iki yapran kazara ayrılmasıyla gün ışığına çıkmıştı. Charles Ward o zamana kadar bilinmeyen dedesinin dedesinin babasını keşfetmiş olduğunu anında anlamıştı. Bu keşif vardı, ikimiz de heyecanlandırmıştı. Çünkü, hakkında herkese açıp çok az kayıt bulunan bu şahısla ilgili anlamı belirsiz bazı raporların ve şurada burada yapılan bazı imaların varlığından haberdardı ve ancak, yakın zamanlarda halka açılan bu kayıtlar dışında, sanki onu belleklerden silmek üzere gizli bir anlaşma varmış gibi gözüküyordu. Dahası, bu öylesine benzersiz ve kışkırtıcı gözüküyordu ki, insan koloni kayıtlarını tutanların onu gizlemek veya unutmak ya da kayıtlardan çıkarmak için çok geçerli nedenlere sahip olduğunu düşünmeden edemiyordu. Bundan önce Quart, yaşlı Joseph ile ilgili romantik düşüncelerinin asla esas olmayan şeylerle oyalanma düzeyinde kalmasıyla yetinmekteydi. Ama bu susturulmuş, olduğu açıkça gözüken şahsın kendisiyle olan ilişkisini keşfettikten sonra, olabildiğince sistematik bir şekilde onunla ilgili her şeyin peşine düştü. Bu heyecanlı araştırmada, beklentilerinin çok ötesinde şeylere ulaştı. Çünkü Providence'ı örümcek ağa bağlamış tavan aralarında ve daha başka yerlerde bulduğu mektuplar, günlükler ve raflar dolusu yayınlanmamış anılar yazarlarının imha etmeye değmeyeceğini düşündükleri birçok aydınlatıcı bölümleri içeriyordu. Meseleye dolaylı yoldan ışık tutan bir bilgi de New York'tan, Rhode Island'daki koloniyle ilgili yazışmaların depolandığı Francis Tavon'daki müzeden geldi. Ama asıl önemlisi ve Dr. Whitton fikrine göre de Ward'ın kesin mahkuma yol açan şey, Olney Court'taki eskilikten dökülen evin tahta döşemelerinin ardında 1919 Ağustos'unda bulunan belgelerdi. Sonu bir kuyudan daha derin olan bu karanlık gidişatı başlatanın bu belgeler olduğuna hiç kuşku yok. James'in duyduğu ve gün ışığını çıkardığı belgelerde yer alan çeşitli öyküler, Joseph Carver'ın çok şaşırtıcı, anlaşılması zor ve son derece karanlık biri olduğunu ortaya koydu. Yalnız yaşıyor olması ve garip kimya ya da simya deneyler yapıyor olması nedeniyle cadılıkla suçlanacağı korkusuyla büyük cadı paniğinin başlangıcında Salem'den kaçarak ayrıksızlığın, özgürlüğün ve ayrılıkçılığın evrensel merkezi Providence'a gelmişti. 30 yaşlarında soluk benizi biriydi ve çok geçmeden özgür bir Providence'da olmaya layık olduğu anlaşıldı ve Allnest Street'in aşağı tarafında Gregory Dexter'ın evinin tam kuzeyinde bir ev satın aldı. Evi Town Street'in batısındaki, daha sonra Olney Court olan Stumpers Hill üzerinde inşa edilmişti ve 1761'de aynı yerde bugün hala ayakta olan daha büyük bir ev yaptırdı. Carvin'ın ilgili olarak dikkat çeken tuhaflıkların ilki, ilk geldiği günden daha yaşlı görünmüyor olmasıydı. Yükleme, boşaltma amacıyla Mayland kova yakın bir iskele satın alarak, nakliye işine girişti. Great Bridge'in 1713'teki yeniden yapımına ve tepedeki kilisenin yapımına yardım etti. Ama tarif edilmez bir şekilde her zaman 30-35'ini aşmayan bir adam görüntüsünü koruyordu. On yıllar üst üste bindikçe bu eşsiz özellik herkesin dikkatini çekmeye başladı. Ama Caron hep kuvvetli ve çok dayanıklı atalara sahip olduğunu ve yıpratıcı olmayan basit bir hayat sürdürdüğünü söyleyerek açıklıyordu durumu. Ağzı sıkı tüccarların akıl vermez gidiş gelişlerinin, bütün gece penceresinde parlayan garip ışıkların basit bir hayatla nasıl bağdaştığı, kent halkının akıl erdirebileceği bir şey değildi. Halk, onun bu genç görünümünü ve ömrünün uzunluğunu daha başka nedenlere bağlama eğilimindeydi. Çoğu kimse için karbonun durmadan kimyasal maddeleri birbirine karıştırıp kaynatmasının bu işte yakından ilgisi vardı. Karbonun gemileriyle Londra'dan ve Doğu veya Batı Hindistanlardan getirdiği ya da Newport'tan, Boston'dan ve New York'tan satın aldığı tuhaf tuhaf malzemelerle ilgili söylentiler aldı yürüdü. Ve yaşlı doktor Yavez Bowen, Rebott'tan gelip Great için karşısına tabelasında tek boyunuzda ad ve havan bulunan ecza dükkanını açtığında tek başına. Herkesten uzak yaşayan, ağzı sıkı adamın durmadan satın aldığı veya sipariş ettiği ilaçlar, asitler ve metallerle ilgili sonu gelmez dedikodular ortalığı kapladı. Carver'ın harika ve gizli bir tıbbi ustalığa sahip olduğu varsayımından hareketle çok çeşitli hastalıklardan acı çeken birçok insan yardım için ona başvurdu. Onların bu isteklerine karşılık Carl'ın fikrini açığa vurmadan onların bu inançlarını pekiştirecek şekilde davranmasına, onlara her zaman tuhaf renkli merhemler vermesine karşılık bu yardımlardan pek de kimsenin yarar sağladığı görülmedi. Sonunda, yüzünde ve fiziksel görünümünde beş yıllık bir değişiklikle de, yabancının gelişinden bu yana elli yıldan fazla bir zaman geçtiğinde insanlar birbirlerinin kulaklarına, daha esrarengiz şeyler fısıldamaya, onun bu herkesten uzak yaşama arzusuna daha az saygı göstermeye başladılar. O dönemde yazılmış özel mektuplar ve günlükler, Joseph'ın niçin garip bulunduğunu, niçin ondan korkulduğunu ve nihayet niçin veva görmüş gibi ondan kaçıldığını açıklayan daha başka bir yığın sebepleri doluydu. Günün her saatinde ve her türlü şart altında dolaşırken görüldüğü mezarlıklara olan tutkusu ünlüydü. Ama hiç kimse onu gul yabanice diye nitelendirebilecek bir iş üzerinde görmemişti. Pavtuket yolu üzerinde günün ve gecenin en olmadık saatlerinde atla giderken görüldüğü, genellikleri yazları gidip kaldığı bir çiftliği vardı. Burada toprakla ve ev işleriyle ilgilenen Hizmetine bakan Narangsen yerlisi suratsız bir karı kocadan başkası yoktu. Adam dilsizdi ve yüzünde tuhaf bir yara izi bulunuyordu. Kadınınsa, belki de yarım kan zence olması nedeniyle iğrenç bir yüzü vardı. Bu evin duvarına yaslanmış, damı meyilli kulübe, içinde kimyasal deneylerinin çoğunu yaptığı laboratuvarıydı. Küçük arka kapıdan şişeler, çuvallar ve sandıklar getirip teslim eden meraklı hamallar ve arabacılar, duvarları raflarla dolu basık tavanlı odada gördükleri acayip beherler, krozerler, imbikler ve fırınlar hakkında birbirlerine öyküler anlatıyor ve fısıltıyla ağzı sıkı kimyacının, bununla simyacı demek istiyorlar aslında, filozof taşını bulmakta gecikmeyeceği kehanetinde bulunuyorlardı. Çiftliğin en yakın komşusu, Gece Joseph'in çiftliğinden geldiğini ısrarla ileri sürdükleri bazı seslerle ilgili acayip şeyler anlatmaktaydılar. Önce çığlıklar, ardından uzun süre devam eden uluma sesleri duyuluyordu. Ve çayırları dolduran kalabalık hayvan sürülerinden de hoşlanmıyorlardı. Çünkü yalnız bir adamın ve birkaç hizmetkarın Ed, Edd, süt ve yün karşılamak için böyle büyük bir sürü beslemesi gerekmiyordu. Kingston çiftçilerinden yeni sürüler satın alındıkça hayvanların cinsi haftadan haftaya değişiyordu. Sonra bir de pencere niyetine yüksek, dar delikleri bulunan taştan kocaman ek bir bina vardı. Bir işte ayak aylak dolaşanların, Joseph'in Alnaykort'taki evi hakkında 100 yaşını geçtikten sonra 1761'de inşa ettirdiği yeni ve zarife değil de yıktıktan sonra kerestelerini yakmaya büyük bir özen gösterdiği tavan arası penceresiz, yan duvarları ince tahtayla kaplı, alçak balık sırtı damlı eski evi hakkında anlatacak epeyce öyküleri vardı. Burada daha az gizem olduğu doğruydu. Ama ışıkların yürüldüğü saatler, evin tek hizmetkarı olan esmer iki yabancının gezi kapaklı davranışları, inanılmaz derecede yaşlı Fransız kahyanın anlaşılmaz mırıldanmaları, sadece dört insanın yaşadığı bir eve giren yiyeceğin çokluğu ve oldukça uyumsuz saatlerde boğuk bir sesle yapılan konuşmalar sırasında zaman zaman duyulan sesin niteliği, Tüm bunlar, Paptuket çiftliği hakkında bilinenlerle birleştiğinde eve kötü bir at kazandırıyordu. Daha seçkin çevrelerde de Joseph'ın evi tartışılmıyor değildi. Çünkü yeni gelen, doğal olarak kentin kilise ve ticaret hayatına karışmış, arkadaşlığından ve sohbetinden hoşlandığı insanlardan bir yıl tanışlar edinmişti. Carwin'lar ya da Salemli Carwin'lar, New England’ta herkesçe tanındığından Joseph Carbone'un doğumu iyi karşılanmıştı. Carbon'un ömrünün ilk yıllarında epey dolaştığı, bir süre İngiltere'de yaşadığı ve doğuya en az iki yolculuk yaptığı anlaşılıyor. Tenezzül edip de konuştuğunda eğitim görmüş, kültürlü bir İngiliz gibi konuşuyordu. Ama şu ya da bu nedenle Carbone'un toplama pek aldığı yoktu. Hiçbir konuğunu gerçekte azarlamıyordu ama konuklarıyla kendisi arasında öyle bir kayıtsızlık duvarı örüyordu ki çok az kimse kulağa anlamsız gelmeyecekler bir şeyler bulup söyleyebiliyordu. Sanki yabancı ve daha güçlü varlıklar arasından gelmiş ve bütün insanları kalın kapalı buluyormuş gibi örtülü, alaycı bir kibirlik seziliyordu tavırlarında alttan alta. Zekası lümeni Doktor Jackley 1738'de King's Körçe papaz olmak üzere hastından geldiğinde hakkında bu kadar çok şey duyduğu kişiye uğramamazlık etmedi. Ama ev sahibinin konuşmaların altında yattığını sezdiğini tahammütlü anlamlar yüzünden çok geçmeden oradan ayrıldı. Charles Ward bir kış gecesi Corvin hakkında tartışırlarken babasına Gizemli yaşlı adamın şen rahibe neler söylemiş olduğunu öğrenebilmeyi çok arzuladığını söyledi. Ama günlük tutan insanların hepsi Doktor Checkley'in duyduğu şeyleri yenilemekteki gönülsüzlüğü konusunda hemfikirdiler. İyi kalpli adam öyle fena da şoke olmuştu ki, Joseph Carver'ın o ünlü neşeli ve çelebice tavırlarında gözle görülür bir değişiklik olmadan asla anımsamıyordu. Ama zevk sahibi ve iyi terbiye görmüş başka bir adamın yalnız başını yaşayan, kendini beğenmiş bu adamdan uzak durmasının nedeni ise son derece açıktı. Edebiyata ve bilme meraklı, yaşlı bir İngiliz beyefendisi olan Bay John Merritt, 1746'ta Newport'tan gelerek hızla artan itibarı Newport'a yetişen bu kente yerleşti ve şimdilerde Kentin en iyi yerleşim bölgesi durumuna gelmiş olan Nekte, güzel bir sahfiye evi inşa ettirdi. Merit, kentteki ilk fayton ve özel üniformalı uşaklarıyla burada günün modosuna uygun, oldukça rahat bir yaşam sürüyor, teleskobuyla, mikroskobuyla ve Latince ve İngilizce seçme kitaplarla dolu kütüphanesiyle büyük gurur duyuyordu. Joseph'in, Kribydonustaki en iyi kütüphaneye sahip insan olduğunu duyan Mary, fazla zaman geçirmeden Joseph'in ziyaretine gitti ve daha önce bu eve gelenlerin çoğundan daha büyük bir içtenlikle karşılandı. Corbin, Yunan, Latin ve İngiliz klasiklerinin yanı sıra aralarında Paraklous, Agricola, Van Helmont, Servius, Glover, Boyle, Bohr, Beishir. Ve Stahl'ın de bulunan dikkate diğer felsefe kitaplarıyla dolu kocaman, kocaman kitap raflarına Merit'in hayran kalması üzerine, onu daha önce hiç kimseyi davet etmemiş olduğu çiftlik evine ve laboratuvarına davet etti. Ve ikisi birlikte derhal Bay Merit'in faytonuna binerek yola koyuldular. Bay Merit, çiftlik evinde gerçekten dehşet verici hiçbir şey görmemiş olduğunu her zaman itiraf etmekle birlikte, Joseph'in ön odada bulundurduğu büyü, simya ve teoloji konularındaki kitaplardan oluşan özel tüphanesindeki kitapların adlarının bir de onu ebediyen iğrendirmeye yeterli olduğunu ileri sürdü. Ama belki de kitapların sahibinin onları gösterirken yüzünde beliren ifade bu ön yargının ortaya çıkmasına neden oldu. Bu tuhaf koleksiyon Bay Merit'in çok fazla korkuya kapılmadan imrenerek baktığı herkes cebinden bir yığın eserin yanı sıra insanoğlunun bildiği neredeyse tüm kabalacıların, demonologların ve büyücülerin eserlerini kapsıyordu. Ve simya ve astrolojinin kuşku dolu dünyalarıyla ilgili tüm ilim ve irfanın hazine eviydi. Orta çağın Yahudileri, ve Arapları kütüphanede fazlasıyla temsil ediliyordu ve Bay Merit üzerinde dikkati çekecek bir şekilde Kanan el İslam yazılı güzel ciltli bir kitabı çekip elini aldığında sapsarı kesildi. Bunun gerçekte yıllar önce Massachusetts Bay eyaletinde küçük tuhaf bir balıkçı köyü olan Kingsport'taki atsız ayinlerde hakkında çok korkunç şeyler anlatıldığını duyduğu çılgın Arap, Abdül Al-Hazret'in yasaklanmış nekronemikon olduğunu gördü. Ama oldukça tuhaf olmakla birlikte, bu değerli adam, kendisine en anlaşılmaz rahatsızlığı veren şeyin çok küçük bir ayrıntı olduğunu kendi kendine itiraf etti. Satır aralarında ve kenarlarında karbonun elimden çıkma şifreli notlar bulunan, Borrelius'un fena de yıpranmış bir nüshası, Koca mağın masanın üzerinde yüzük oyunu duruyordu. Kitap yarısına kadar açıktı ve gizelmiş siyah harflerin altında koyu ve titrek bir yazıyla yazılmış bir paragraf öylesine dikkat çekiyordu ki, konuk acelece bir göz atmaktan kendini alamadı. Artık pasajın altının çizilmiş olması mı? Yoksa telaşlı kalın kalem vuruşlarıyla çizilmiş olması mı? Bilmiyordu ama... Bu bileşimdeki bir şeyler onu fena halde ve özel bir surette etkilemişti. Son günlerine kadar unutmadığı ve günlüğüne belliğinden yazdığı bu pasajı bir seferinde yakın dostu Doktor Chek'e ezberden okumaya çalıştığında bunun nazik babazı ne kadar rahatsız ettiğini gördü. Pasaj şöyleydi: Hayvanların temel tuzları öyle hazırlanmış ve muhafaza edilmiş olabilir ki, mahir bir insan, Nuh'un gemisindekilerin tüm kendi çalışma odasına buyur edebilir ve bir hayvanın ruhunu küllerinden dilediğince diriltebilir. Bir filozof da aynı yöntemde nekromansız suçu işlemeden ölmüş atalarından herhangi birinin ruhunu, yanıp kül olmuş bedeninin tozlarından diriltebilir. Ama Joseph Carbone'la ilgili en kötü şeylerin fısıltıyla anlatıldığı yer, Town Street'in güney ucundaki iskeleler civarıydı. Gemiciler batıl inançlı insanlardır. Sıra sıra dizilmiş Rom, Köle ve yüklü Şalopların direkleri hafif arkayı yatık hükümet izniyle savaşan korsan gemilerinin, Broughamların, Crawfordların, ve Dillinghastların iki direkli büyük gemilerin tayfaları olan deniz kurtları, her ne zaman sarı saçları ve hafifçe kamburu çıkmış duruşuyla olduğundan genç görünen ince uzun yapılı şahsın Dublin Street'teki karbon deposuna girdiğini ya da karbon gemilerini huzursuz salınışlarla bağlı durduğu uzun iskele üzerinde kaptanlarla ya da satış memurlarıyla konuştuğunu görseler, Korunma içgüdüsüyle tuhaf bir takım hareketler yapıyorlardı. Kargonun kendi memur ve kaptanları da kendisinden nefret ediyor ve korkuyorlardı. Gemicilerinin tümü Martinik'ten, Saint Louis'ten, Havana'dan ve Port Royal'dan ayak takımı melezlerdi. Yaşlı adamdan bu kadar şiddetle korkulmasının nedeni bir bakıma tayfalarının sık sık değişmesiydi. Tayfalar bir sayede yanaşınca izinle karaya çıkarıdır. Bazılarına belki şu ya da bu iş verilirdi. Ama geri dönme zamanı geldiğinde her zaman bir iki kişi eksik olurdu mutlaka. Paptuket Road'taki çiftliğin işleriyle ilgili olarak gönderilen onca gemiciden çok azının gönderildiği yerden geri dönmüş olması unutulmuyordu bu yüzden tuhaf bir çeşitlik gösteren tayfalarını elinde tutmak, karbon için son zamanlarda iyice zorlaştı. Providence rıhtımlarında dolaşan dedikoduları duyduktan sonra, hemen hemen her zaman mutlaka birkaç tayfa firar ederdi ve bunların yerine yenilerinin bulunması tüccar için giderek daha büyük bir sorun olmaya başlamıştı. 1760'a gelindiğinde, Joseph Corwin anlaşılmadığı, adlandıramadı, hatta varlığı kanıtlanamadığı için giderek daha tehdit edici bir hal alan niteliği belirsiz bir dehşetin kaynağı olduğu ve şeytanla işbirliği yaptığı kuşkusuyla kelimenin tam anlamıyla toplum dışı bir insan olmuştu. Bütün bunların üstüne tüy diken olaysa 1758'de kayıp askerler olayıydı. O yılın Mart ve Nisan aylarında New France'a doğru yola çıkmış olan iki kraliyet alayı Providence'da konaklamış ve esrarengiz bir şekilde ortalamanın oldukça üzerinde sayıda askerin kaçması sonucu hızla tükenmişti. Carbone'ın sık sık kırmızı ceketli yabancılarla konuşurken görüldüğü ve onlardan birçoğunun kaybolmaya başladığı söylentileri üzerine halk onun kendi adamları ile ilgili tuhaf olayları anımsadı. Alaylara derhal hareket emri verilmemiş olsaydı ne olurdu kimse bilmiyordu. Bu arada tüccarın işleri hızla gelişiyordu. Kentin güverçiyle, karabiber ve tarçın ticaretinde tam bir tekeldi ve Bramlar dışında her gemicilik şirketini pirinç eşyalar, çivik, pamuk, yünlü, tuz, gemi donanımı, demir, kağıt ve her türden İngiliz malı ihracatında kolaylıkla yönlendirebiliyordu. Çöpesindeki tabelası James Grant köprüün öte tarafındaki tabelası altın kartalı Russell veya yeni kahvane yakınındaki tabelası kızartma tavalı ve balıklıklar veya Nightingale gibi dükkan sahipleri satacak malları bakımından neredeyse tamamen ona bağımlıydılar. Yören içki imalatçıları, narangaç sütçüleri ve at yetiştiricileri ve Newportlu mum imalatçıları ile yaptığı anlaşmalar sayesinde, koloninin en başta gelen ihracatçılarından biri olmuştu. Herkesin selamı sabahı kestiği biri olmasına karşın, Corwin, yurttaşlık bilincinden pek yoksunda değildi. Koloni binası yanıp kül olduğunda, eski ana caddedeki tören yerinde hala sabah sağlam durmakta olan yeni tuğla binanın, 1761'de inşa edilmesini sağlayan çekilişlere en cömer şekilde katıldı. Aynı yıl, Ekim fırtınasından sonra Bridge'in yeniden inşa edilmesine de yardım etti. Koloni binası yanında yanıp kül olan halk kütüphanesi kitaplarının büyük bölümünün yerine yeni kitaplar temin etti ve çamurlu pazar alanı ve delik deşik Street'in kocaman yuvarlak taşlarla döşenmesini sağlayan çekilişten hatırı sayılır miktarda bilet satın aldı. Yine bu sıralarda, Giriş kapısı bir oymacılık şaheseri olan sade ama mükemmel bir evin şaheseriydi. Whitefield taraftarları 1743'te Dr. Caton'ın tepedeki kilisesinden ayrılarak köprünün öte yakasında Deacon Snow kilisesini kurduklarında kısa bir süre sonra heves ve devamlılığında bir düşüş görecek olmasına karşın Carbondo onlarla birlikte gitti. Ama şimdi kendisini insanlardan uzaklaştırıp yalnızlığa terk eden ve çok iyi denetim altında tutunmayacak olursa, çok geçmeden işlerin de üst edebilecek olan gölgeyi kovalamak istermişçesine yeniden dindarlığa dönmüştü. Tam anlamıyla belirlenmeyecek ve çözümlenmeyecek kadar bulanık bir dehşet ve yıkım bulutundan sıyrılmaya çalışan tuhaf, solgun benizli, Yüz yaşını aşmış olmasına karşı ellisinde bile göstermeyen bu adamın görüntüsünde dokunaklı, çarpıcı ve rezilce bir şeyler vardı. Zenginliğinin gücü ve yüzeysel davranışların etkisiyle özellikle de tayfalarının ardı ardına kaybolmasının ansızın sona ermesinden sonra insanlar ondan eskisi kadar iğrenmemeye başladılar. Mezarlıklarda yaptığı gezintilerde de Gizli diye özen göstererek son derece dikkatli davranmış olmalıydı. Çünkü bir daha böyle yerlerde dolaşırken görülmediği gibi Paptuket çiftliğindeki tekin olmayan sesler ve dönen dolaplarla ilgili söylentiler de aynı oranda azaldı. Gıda tüketimi ve sığır sürülerinin değişim hızı anormal derecedeki yüksekliğini korudu. Ama Charles Shepley Shapley de. Carvin'in hesaplarını ve faturaların incelediği son zamanlara gelinceye dek, Carvin'in 1776 yılına kadar ithal ettiği gineli Zencilerinin sayısının fazlalığıyla Gritbridge'teki köle tüccarlarına ya da Narangsit eyaletindeki büyük çiftlik sahiplerine köle satışından elde ettiği hakiki faturaların tedirgin edici derecede azlığı arasındaki karanlık ilişkiler kurmak hiç kimsenin aklına gelmedi. Şeytanlığa ve yaratıcılığa başvurmak zorunda kaldığında hor görülen bu şahsın tekinsiz deringine kimsede ulaşamazdı. Ama durumu düzeltmek için girişilen bu geç kalınmış çabaların elbette pek fazla etkisi olmadı. İnsanlar karmından kaçmaya ve ona güvensizlik duymaya devam ettiler. Onun bu ilerlemiş yaşına hala genç görmeye devam etmesi bile bunun için yeterliydi. Karbon, sonunda bundan servetine zarar geleceğini görebiliyordu. Konusu pek bilinmeyen ayrıntılı çalışmalarının ve deneylerinin sürdürülebilmesinin büyük bir geliri gerektirdiği ortadaydı. Bir başka bölgeye gidip yeni bir başlangıç yapmak, o zamana kadar kazandığı ticari avantajlardan kendisini yoksun bırakacağı için, hiçbir yarar sağlamayacaktı. Sağduyu, görüldüğü anda konuşmaların kesilmemesi, yalan olduğu açıkça belli mazeretler ileri sürülmemesi ve genel bir çekingenlik ve rahatsızlık havasının doğmaması için Providence halkıyla ilişkilerini düzeltmesini emrediyordu. Başka hiç kimsenin iş vermediği tembel, züğürt insanlar durumuna düşen memurları şimdi onu oldukça düşündürüyordu kaptanları ve yardımcılarını kurnazlıkla bir ipotek, bir emre yazılı senet ya da servetlerine ilişkin bir bilgi kırıntısı sayesinde elde tutuyordu. Günlük tutan insanlar birçok durumda Karbon'un işe yarayacağı kuşkulu aile sırlarını ortaya çıkarmakta gösterdiği bir yüce yaraşık ustalığını saygıyla karışık bir korkuyla kaydetmişlerdir. Ömrünün son 5 yılında İnsanlara öyle geliyordu ki Carvan'ın dilinin ucuna büyük bir rahatlıkla gelen birçok bilgi ancak çoktan ölüp gitmiş insanlarla yüz yüze konuşarak elde edilebilirdi. Aşağı yukarı bu sırlarda kurnaz bilgin toplum hayatına yeniden karışabilmek için son bir umutsuz çareye başvuruyordu. O güne kadar toplum hayatının tamamen dışında yaşayan biri olmasına karşın Toplumdaki konumu dışlanmayı olanaksız kılacak bir gelin adayı bularak uygun bir evlilik yapmaya karar verdi. Evlenmek istemesinin daha derin bir nedeni olabilir. Ancak ölümünden yüzeyde sonra bulunan belgelerin insanları varlığından kuşkulanmaya ittiği, bildiğimiz evrenin çok ötelerinde yatan bir neden. Ama bu konuda kesin bir bilgiye ulaşılamadı. Elbette ki, herkes gibi kur yapmaya kalkışmasının nasıl bir dehşet ve kızgınlıkla karşılanacağını çok iyi biliyordu. Bu yüzden ailesi üzerine baskı uygulayabileceği bir aday aradı. Böylesi adaylar bulmanın öyle pek kolay olmadığını gördü. Çünkü belli bir güzellik, beceriklilik ve sosyal güvence gibi koşullar vardı. En sonunda... Araştırmaları kaptanlarının en iyilerinden ve en iskilerinden biri olan Dutti Tlingast adında soylu, geçmişi temiz, dul bir adamın ailesi üzerine yoğunlaştı. Kaptanın tek kızı Eliza, bir mirasa koruma umudu dışında, düşünülebilecek her türlü avantaja sahip görünüyordu. Kaptan Tlingast, karbonun tam olarak egemenliği altındaydı. Carver'ın Powerstein Hill'deki kubbeli evinde baş başa yapılan korkunç bir görüşmeden sonra bu küfür niteliğindeki birleşmeyi onaylamaya razı oldu. Eliza Tillinghast o zamanlar 18 yaşındaydı ve babasının düşkün durumunun el verdiği kadar şefkat yetiştirilmişti. Stephen Jackson'ın Carthouse Park karşısındaki okuluna devam etmiş annesi büyük bir gayretle ona ev idaresinin bütün hüner ve inceliklerini öğretmişti. Annesinin ölümünden sonra yalnızca yaşlı bir siyah kadının yardımıyla evi idare etmişti. Carmen'la evlenmesi önerisi üzerine babasıyla yaptığı tartışmaların çok üzücü olduğuna hiç şüphe yok. Ama bu konuda elimizde hiçbir kayıt bulunmamaktadır. Kesin olarak bilinen şey Eliza'nın Crawford Posta gemisi Enterprise'ın ikinci kaptanı olan genç Ezra Whedon'la nişanının babasının hürmeten bozulduğu ve 1763 Mart'ının 7'sinde kentin övüncü saygın konukları huzurunda genç Samuel Winston'ın yönettiği bir törenle Cazip Carbone'la evlendiğidir. The Gazette olaydan çok kısaca söz etti. Gazetenin bugüne kalabilmiş en iyi nüshalarında söz edilen olayla ilgili haber ya kesilmiş ya da yırtılıp atılmıştı. Ward, özel koreksiyoncuların arşivlerinde uzun uzun araştırmalar yaptıktan sonra elde eminmiş bir nüshah bulduğunda dilin anlamsız nezaketiyle eğlenerek şunları okudu. Geçtiğimiz pazartesi akşamı kentimiz tüccarlarından Bay Cezak Carbone ile Kaptan Duttu Tillinghatt'ın güzel ve hünerli kızı, genç bayan Eliza Tillinghast aynı yastığa baş koymak ve mutluluklarını ebedi kılmak üzere evlendiler. Charles Ward'ın ilk ünlü deliliğinden önce George Street'ten Melville Peters'ın özel koleksiyonunda bulduğu bu olayı bundan önceki dönemi kapsayan Dorothy Arnold mektupları, bu yakışıksız evliliğin, kamuoyunun duygularını nasıl yaraladığı konusuna ışık tutuyordu. Telingastların toplum içindeki yerleri yasınacak gibi değildi ve Joseph Carbone'la bir kere daha başka türlü eşiğini aşmaya hiçbir şekilde ikna edemeyeceği insanların sık sık evine uğradıklarını gördü. Carbone hiçbir şekilde toplum tarafından tam olarak kabul edilmiş değildi. Ve zorla gerçekleştirilen bu evlilik yüzünden gelin ızdıraf çekiyordu. Ama her halükarda mutlak aforoz yırtılmıştı. Tuhaf damat eşine davranışında gösterdiği aşırı incelik ve saygıyla hem karısını hem de toplumu şaşırttı. Olney yeni evin şimdi tedirginlik veren hiçbir yanı yoktu ve Corwin karısının hiç ziyaret etmediği Pauptuget çiftliğinde daha az zaman geçiriyor olmakla birlikte, kentte yaşadığı o uzun yıllar boyunca olmadığı kadar normal bir yurttaş gibi görünüyordu. Sadece bir kişi ona karşı açıkça düşmanlık göstermeye devam ediyordu. Bu kişi, Elisa ile nişanı birdenbire bozulan genç gemi subayıydı. Ezra Weed'in herkesin önünde öcünü alacağını ant içmişti ve oldukça sakin ve yumuşak tabiatlı biri olmasına karşın nişanlısını gasp eden kocaya karşı hiç daire alamet olmayan inatçı bir nefret büyütüyordu yüreğinde. 1765 mayısın 7'sinde Karbuno'nun tek çocuğu En doğdu ve annesiyle babasının bağlı bulundukları Kongresional ve Baptist kiliselerine karşı görevlerini uzlaştırmak için evlenmelerinden kısa bir süre sonra konuşmaya başladıkları, King's Church rahibi John Graves tarafından vaftiz edildi. Bu doğum ve bundan iki yıl önceki evlilikle ilgili bilgiler yer almaları gereken bütün kent ve kilise kayıtlarından silinmişti. Ve Charles Ward, dul kadının isim değişikliğinin kendisine Carbone'la akrabalığını öğretmesinden bir dildiğinde zirvesine ulaşan, Ateşli bir bilgi uyandırmasından sonra çok büyük küçüklerle bu iki olayın kesin tarihlerini saptayabildi. Doğum kaydı, bağımsızlıktan sonra papazlıktan ayrılırken bütün kayıtların birer suretini beraberinde götüren kralcı doktor Gravis'in mirasçılarıyla yapılan bir dizi yazışma sonucunda tuhaf bir şekilde elde edilebildi ancak var bu kaynağı araştırdı çünkü nenesinin ninesi Antilingas Potter'ın episkopal kilisesine bağlı olduğunu biliyordu. Carwin'in kızının doğumundan hemen sonra her zamanki soğukluğunu bir yana bırakarak portresini yaptırmak üzere bir ressamı karşısına oturmaya karar vermesi büyük bir memnuniyetle karşılandı. Ressam o zamanlar Newport'ta oturan ve Gilbert Stuart'ın ilk öğretmeni olmakla ünlü Kozma Aleksandr adında yetenekli bir iskoçtu. Resmin Olney Kort'taki evin kütüphane duvarlarından birindeki bir pano üzerine yapıldığı söylenmekteyse de, resimden söz eden hümbün ikisi de resmin en son durumu üzerinde herhangi bir ipucu vermiyordu. Belli bir yerde oturup kalamayan Bilgin, bu dönemde görülmedik dalgınlıklar göstermeye ve zamanını elinden geldiğince Batuk Etrovdaki çiftliğinde geçirmeye başladı. Delirdiğine göre olağanüstü bir olayın meydana gelmesini bekliyormuş ya da tuhaf bir keşfin eşiğindeymiş gibi bastırılmış bir heyecan ya da gerilim içindeymiş. Bu işte kimya ya da simyanın önemli bir rolü var gibiydi. Çünkü bu konu üzerine olan kitaplarının büyük bir bölümünü evden çiftliğe taşıtmıştı. Kendi ait işleri olan görünüldeki ilgisi azalmamıştı. Kültür düzeyi, edebiyat ve insan bilimlerinin korunduğu Newport'a göre çok düşük olan kentin kültür düzeyini yükseltmek konusunda Street Hopkins, Joseph Brown ve Benjamin West gibi önderlerin çabalarına yardım için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Daniel Jenks ise 1763'te kitap evini kurması için yardım etti ve ondan sonra da en iyi müşterisi oldu. Her perşembe manşetinde Shakespeare'ın resmiyle çıkan gazete mücadelesine yardımlarını da esirgemedi. Politikada, özellikle Newport'ta güçlü olan Ward Partisi'ne karşı, Vali Hopkins'ı şiddetle destekledi ve 1765'te North Providence'ın ayrı bir kent olması için, mecliste yapılan oylama öncesinde, Herchers salda yaptığı gerçekten etkili ve güzel konuşma hakkındaki ön yargıları, her şeyden fazla zayıflattı. Fakat onu yakından izleyen Ezra Reden, tüm bu faaliyetlere alayla burun kıvırdı. Ve bunların Ölüler Diyarı Tiyatrosu'nun en karanlık uçurumlarına yapılan adı kormamış bir gidiş gelişim maskesinden başka bir şey olmadığına yemin etti. Yüreği öfke dolu genç adam ne zaman limana gelse, karbını ve yaptığı her şeyi sistemli bir şekilde araştırıyordu. Küçük yatsı bir kayıkla geceleyin saatlerce iskeleler civarında dolaşıyor, karbon depolarında görünecek ışığı ve bazen gizlice körfeze doğru açılan küçük kayığı bekliyordu peşine düşmek için. Ayrıca Pabduket çiftini de elinden geldiğince yakından gözetliyordu ve bir keresinde yaşlı yerli çiftin üzerine saldığı köpekler tarafından fena halde ısırıldı. 1770 sonbaharı geldiğinde Whedon artık zamanın gelip çattığına karar verdi ve meraklı kent halkından oldukça bilgi topladı. Carvan'ın kuşku ve beklenti dolu hali gitmiş, yerini tam başarının gizlenemeyen heyecanına bırakmıştı. Carvan'ın bulduğu, öğrendiği ya da yaptığı şeylerle ilgili olarak halka uzun, bıktırıcı konuşmalar yapmaktan kendini alamıyor gibiydi. Ama gizlilik gereksinmesi... Sevincini paylaşma arzusuna baskın çıkıyor olmalıydı ki asla hiçbir açıklama yapmıyordu. Temmuz başlarında meydana gelen bu değişiklikten sonradır ki uğursuz bilgin halka ancak uzun yıllar önce ölmüş atalarının verebileceği bilgileri vererek onları şaşırtmaya başladı. Ama Karav'ın heyecan dolu gizli faaliyetleri bu değişiklikle hiçbir şekilde azalmadı. Tam tersine daha da arttı. Gemicilik işinin giderek daha büyük bir bölümünü iflas etmekten duydukları güçlü korkunun bağlarıyla kendine bağladığı kaptanlarla yürütür oldu Kârının sürekli düştüğünü ileri sürerek köle ticaretini tamamen bıraktı. Zamanını mümkün olabildiğince Pavduket çiftinde geçiriyordu. Bununla beraber tam olarak mezarlıklarda değilse bile... Mezarlıklar ve ilişkili yerlerde ara sıra görüldüğüne dair söylentiler dikkatli insanları yaşlı Türkçenin alışkanlıklarının nasıl tamamen değişmiş olduğunu düşünmeye itti. Ezrabiden deniz yolculukları nedeniyle gözetleme süresinin ister istemez kısa ve kesik kesik olmasına karşın öcünü alma konusunda sıradan yer halkından ve çiftçilerden çok daha zevkatlıydı. Ve karbonun işlerini daha önce hiç kimse'nin yapmadığı kadar kılık kırk yararak inceden inceye gözden geçirdi. Tuhaftu ait gemilerin işte normal olmayan birçok manevrası, ticareti önemli ölçüde engelleyen şeker yasasına karşı her koloncinin direnmeye karar verdiği o karışıklık da normal kabul edilmişti. Kaçakçılık ve kaçamak. Nerenksen körpesinde bir kuraldı ve yasız dışı yüklerin geceleri karaya çıkarılması son derece olağandı. Ama birinin Downtown Street iskencesindeki karbon depolarından gizlice ayrıldığını gördüğü malınaları veya küçük şalıpaları her gece izleyerek çok geçmeden uğursuz kaçakçının korkup saklanması gereken şeylerin yalnızca majesteleriyle silahlı gemileri olmadığından kesinlikle emin oldu. 1766'daki değişiklik öncesinde bu kayıklar çoğunlukla körfezden aşağı taşınıp, Paltüket'in kuzeyinde karanlık bir noktada karaya çıkarılan zincire vurmuş zencileri taşırdı. Sonra bu zenciler kayalık sahilden ve kırlardan geçirilerek karbon çiftliğine getirilir. Pencere yerine sadece yüksek dar yarıklar bulunan taştan, Büyük ek binaya kilip denirlerdi. Ama bu değişiklikten sonra bütün program değişti. Karbon birdenbire köle ithalatını durdurdu ve bir süre için geceleri denize açılmaktan vazgeçti. Sonra 1767 sonbaharında yeni bir politika izlemeye başlandı. Bir kere daha mangalar kararmış sessiz iskelelerden gizlice ayrılmaya ve körfezde belli bir uzaklığa kadar. Belki de bu defa çok değişik görünümlerdeki son derece büyük yabancı gemilerle buluşup onlardan yük aldıkları Nankuit Point'e kadar gitmeye alışkanlık edindiler. Sonra Garvan'ın gemicileri bu yükü kıyıdaki her zamanki noktada indirip karayoluyla çiftliğe taşır ve daha önce zencilerin kapatıldığı aynı gizemli binayet kilitlerlerdi. Yük, hemen hemen tamamen kutulardan ve sandıklardan oluşurdu ve bunların büyük bir kısmı rahatsız edici derecede tabutu andıran ağır dikdörtgen sandıklar olurdu. Whedon, toprağın ayak izlerini belli eden karla kaplı olduğu zamanlar dışında tek bir hafta bile atlamadan, her gece... Uzun süren ziyaretlerde bulunarak çiftliği büyük bir gayretle hiç aralıksız izliyordu. Böyle havalarda bile atalarında nasıl izler bırakmış olduklarını görmek için kafilenin kat ettiği yolu izleyerek ya da komşu nehrin buzları üzerinde yürüyerek çiftliğin mümkün olduğunca yakınına kadar gelirdi. Denizcilik görevlilerinin gece nöbetlerini kesinlikle uğrattığını görerek Kentte bulunmadığı zamanlarda araştırmalarını kendisi adına sürdürmesi için meyhane arkadaşlarından Eliezer Smith adında birini kiraladı. Her ikisi de bazı olağanüstü söylentiler yayabilirlerdi. Bunu yapmamış olmalarının tek nedeni ortaya çıkmalarının avlarını uyaracağını ve daha fazla ilerlemelerini olanaksız hale getireceğini biliyor olmalarıydı. Bunun yerine harekete geçmeden önce kesin bir şeyler öğrenmeyi yeğlediler. Öğrenmiş oldukları şey çok ürkütücü olmalıydı. Çünkü Ward annesiyle babasına birçok defa Veda'nın daha sonra defterlerini yakmış olmasından duyduğu üzüntüden söz etti. Keşifleri hakkında söylenebilecek şeylerin tümü, Eleazar Simit'in bütünlükten uzak günlüğüne karaladığı bazı kısa notlar, ve bu ikilinin sonunda söyledikleri bazı cümleleri ülke ülkeyi yenileyen diğer günlük ve mektuplardan ibaretti. Ve bunlara göre çiftlik, kapsam ve akıl akılsız ermeyecek çok büyük ve çok korkunç bir tehditin kılıfından başka bir şey değildi. Öyle anlaşılıyor ki, Valdon Smith çiftliğin altında yaşlı yerliyle karısından başka çok sayıda insanın yaşadığı bir düz tünel, ve yeraltı mezarlıkları bulunduğunu daha işin başında anlattılar. Sivri Tepeli eski ev, kocaman bacası ve kare kare camlı pencereleriyle 17. yüzyılın ortalarından kalmaydı. Kuzey duvarına bitişik olarak inşa edilmiş laboratuvarın eğik çatısı neredeyse yere değiyordu. Bu bina diğerlerinden daha masum durmakla birlikte olmadık saatlerde duyulan seslere bakılacak olursa Altındaki gizli geçitlerden buraya yol olmalıydı. 1766'dan önce bu sesler, Hırıltılardan, Zencilerin fısıltılarından ve tuhaf şarkı ve duaları içtiğinde çılgınca periyatlardan ibaretti. Ama bu tarihten sonra, Duygusuz boyun eğiştiği monoton fısıltısıyla çılgın öfke patlamaları, Gümbür gümbür konuşmalarla imleme ve yalvarmalar, Arzu dolu olmalarla, İtiraz aykırışları arasındaki seslerin tamamını kapsadıkça çok tuhaf ve korkunç bir hal aldılar. Konuşmalar, çatlak çatlak çıkan sesi sık sık karşılık verir, azarlar ya da tehdit ederken duyulan Corwin tarafından bilinen birçok değişik dildeydi. Bazen evde birçok insan var gibi gözüküyordu. Corwin bazı tutsaklar ve bu tutsakların muhafızları Bazen onca yabancı liman gezmiş görmüş olmalarına karşı Neveden'ı ne de Smith'in hiç duymadıkları türden çoğu şu ya da bu ulusaydı olması gereken sesler duyuluyordu. Konuşmaların niteliğine gelince sanki zorla bilgi almak için karbon dehşet içindeki ya da isyan halindeki mahkumları sorguluyor gibiydi. Veden Zaman zaman duyduğu konuşma kırıntılarını kelimesi kelimesine not etmişti. Çünkü bildiği İngiliz, Fransız ve İspanyol gibileri kullanılıyordu sık sık. Ama bunlardan geriye hiçbir şey kalmadı. Bununla birlikte Vida'nın söylediğine göre Providence'da ailelerin geçmişteki bazı işleriyle ilgili birkaç konuşma dışında sorulan soruların ve verilen yanıtlarının çoğunluğunu anlayabildiği kadarıyla tarihsel, bilimsel konulara, bazen de çok uzak yerlere ve dönemlere ilişkindi. Söz bir defasında ikide bir öfkesinden kuduran ters biri, Kara Prens'in 1370'te Limoges'te yaptığı katliam konusunda sanki bilmek zorunda olduğu gizli bir neden varmışçasına Fransız dilinde sorguya çekilmişti. Corwin tutsağı, katliam emirinin eski Roma yeraltı kemerindeki sunakta bulunan oğlak burcu işareti yüzünden mi, yoksa Hotwin kavanoğlu kara adam üç sözcüğü söylediği için mi verildiğini sordu. Sorusuna yanıt alamayan sorgucu, aşırı çarelere başvurmuş olmalıydı ki, korkunç çığlıkları bir sessizlik, mırıltılar ve vurma sesleri izledi. Pencere perdeleri her zaman sıkı sıkıya çekili olduğundan bu karşılıklı konuşmaları hiçbir zaman gözüyle gören olmadı. Ama bir keresinde bilinmeyen bir dilde yapılan bir konuşma sırasında perdeye 1764 Ağustos'unda Hitcherser'de gördüğü Pennsylvania Germantown bir adama sunduğu ve duyurusu Kudüs'ün Hz. Süleyman'ın tapınağının krallık tahtının ünlü kulelerin ve tepelerin yanı sıra kurtarıcımızın Getsemane bahçelerinden Golgota tepesindeki haça kadar çektiği acıların gösterildiği ünlü Kudüs kentinden görüntüler. Meraklıların mutlaka görmesi gereken sanat şahisli bir heykel şeklinde yapılan usta iş bir ki kuklalardan birini anımsatarak, Vidan'ı fazlasıyla ilgilenen bir gölgenin düştüğü görüldü. Konuşma devam ederken, Sürüne sürüne ön odanın penceresine fazlaca yaklaşmış olan dinleyicinin bu benzerlikten dolayı ürküp sıçraması, yerli çiftkin köpekleri serbest bırakmasına yol açtı. Bu olaydan sonra evde herhangi bir konuşma yapıldığı hiç duyulmadı ve V'dan ve Smith, bundan Curwen'ın eylem alanını aşağı bölgelere taşıdığı sonucunu çıkardılar. Böylesi bölgelerin varlığı birçok şeyden açıkça anlaşılıyordu üzerinde herhangi bir bina bulunmayan topraklardan hiçbir yanlış anlamaya yer bırakmayan hafif çığlıklar ve iniltiler duyulurken, Vavduket Ovası'nın nehre doğru dindik indiği yamaçta, nehir kıyısındaki çalıların arasına gizlenmiş, tepe içlerindeki mağaraların girişi olduğu açıkça anlaşılan ve koca koca taşlardan bir çerçeve içerisine yerleştirilmiş meşelen kemerli Ağır bir kapı bulunuyordu. Weedon bu yeraltı mezarlığının ne zaman ve nasıl inşa edilmiş olduğunu söyleyemiyordu ama nehirden gelen işçi takımlarının kimseye görünmeden nasıl rahatlıkla buraya ulaşabileceklerine sık sık dikkat çekiyordu. Joseph Caron melez denizcilerden elbette ki çok çeşitli işlerde yararlanıyordu. Yağmurların çok fazla yağdığı 1769 baharında iki gözetleyici yer altından herhangi bir sırrın açığa çıkıp çıkmayacağını anlamak için sarp mehir yamacını bakışlarıyla dikkatle taradılar ve sel sularıyla açılan derin oyuklarda o miktarda insan ve hayvan kemiği gömülü olduğunu görerek bekledikleri ödülü elde ettiler. Elbette ki büyükbaş hayvan yetiştirilen bir çiftliğin arka taraflarında ve eski yerli mezarlarının çok yaygın olarak bulunduğu bir yörede böyle şeylerin birçok açıklaması olabilir. Ama ve Smith bundan kendilerine göre bir sonuç çıkardılar. 1770 Ocağı'nda ve Smith bütün bu şaşırtıcı olaylar konusunda ne düşüneceklerini ya da ne yapacaklarını hala boş yere tartışıp dururlarken Fortaleza olayı meydana geldi. Önceki yaz gümrük muhafaza gemisi Divertinin Newport'ta yanmış olmasından dolayı çileden çıkmış olan Amiral Vals'in kumanda ettiği gümrük filosu yabancı gemiler üzerinde çok sıkı bir denetim uygulamaya başlamıştı. Bu önlemler çerçevesinde Kaptan Harry Lashley komutasındaki majestelerine silahlı uskunası Saynet seyir defterindeki kayda göre Kahire'den Provins'a gitmekte olan Kaptan Manuel Aruda komutasındaki Porto Leza adlı İspanya'nın Barcelona limanına kayıtlı Salaburia'yı bir sabah erken saatlerde kısa bir takipten sonra yakaladı. Gemide kaçak mal bulunup bulunmadığı araştırıldığında çok şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı. Yükün tamamı bir manayla non -quick Point açıklarına girecek olan ve adını açıklamayı kaptan Aruda'nın bir onur meselesi yaptığı gemici ABC'ye teslim edilecek Mısır mumyalarından ibaretti. Bir yandan yükün kaçak olmaması, öte yandan yasalışı gizli giriş yapılmış olması yüzünden ne yapacağını bilemeyen Newport'taki Deniz Kuvvetleri Mahkemesi, sonunda tahsildar Robinson'ın önerilerine uyarak Royd Island sularına girmemesi koşuluyla gemiyi serbest bıraktı. Daha sonra geminin Boston Limanı yakınlarında görüldüğü yolunda söylentiler duyulduysa da, açıkça limana girdiği görülmemişti. Bu olağanüstü olay Providence'ta çok konuşuldu. Mumya yüküyle uğursuz Joseph Carwin arasında bir bağ bulunduğuna kesin gözüyle bakmayan hemen hemen hiç kimse yoktu. Alışılmamış konulardaki çalışmaları ve ithal ettiği acayip kimyasal maddeler herkesçe biliniyor, mezarlıkları olan düşkünlüğünden çok yaygın bir kuşku duyuluyordu. Böyle olunca da kentte başka hiç kimseye ait olması düşünülemeyecek bu acayip ithalatın Carwin'le bağlantısını kurmak için pek fazla düşkücü gerekmiyordu. Carwin bu doğal inancın bilincinde olduğundan belki de olayı daha az anormal gösterebileceğini düşünerek Birçok vesileyle dikkat etmeden mumyalarda bulunan peresenk ağacı sakızının kimyasal değerinden söz etmeye özen gösterdi. Ama hiçbir zaman bu işte olan ilgisini söyleyecek kadar ileri gitmedi. Whedon ve Smith elbette bu olayın öneminden hiç kuşku duymadılar ve kendilerini karbonla ve canavarca işleriyle ilgili çılgınca kuramlar geliştirmeye verdiler. Ertesi bahar, Önceki yıl olduğu gibi yine çok yağmur yağdı ve gözetleyiciler karbon çiftliğinin arkasındaki nehrin kıyılarında bazı izler bulabilmek için iyice dikkat kesildiler. Seller geniş bir bölgeyi silip süpürmüş, bir miktar büyük kemik ortaya çıkarmıştı ama gerçekte bir yeraltı odasının veya yer altı sığınağının vardığını kanıtlayacak bir şey bulunmamıştı. Yine de Sakin sakin akacağı çalılık alanlara ulaşmak için nehrin kayalık taraçalardan şelaleler yaparak aktığı bir mil kadar aşağıdaki Pabduket köyünden bazı söylentiler duyuldu. Acayip görünüşlü eski kulübelerin kaba saba köprüden tepeye doğru tırmandığı ve Alaman uykulu iskerelerde demirlediği bu yerde, nehirde yüzen ve şelaleden aşağı düşmeden önce bir dakika kadar su yüzüne çıkan, ne oldu anlaşılamamış bazı şeyler gürültüne ilişkin bazı kuşkulu söylentiler yayıldı ortalığa. Elbette ki Partuket, mezarlıkların bol olduğu birçok yerleşim bölgesinden geçen uzun bir nehirdi ve elbette ki bahar yağmurları çok bereketli olmuştu. Ama köprü civarında yaşayan balıkçılar, bu şeylerden birinin, Altında sessizce akan suya batıp gitmeden önce göze çarpacak şekilde suyun üzerinde dikilmesinden ya da durumu normal olarak haykıran mesnelerin durumundan çok farklı olan diğer yarısının çığlık çığlığı haykırmasından hoşlanmadılar. Bu söylendiler Simitin Çünkü Whedon'da tam o sıralar denizdeydi. Alelacele. Çiftliğin arkasından geçen nehrin kenarına inmesine neden oldu. Burada oldukça büyük bir yarı altı mağarasından yeterince kanıt kalmış olacağından hiç kuşkusu yoktu. Ama Sarp nehir kıyısına ulaşmak için yol bulamadı. Çünkü küçük çapta bir heyelan, üst tarafı çalı kaplı dimdik bir duvardan başka bir şey bırakmamıştı geride. Simit, bazı kazı denemelerine giriştiyse de başarı şansı olmadığından bu işten vazgeçti. İnatçı ve Kincavıydın o sırada karada olsaydı ne yapardı Allah bilir. 1770 sonbaharı geldiğinde, Weed'in yaptığı keşifleri başkalarına anlatmaya karar verdi. Çünkü ortada birbiriyle bağlantılı çok sayıda gerçek ve hayal gücünü kışkırtanın kıskançlık ve kincilik olduğu suçlamasını çürütecek ikinci bir tanığı vardı. Kendine kısırdaş olarak bir yandan dürüstlüğünden kuşku duymayacak kadar iyi tanıdığı, öte yandan kendin etkili ve sözü sayılan insanlarından biri olan Enterprise'ın kaptanı James Matthews'un seçti. Aralarındaki konuşma neredeyse her cümleyi doğrulayan Smith'in huzurunda Sabine'in Rıhtım yakınlarındaki meyhanesinin üst kat odalarından birinde yapıldı. Kaptan Matthews'un çok etkilenmiş olduğu görülebiliyordu. Kentteki başka herkes gibi o da Joseph Carbon hakkında çok kötü şeyler düşünmekteydi. Bu yüzden tam olarak ikna olması için düşüncelerinin böyle doğrulanması ve biraz daha bilgi gerekiyordu yalnızca. Konuşmanın sonunda Matheson çok ciddi bir tavır takındı ve iki genç adama bu konuda ağızlarını sıkı tutmaları emrini verdi. Bu bilgiyi Providence'ın en kültürlü, en önemli şahsiyetlerinden on kadarına ayrı ayrı vererek görüşlerini öğreneceğini, ...ve tavsiyelerine göre davranacağını söyledi. Gizlilik her halükarda esastı. Çünkü polisin veya milis kuvvetlerinin başa çıkabileceği bir iş değildi bu. Ve daha önemlisi, zaten ortalık bu kadar karışıkken... ...neredeyse yüzyıl yıl kadar önce Salem'de meydana gelen ve karbonlu kaçıp... ...buralara gelmesine yol açan paniğin bir benzerinin tekrarlanmaması için... ...kolayca heyecanlanan kalabalıkların bu durumdan haberdar olmamaları gerekiyordu. Matheson, Venüs'ün Meridian üzerinden son geçişine ilişkin broşürüyle bir bilim adamı ve derin bir düşünür olduğu ortaya çıkan Doktor Benjamin West'e Warren'dan yeni göç etmiş ve Presbyterian leyinin üst tarafındaki tepede inşa edilmekte olan evinin tamamlanmasını beklerken geçici olarak yeni King Street'te bir evde oturan Yüksekokul Başkanı rahip James Meninge, Leaport'taki felsefe cemiyetinin üyesi ve çok zeki bir insan olan eski vali Stephen Hopkinse gazetin yayıncısı John Carter'a, dördü de yörenin kodamanları olarak bilinen John, Joseph, Nicholas ve Moses Brown kardeşlere bildiğim bir kişi ve Corwin'ın satın aldığı tuhaf tuhaf mallar konusunda ilk elden bilgi saygı Dr. James Brown'a ve hükümet izniyle korsanlık yapan kuvvete başvurmak gerekirse, kendisine güvenilebilecek, olağanüstü bir cesaret ve enerjiye sahip kaptan Abraham Weeple'a bilgi vermenin yerinde olacağını düşünüyordu. Bu insanlar gerekirse, görüşmeleri için bir araya toplanacak ve harekete geçmeden önce, koloni valisi Newportlu Joseph Vant'ın haberdar etip etmeyeceklerine karar verme sorumluluğu, bu insanların olacaktı. Kaptan McPherson görevinde hiç beklemediği kadar başarılı oldu. Çünkü gördü ki kendine sırdaş seçtiği insanlardan bir ikisi Veda'nın öyküsünün portaklarla ilişkin yanını bir miktar kuşkuyla karşılamış olsa da gizlice ve birlikte hareket etmenin gerekliliğine katılmayan kimse çıkmadı. Karburun kentin ve koloninin refahı için niteliği belirsiz potansiyel bir tehdit oluşturduğu açıktı ve ne pahasına olursa olsun bertaraf edilmesi gerekiyordu. 1770 Kasımının sonlarına doğru kentin önde gelen simaları, Stefan Hopkins'ın evinde toplanarak alınacak önlemleri görüştüler. Widen'ın Kaptan Matheson'a verdiği notlar dikkatli okundu ve ayrıntılarla ilgili tanıklıklarına başvurmak için Whedon ve Smith'i çağırdılar. En iyi ifadesini kaptan Whipple'ın kuru sıkı tehditlerinde ve yakası açılmadı küfürlerinde bulan bir kararlılık duydukları korkuyu bastırsa da toplantı bitmeden katılımcıların hepsi tuhaf bir korkunun pençesine düştüler. Valiye ihbar edemezlerdi. Çünkü bunun için yasal yollar dışında bir yol izlemeleri gerekiyordu. Nerelere kadar uzandığı kestirilemeyen gizli güçleriyle Corwin, kenti terk etmesi gönül rahatlığıyla istenilebilecek biri değildi. İnsan adı konmamış misillemelerle karşılaşabilirdi ve kötülük saçan yaratık bu üsteye boyuna ise bile bu bir pisliğin yer değiştirmesinden başka ne işe yarardı ki? Kanunsuzluğun hüküm sürdüğü yıllardı kralın gümrük muhafaza kuvvetleriyle yıllarda dalgasını geçen bu insanlar, gerektiğinde böyle bir görev karşısında duraksayacak değillerdi ya. Feleğin çemberinden geçmiş korsanlardan kalabalık bir grupla, Paptuket çiftliğine ani bir baskın vererek korbuna açıklama yapması için son bir şans tanınacaktı. Eğer değişik seslerle kendi kendine konuşan ve çığlıklar atarak eğlenen bir dili olduğu kanıtlanırsa, Yok eğer daha ciddi bir durum ortaya çıkar, yer altında yaşanan dehşetin gerçek olduğu anlaşılırsa, Karun'la beraberindekiler öldürülmeliydiler. Bu iş sessizce yapılmalı. Hatta dul karısına ve onun babasına bile olay nasıl ceryan ettiği anlatılmamalıydı. Bu ciddi adımlar atılır ve tartışılırken, kent öylesine korkunç ve anlaşılmaz bir olay meydana geldi ki, oldukça geniş bir çevrede uzunca bir süre bundan başka hiçbir şey konuşulmadı. Ocak ayında yerlerin kalın bir kar örtüsüyle kaplı olduğu aylı bir gece yarısı, nehrin ve tepelerin üzerinde çım ötem öten ve insanın kanını donduran çığlıklar, Uykulu yüzlü insanların pencereleri üşüşmelerine neden oldu be. ve Vibosset Point yöresinde oturan insanlar, Tarkseed'in önündeki iyi temizlenmemiş alanda çılgınca pataçıka yürüyen beyaz bir şey gördüler. Havlayan köpeklerin sesleri duyuluyordu uzaktan uzağa. Ama uyanan kentin şamatası başlayınca havlama sesleri duyulmaz oldu bir sürü insan ne olup bittiğini anlamak için ellerinde fenerler ve tüfeklerle dışarı fırladı. Ama araştırmaları bir sonuç vermedi. Bununla birlikte ertesi sabah Langdok'ın, Abbott'ın içki mahalathanesinin ötelerine kadar uzandığı yerde için güney payandaları civarında buzların arasında sıkışmış dev gibi kaslı ve çıplak bir ceset buldular. Cesedin kimdi? bitmez tükenmez tahminlere ve fısıltılara konuldu. Dehşetli yuvalarından dışarı uğramış gözleriyle katı kesilmiş bu yüz, sadece, çok, çok yaşlı insanların belliğinde bir şeyler canlandırdığı için, gençlerden çok, yaşlı insanların fısıltılarla konuşmalarına yol açtı. Dirtirt titreyerek, şaşkınlık ve korku içinde gizli gizli fısırdaştılar. Çünkü bu katılıp kalmış iğrenç yüz hatları birisine şaşılacak kadar çok benziyordu. Ve bu birisi tam 50 yıl önce ölmüş bir adamdı. Cesedi bulduklarında Ezra Widin de oradaydı ve bir önceki gece duyulan köpek havlamalarını anımsayarak ve Street boyunca yürüyüp seslerin geldiği Madidac Bridge'in karşı yakasına geçti. Çok tuhaf bazı beklentiler içindeydi ve caddenin Pafduketro adlı birleştiği yerdeki yerleşim bölgesinin kıyısında karda bir takım garip izler da hiç şaşırmadı. Çıplak dev, köpeklerle birçok çizmeli adam tarafından takip edilmişti ve geri dönen köpeklerle sahip izleri kolaylıkla izlenebiliyordu. Kasabanın kıyısına çok fazla yaklaşınca takipten vazgeçmişlerdi. Whedon, acı acı gülümsedi ve pek fazla düşünmeden mekanik bir şekilde ayak izlerinin kaynağına doğru ilerledi. İzler, pek hala tahmin ettiği gibi Joseph Carver'ın Paltuket çiftliğine doğru gidiyordu. İzlerin birbirine karışmayacağı şekilde avlunun daha az çiğnenmiş olması için neler vermezdi ki? Ama çiğnenmiş olduğuna göre, Gün aydınlığında gelip bakmayı göze alması da gerekmiyordu. Wyden'in raporunu derhal götürdü doktor bu yabancı cesede otopsi yaptı ve kendisini son derece şaşırtan acayiplikler keşfetti. Dev adamın sindirim sistemi hiç kullanılmamışa benziyordu. Öte yandan cildinin açıklanması olanaksız kaba ve gevşek bir dokusu vardı. Yaşlıların bu cesedin Karbon'un şirketinde satış memuru olan Aaron Hopin'in dedesinin babasını alman Daniel Green'e benzerliğinden fısıltıyla söz etmelerinden etkilenen Whedon, Daniel Green'in gömülü olduğu yeri öğrenene kadar soruşturup durdu. O gece on kişilik bir grup, Harry Nassane'in karşısındaki eski North Burgeon Ground'ı ziyaret etti. Mezarı tam da bekledikleri gibi boş buldular. Bu arada Joseph Garro'nun postasını el koymak amacıyla posta sürücüsünün yolunu kesmek için gereken düzenlemeler yapılmıştı. Ve çıplak cesedin bulunması olayından kısa bir süre önce Salemli Yadiah Horn diye birinden gelen bir mektup bu işte işbirliği yapan insanları derin düşüncelere sevk etti. Bir kısmı Charles Vargin bulduğu özel aile arşivinden kopyalanarak saklanmış olan mektupta şunlar yazılıydı. Eski meselelere kendi bildiğin yolda devam ediyor olmanıza çok memnun oldum. Ve Salem köyünde, Bay Hutchinson'ın evinde daha iyisinin yapıldığını da sanmıyorum. Ancak bir parçasını toplayabildiğimiz şeyden, H'nin dirilttiği, o şeyde dehşetten başka bir şey olmadığı kesin. Gönderdiğiniz şey, belki bir şeyin eksik olması yüzünden, belki de ya benim telaffuzum ya da sizin kopyanız nedeniyle sözlerin doğru olmaması yüzünden çalışmadı. Tek başıma ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Boralius'u izleyecek kadar simya ilmine vakıf değilim ve elimde sadece sizin tavsiye ettiğiniz Necronomico'nun yedinci kitabı var. Sizin ay meterin çok yerinde olarak anlatılan şeyin korkunçluğuna hükmettiği mektubun kenar notu konusundaki hassasiyetini bildiğimden kimi dirilteceğimiz konusunda çok dikkatli olmamız için bize anlatılanlara dikkatinizi çekmeliyim. size tekrar söylüyorum yeniden öldüremeyeceğiniz bir şeyi asla diriltmeyin bununla şunu demek istiyorum o da size karşı en güçlü araçların bile bir işe yaramayacağı birini diriltebilir. Daha büyük olanı yanıt vermek istemeyebilir ve sizden daha fazla hükmetmeye kalkışabilir diye daha küçük olanına sorun. Ben Zalist Namitik'in abonoz kutusunda neler olduğunu bildiğinizi öğrendiğinde size kimin anlatmış olabileceğini bildiğimden korktum. Ve bana sayman olarak değil de yedi ağ olarak yazmanızı sizden bir kere daha rica ediyorum. Bu toplulukta bir insan çok uzun yaşamayabilir ve benim nasıl oğlum olarak geldiğimi biliyorsunuz. Kara adamın Roma duvarı altındaki kemerde Silvanus Kokudius'tan ne öğrendiğinden beni haberdar etmenizi dört gözle bekliyorum. Ve sözünü ettiğiniz el yazmasını bana ödünç verecek olursanız Size minnettar kalacağım. Philadelphia'dan yazılmış imzasız bir başka mektup, özellikle aşağıdaki pasaj nedeniyle benzer bir heyecan yarattı. Hesapların her zaman sadece sizin teknelerinizle gönderilmesi hususunda söylediklerinizi göz önünde bulunduracağım. Ama onların ne zaman geleceğinden hiçbir zaman emin olamam. Söz konusu meselede sadece bir tek şeye daha ihtiyacım var. Ancak sizi tam olarak anladığımdan emin olmak istiyorum. Bana verdiğiniz malumata göre etkinin tam olması için hiçbir parçanın eksik olmaması gerekiyor. Ama bir bilseniz bundan emin olmak ne kadar da zor. Bütün bir sandığı alıp götürmek oldukça tehlikeli ve mesuliyetli. ayrıca bu işi kentte yapmak neredeyse imkansız. Ama geçtiğimiz Ekim'de deriltilende nasıl kusurlar olduğunu ve bütün meselelerde kılavuz olarak kullanacağınız doğru usulü 1766'da buluncaya dek ne kadar çok canlı numune kullanmak zorunda kaldığınızı biliyorum. Geminizin gelmesini savırsızlıkla bekliyorum ve bir haber almak ümidiyle her gün Bay Biddle'ın iskelesine uğruyorum. Üçüncü bir kuşkulu mektup bilinmeyen bir dilde, hatta bilinmeyen bir alfabeyle yazılmıştı. Charles Ward'ın bulduğu Smith'in günlüğünde sık tekrarlanan bir harf kombinasyonu beceriksizce kopya edilmişti. Ram Üniversitesi'ndeki yetkililer bunun Amhara veya Abisiniye alfabesi olduğunu söyledilerse de, sözcüğün ne anlama geldiğini bilemediler. Bu mektuplardan hiçbiri karbuna asla verilmedi. Ama kısa bir süre sonra Salem'den Yediye Orn'un kaybolması, Providenceların bazı sessiz adımlar atmaya başladıklarını gösteriyordu. Pennsylvania Historical Society'den Dr. tekin olmayan bir şahsın Philadelphia'da bulunduğuna ilişkin tuhaf bir mektup almıştı. Ama daha kesin adımlar henüz hazırlık aşamasındaydı. Yeminli ve tecrübeli gemiciler, sadık eski korsanlar Brown ambarlarında geceleri, Widen'in ifşaatının esas meyveleri olarak görülmesi gereken gizli toplantılar yapıyorlardı. Joseph Carver'ın muzır esrarından geriye hiçbir iz bırakmayacak bir kampanyanın planları yavaş ama emin adımlarla gelişmekteydi. Alınan tüm önemlere karşın Carver'ın her an bir şeylerin olabileceğinden şüphelendiği belliydi. Çünkü şimdilerde alışılmadık derecede yüzünden düşen bin parçaydı. Fyton'u Günün her saatinde kentte ve Paptuk Etruat'ta görülüyordu ve kentin ön yargılarıyla mücadele etmek için takındığı zoraki nezaketi yavaş yavaş bir kenara bıraktı. Çiftliğin en yakın komşuları Fenerlar bir gece, pencereleri son derece dar ve yüksekte olan gizemli taş binanın çatısındaki bir aralıktan gökyüzüne vuran parlak bir ışık demeti gördüler. Ve derhal Providence'da oturan John Brown'a bildirdiler. Bay Brown, Carver'ı yeryüzünden silmek amacıyla oluşturulan seçkin grubun yöneticisiydi ve bir eylemin yapılmak üzere olduğundan Fener'ları haberdar etmişti. Fener'ların son saldırıya tanık olmamalarının olanaksızlığı yüzünden Brown bunu gerekli gördü ve davranışını Carver'ın, Providence'daki her nakliyecinin, tüccarın, veya çiftçinin açıkça ya da gizlice karşı çıktığı Newport'taki gümrük memurlarının casusu olduğunu söyleyerek açıkladı. Birçok acayip şey görmüş olan komşuların bu kurnazda tam olarak inanıp inanmadıkları kesinlikle belli değilse de, Fenerler bu kadar tuhaf davranışlar sergileyen bir adama her türlü kötülüğü yakıştırmaya dünden razıydılar. Brown onlara Carvin çiftliğini gözetleme ve olup biten her şeyi düzenli bir şekilde bildirme görevini verdi. Tuhaf ışık demetinin nakla getirdiği, Carvin'ın tetikte durduğu ve alışılmadık bir şeyler yapmaya kalkışacağı olasılıydı. Bir grup ciddi yurttaş tarafından büyük bir dikkatle hazırlanmış eğleni sonunda çabuklaştırdı. Simitin günlüğüne göre yaklaşık 100 kişilik bir grup 12 Nisan 1771 Cuma akşamı saat 10'da köprünün öte tarafında Waysboset Point'te Trinstan'ın Altın Aslan adlı meyhanesinde toplandı. Önemli şahsiyetlerden oluşan yönetici grup içerisinde John Brown'dan başka cerrahi alet kutusuyla Doktor Bob'un Ünlü koca perifasını başına geçirmemiş olan Başkan Manning, yanında geri kalanların izniyle son anda gruba katılan bir deniz yolculuğundan henüz görmüş olan kardeşi Esay olmak üzere koyu renk paltosuna bürünmüş Vali Hopkins, John Carter, Kaptan Matheson ve hücum edecek gruba asıl önderlik edecek olan Kaptan Whipple vardı. Bu şefler herkesten ayrı olarak bir arka odada toplanıp görüştüler. Sonra kaptan Whipple, büyük odaya giderek orada toplanmış denizcilere son yeminlerini ettirip talimatlarını verdi. Görevi, karvını izleyip faytonunun çiftliğe doğru yola çıktığını bildirmek olan Whedon'ı arka odada bekleyen liderlerin yanında Elizabeth Smith'te vardı. 10.30 sularında, bir için üzerinden büyük bir gürültü, ardından da caddeden geçmekte olan bir faytonun sesi duyuldu. Ölüm mahkumunun son murdar büyücülük gecesi için yola koyulmuş olduğunu anlamak için bu saatte Whedon'u beklemek gerekmiyordu. Bir an sonra uzaklaşmakta olan faytonun Madiduck Bridge üzerinden duyulan tıkırtısı iyice hafiflerken Whedon göründü ve hücuma katılanlar askeri bir düzen içerisinde yanlarındaki çakar almazların, av tüfeklerin ve balina zıpkınlarının sırtlanarak sessizce sokağa döküldüler. Whedon'la grupla beraberdi ve arka görüşmeye katılanlardan, Kaptan Whipple lider olarak, Kaptan Eze Hopkins, John Carter, Başkan Meaning, Kaptan Matheson ve meyhanede toplantı başladığında orada bulunmayan ama saat 11'de gelen Moses Brown aktif göreve katılmışlardı. Tüm bu özgür insanlar yanlarındaki yüz kadar gemiciyle vakit geçirmeden uzun sürecek yürüyüşlerine başladılar. Madida karkalarında bırakıp Pabduketru Atatürk'e doğu çıkan Bradstreet'in tatlı yokuşunu tırmanırlarken zalim bir ifadenin okunduğu yüzlerinde az da olsa bir endişe vardı. Eldersnof Kilisesi'nin hemen ötesinde adamlardan bazıları erkenden doğmuş ilkbahar yıldızları altında uzanan Brividens'a son bir defa dönüp bakmak için durdular. Can kuleleri ve üçgen çatılar karanlığı yırtıyor, köprünün kuzeyinde küçük körfezden hafif tuzlu bir yer esiyordu. Vega yıldızı suyun öte yakasındaki ağaçların tepeleriyle tamamlanmamış yüksek okul binasının çatı çizgisinin iç içe girdiği büyük tepe üzerinde yükseliyordu. Bu tepenin eteklerinde ve tepeye tırmanan dar patikalar boyunca eski kent, emniyeti ve akıl sağlığı için çok büyük ve korkunç bir günah silinip süpürülmek üzere olan eski providans düşlere dalmıştı. Bir saat on beş dakika sonra Baskıncılar önceden kararlaştırıldığı gibi Fener'ların çiftlik evine vardılar ve burada kurbanları hakkındaki son raporu dinlediler. Karun çiftliğine yarım saat kadar önce gelmiş ve gelişinden hemen sonra o tuhaf ışık gökyüzüne vurmuştu. Ama bu sırada görülebilen pencerelerden hiçbirinde ışık yoktu. Son sıralarda hep böyle oluyordu zaten. Daha bu bilgi verilirken, güneyden bir başka güçlü ve parlak ışık gökyüzüne vurdu. Baskıncılar korkunç ve olağanüstü bir takım olayların cereyan edeceği yere çok yaklaşmış olduklarını iyice anladılar. Kaptan Whipple, kuvvetlerine üç ayrılmalarını emretti. Eliza Ersemit'in komutasındaki 20 kişi, bir ulakla acil yardım çağrılana dek karbona gelebilecek yardımlara karşı sahil tutacak ve Kaptan Hopkins komutasındaki 20 kişilik ikinci grup, kimseye görünmeden çiftliğin arkasındaki nehir kıyısına inerek yamaçtaki meşe kapıyı baltalarla kıracak veya barutla uçuracak. Üçüncü grupsa ev ve bitişik binaların civarında kalacaktı. Bu grubun üçte birini Kaptan Matthews'un yüksek dar pencereli taş binaya doğru götürecek. Üçte birini kaptan Whipple'ın kendisi ana bina yönlendirecek. Geri kalanlarsa acil durum sinyaliyle çağrılıncaya kadar binaların tümünü kuşatarak bekleyeceklerdi. Nehir grubu ıslıkla verilen bir işaret üzerine yamaçlık kapıyı kıracak ve bekleyip içeriden çıkacak her şeyi yakalayacaktı. Üst üste iki ıslık sesi duyduklarında da düşmana karşı koymak, ya da saldırı grubuna katılmak için deliğe doğru ilerleyecekti. Taş binadaki grup da bu işaretleri aynı şekilde anlayacak ve birinci işaretle zor kullanarak binaya girecek. İkincisinde bulabildikleri geçitlerden aşağı dalarak mağaralarda ceryan edici düşünülen savaşa katılacaktı. Üst üste çalınan üç ıslıkla verilecek olan üçüncü işaret ya da acil durum işareti, en yakında nöbet bekleyen yedek kuvvetleri yardıma çağıracaktı. Bu gruptaki 20 kişi ikiye ayrılarak hem çiftlik binasının hem de taş binanın bilinmeyen derinliklerine dalacaktı. Kaptan Whipple, yer altında inşa edilmiş koridorlu, oda mezarlıkların varlığına kesin olarak inanıyor ve planlarını yaparken başka hiçbir seçeneği göz önünde bulundurmuyordu. Bir yanında, çok güçlü ve tiz ses çıkaran bir düdüğü vardı. Hiçbir terslikten ya da vereceği işaretlerin yanlış anlaşılmasından korkmuyordu. Sahildeki yedekler elbette düdük sesinin neredeyse menzili dışındaydılar. Bu yüzden yardımlarına gerek duyulursa özel haberci göndermek gerekecekti. Moses Brown ve John Carter, Kaptan Hopkinsle birlikte nehir kıyısına giderken, Başkan Minnie, kaptan Matthews'unda birlikte taş binanın yolunu tuttu. Doktor Bowen, Ezra Biddon'la çiftlik evini zapt edecek olan Kaptan Whipple'ın grubunda kaldı. Saldırı, Kaptan Hopkins'in gönderdiği nehir grubunun hazır olduğunu bildiren haberci, Kaptan Whipple'ın yanına ulaşır ulaşmaz başlayacaktı. O zaman lider düdüğünü yüksek sesle bir defa üttürecek ve gruplar önceden kararlaştırdığı gibi üç noktadan aynı anda saldırılarını başlatacaklardı. Saat 1'e gelirken üç bölük Panner'ların çiftlik evinden ayrıldı. Bölüklerden biri sahile inecek, diğeri nehir kıyısını ve yamaçtaki kapıyı arayacak. Üçüncüsü de gruplara ayrılarak Karbon çiftliğindeki binalarla ilgilenecekti. Sahili gözetleyecek grubun içinde yer alan Elezar Simit, günlüğünde olaysız bir yürüyüşle kıyıya vardıklarını ve koyun yakınlarındaki kayalıkların üzerinde tek düzeliğini bir defa uzaktan duyulan bir ıslık sesinin, bir defa da aynı yönden geldiği sanılan gürleme, haykırış ve varıp patlaması karışımı boğuk seslerin bozduğu oldukça uzun bir süre beklediklerini yazıyor. Sonra, adamlardan biri uzaktan uza silah seslerinin kulağına çalındığını sandı. Daha sonra da, Simit'in kendisi gök gürültüsünü andıran sözlerin havada yankılandığını hissetti. Şapak sökmek üzereyken, çakmak çakmak gözleri, elbiselerine sinmiş bilinmeyen, iğrenç bir kokuyla yorgunluktan bitmiş, vahşi görmüşlü bir haberci ortaya çıkarak mührezeye, sessizce dağıl evlerine gitmelerini, ve bu geceki işlerle Joseph Caron adındaki adam hakkında bir daha asla düşünmemeleri ve konuşmamalarını söyledi. Habercinin tavırlarında sadece sözlerinin asla sahip olamayacağı bir ikna kuvveti vardı. Çoğunun tanıdığı denizci anlaşılmaz bir şekilde ruhundan eksilen ya da ruhuna eklenen bir şeyler yüzünden ebediye yok olmuştu. Dehşet bölgesine gitmiş diğer arkadaşlarının durumları da aynıydı. Çoğu tartıya gelmez, tarifi olanaksız bir şeyler yitirmiş ya da kazanmıştı. İnsan denilen yaratıkla hiçbir ilişkisi olmayan ya bir şey görmüş ya duymuş ya da hissetmişlerdi ve bunu unutamıyorlardı. Hiçbirinin asla bu konuda ağızlarından bir şey kaçırdığını duyan olmadı. Çünkü insani içgüdülerin en yaygın olanları için bile korkunç sınırlar vardır. Bir tek bu habercinin görünmesiyle sahildekiler dudaklarını ebediyen mühürleyen müthiş bir korkuya kapıldılar. Bu konudaki söylentilerden çok azı günümüze ulaştı. Elazer Smith'in günlüğü yıldızların altındaki Altın Aslan tabelasından yola koyulan seferle ilgili bugüne kadar kalmış tek yazılı belgedir. Ama Charles Ward, Fenner'lardan birinin ailenin bir kolunun yaşadığı New London'daki bir yakına yazdığı mektuplarda olaya dolaylı yoldan ışık tutan bazı bilgiler buldu. Anlaşıldığına göre saldırılan çiftlik evlerinden görülen Fenner'lar, saldırı kollarının harekete geçişini seyretmiş, karbonun köpeklerinin öfkeyle havlamalarını ve ardından saldırıyı başlatan tiz düdük sesini açıkça duymuşlardı. İlk düdük sesinin ardından taş binadan gökyüzüne doğru yine o güçlü ışık demek yükselmiş ve bir an sonra genel saldırı emrini veren ikinci işaretten sonra tüfek atışlarının hafif tıkırtıları ve ardından da Luke Fenner'ın mektubunda rar, rar, rar, harfleriyle tanımladığı gök gürültüsü gibi korkmuş bir çığlık duyulmuş. Ama bu çığlığı yazıya aktarmanın olanağı yoktu ve Luke'un yazdığına göre bu sesi duyan annesi bayılmış. Bu çığlık sonra daha hafiflemiş olarak tekrarlandı ve nehir yönünden gelen güçlü bir patlama sesiyle birlikte çok sayıda silahın ateşlenmesinden kaynaklanan. Ama bu defa daha da boğuk sesler duyuldu. Bir saat kadar sonra bütün köpekler korkuyla havlamaya başladılar. Ve yer altından niteliği anlaşılmayan bazı gümbürtüler geliyordu. Öylesine güçlüydü ki bu gümbürtüler şömine rafı üzerindeki şandanlar sallandı. Keskin bir kırt kokusu ortalığı kapladı. Luke'un babası üçüncü, yani acil durum işaretini işittiğini söyledi. Ama ötekiler bu sesi duyamadılar. Yeniden boğuk boğuk tüfek sesleri, ardından da gırtlaktan gelen iğrenç bir öksürük ya da çağıltıyı andıran ve çığlık olarak kalitesi gerçek akustik değerinden çok, sürekliliğinden ve psikolojik değerinden kaynaklanan daha az etkileyici olmakla birlikte öncekilerden daha korkunç, uzun bir çığlık duyuldu. Sonra karbon çiftliğinin bulunması gereken noktada alev alev yanmakta olan bir şey aniden ortaya çıktı ve korkudan deliye dönmüş insanların çığlık ve feryatları duyuldu. Şimşek gibi ardarda arda çakan tüfekler mermi yağdırdılar, yanmakta olan şey yere yıkıldı. Alev yanan ikinci bir şey ortaya çıktı ve bir insana ait olması gereken feryadı açıkça duyuldu. Fenr, Çinli tarihinde sarf edilen bu sözlerden birkaç kelimeyi kendisini de seçenildiğini yazdı. Tanrım sen koru kulunu. Sonra tüfekler mermi yağdırmaya devam etti. Alev alev yanan bu ikinci şeyde yere yıkıldı. Bundan sonra ortalığa üç çeyrek saat kadar sessizlik çöktü. Bu sürenin sonunda Luke'un kardeşi küçük Arthur Fenner, lanetli çiftlikten yıldızlara doğru yükselmekte olan kırmızı bir sis gördüğünü haykırarak söyledi. Buna çocuktan başka tanıklık edecek kimsenin olmamasına rağmen Luke, o sırada odada bulunan üç kedinin korkudan kasılmalarının ve tüyleri diken diken olarak sırtlarını kamburlaştırmalarının tam da o zamana denk geldiğini kabul etmektedir. Beş dakika sonra soğuk bir rüzgar esti ve havayı öyle iğrenç ve dayanılmaz bir kokuyla doldurdu ki, sahildeki grubun ya da Paptuket köyündeki uyanık birinin bu kokuyu fark etmesini sadece deniz havasının olağanüstü tazeliği engellemiş olabilirdi. Bu pis koku, Wannerların daha önce karşılaştıkları hiçbir kokuya benzemiyordu ve iliklerine dek ürperten bir korkuyla dolduruyordu insan içini. Hemen ardından, Duymak bahtsızlığına uğrayan kişinin bir daha asla unutamayacağı korkunç ses duyuldu. Gündürtüsüyle gülü sarstı ve perde perde sönerken yankıları pencereleri zangır zangır titretti. Boğuk ve müzikaldi. Pirinç bir enstrümandan çıkıyormuş gibi güçlü ama Arapların yasak kitapları gibi kötülük kokuyordu. Bilinmeyen bir dilde konuşuyor olması yüzünden sesin ne dediğini kimse söyleyemedi ama şeytanca sözlerini tanımlamak için Luke Fenner şunları not etmişti. Desmis ceset. Bonodefes dueme hntimos sos. 1919 yılına kadar hiçbir Allah'ın kulu bu garip yazıyla insan bilgisi dahilindeki şeyler arasında bir bağlantı kuramadı. Ama Charles Ward bunları okuduğunda Miran Dala'nın kara büyüsünün dehşeti üzerine titremeler içinde anlattığı şeyleri tanıyarak sapsarı kesildi. Ne oldu anlaşılmayan pis kokunun? Bir o kadar da tahammül edilemez ikinci bir kokunun katılımıyla iyice karmaşıklaşmasının ardından karbon çiftliğinde meydana gelen uğursuz mucizeye İnsan sesi olduğu su götürmez aykırışlar hep bir ağızdan yanıt verir gibiydiler. Çığlıklardan farkı açıkça anlaşılan bir feryat, ani boşalmalarla güçlenip zayıflayarak uzun bir ulumaya dönüştü. Bu feryat zaman zaman neredeyse anlaşılır gibi olduysa da, kimse tam olarak bir tek kelimesini bile anlayamadı. Ve bir ara şeytance ve isterik bir gülüşün sınırlarına yönelir gibi oldu sonra belki 30 belki 40 insanın gırtlağından aynı anda söküldüğü izlenimini veren çok derinlerden gelmesine karşım yeterince net bir şekilde kulağa ulaşan son derece korku ve çılgınlık dolu bağırtılar duyuldu ve ardından karanlık ve sessizlik her şeye gemen oldu genzeyakan dumanlar döne döne gökyüzüne doğru yükselerek Yıldızları silikleştirdi. Ama hiç alev gözükmedi. Ve ertesi gün binaların yerli yerinde ve sağlam durmakta olduğu görüldü. Şafa doğru giysilerine iğrenç ve niteliği belirsiz kokular sinmiş, korku içinde iki haberci Fener'ların kapısını vurarak bir fıçır rom istedi. Ve romun parasını elbette ki fazlasıyla ödediler. Habercilerden birisi, aileye Joseph Carver'ın işinin bittiğini ve bir daha bu gecenin olaylarından söz edilmeyeceğini söyledi. Emrin küstahça görünmesine karşın tebliğ eden kişinin görünüşü alınmaya yer bırakmıyor ve ona korkutucu bir otorite veriyordu. Bu yüzden o gece görülen ve duyulan şeyleri anlatmak için sadece Luke Connecticut'taki akrabasına gizli gizli yazdığı ve okunduktan sonra yok edilmesini istediği mektuplar kalıyordu geriye. Konuyu unutulmaktan sadece bu akrabanın Luke isteğini isteğine uymayarak mektupları saklaması kurtardı. Charles Ward'ın Pantuket'te oturan ataları konusunda yaptığı uzun süren araştırmaların sonucu olarak söylentilere ilave edeceği bir tek ayrıntı vardı. Paptuket köyünden ihtiyar çağı dedesinin Joseph Carvon'un ölmüş olduğunun ilan edilmesinden bir hafta sonra tarlalarda kömürleşmiş, çarpık bir ceset bulunduğuna ilişkin tuhaf bir söylenti duymuş olduğunu anlattı. Konuşmaları canlı tutan bu yanlış ve çarpılmış cesedin ne tam olarak bir insan cesedine ne de o güne kadar gördüğü ya da hakkında bir şeyler okuduğu herhangi bir hayvana benziyor olmasıydı. Bu korkunç saldırıya katılanlardan hiç kimse bu konuda ağzını açmadı. Bugüne ulaşan belli belirsiz bilgilerin her kırıntısı son saldırıya katılanların dışında kalan insanlardan kaynaklanmaktadır. Saldırıya gerçekten katılmış olanların konuyla en ufak bir ilişkisi olabilecek her şeyi yok etmede gösterdikleri özende korkutucu bir şey vardı. Sekiz gemici öldürülmüştü. Ama cesetlerin gösterilmemesine karşın aileleri, onların gümrük muhafaza memurlarıyla girişten bir çatışmada ölmüş oldukları yolundaki beyanla yetindiler. Aynı beyan çok sayıdaki yaralı içinde dile getirildi. Bu yaralılar sadece ve sadece kendisi de saldırıya katılan Doktor Yabes Bown tarafından sarıldı ve tedavi edildi. Açıklaması en zor olan şey saldırıya katılan herkesin üzerine sinen o atlandırılamayan kokuydu. Bu haftalarca tartışıldı. Liderlerden en ciddi şekilde yaralananlar Kaptan Weeple ile Nassus Brown'dı. Karalarının mektupları, kocalarının ağızlarını sıkılığı ve sargılarını sıkı sıkı yasaklamaya çalışmalarına duydukları şaşkınlığa tanıklık etmektedir. Saldırıya katılanların hepsi psikolojik bakımdan yaşlanmış, üzerlerine bir ağır başlık gelmiş ve sarsılmışlardı. Allah'tan ki, Hepsi de mücadeleci, sade ve inançlı insanlardı. Yoksa kendi düşünce ve duygularını çözümlemeye meraklı, kafası karışık insanlar olsalardı, durum elbette daha kötüye giderdi. En fazla altüst olan başkan Minink'ti. Ama o bile en koyu gölgeleri ardında bıraktı ve dualarla anılarını küllendirdi. Bu liderlerden her biri daha sonraki yıllarda meydana gelen olaylarda çok önemli roller oynadılar ve Allah'tan ki böyle oldu. Yaklaşık 12 ay kadar sonra Kaptan Whipple, gümrük muhafaza gemisi Gatsby'yi yakan çeteyi yönetti ve bu gözübek eylemde sağlıksız hayallerin silinip yok edilmesi yönünde atılmış bir adım olarak görüp tanıyabiliyoruz. Josep Caron'un dulaşine, içinde kocasının cesedinin olduğunu söylenen, ihtiyaç duyulduğunda hemen oracıkta bulunmuş olduğu besbelli, son derece tuhaf görmüştü, mühürlü, kurşunlu bir tabut teslim edildi. Kocasının gümrük muhafazayla girişilen ayrıntılarını vermenin pek akılcı olmayacağı bir çatışmada ölmüş olduğunu söylediler. Joseph Caron'un sonuyla ilgili olarak hiç kimse bundan tek fazla kelime konuşmadı. Ve Charles vardım bir kuram oluşturmak için elinde yalnızca bir tek ipucu vardı. Bu çok zayıf bir ipucu, Gediye Orn'un Joseph Caron'a yazdığı el konulan mektuptaki bir kısmını Ezra Veda'nın el yazısıyla kopya etmiş olduğu altı titrek bir çizgiyle çizilmiş bir pasajdı. Kopya, Simitin torunlarına ait evrak arasında bulunmuştu ve her şey olup bittikten sonra bütün bu olanların anormal yine dinsiz bir anahtar olması amacıyla birinin kopyayı arkadaşına verdiğini, yoksa ki bu daha olası, Simitin daha önceden kopyayı ele geçirerek kurnazca bir tahmin ve ustaca bir sorgulama ile arkadaşından öğrendiklerine dayanarak.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 Ve sizden daha fazla hükmetmeye kalkışabilir diye daha küçük olanına sorun. Bu pasajın ışığında ve mağlup olmuş bir adamın kötülüklerini en aşırı noktalara vardırırken hangi söz edilmez kayıp müttefikleri bir araya toplamaya çalışacağını düşünerek Charles Ward, Providence'lardan birinin Joseph Carbone'u öldürmüş olup olmadığını merak etti. Ölmüş adamla ilgili anıların Providence'ın hayatından ve kent kayıtlarından kasten silinmesinde saldırıya katılan liderlerin nüfuzunun çok yardım dokundu. Başlangıçta bu kadar köktenci bir tavır takınmayı düşünmemişler ve Dul karısının, babasının ve çocuğunun gerçek durumlar habersiz kalmadığını uygun görmüşlerdi. Fakat Kaptan Tingast küçültmez, akıllı bir adamdı ve çok geçmeden kendini dehşete düşüren ve kızıyla torununun soyadlarını değiştirmelerini, kitaplığın ve tüm geri kalan kağıtların yakılmasını ve Joseph Carver'ın adının mezar taşından kızlanıp silinmesini istemesine neden olan yeterince söylentiye ulaştı. Klingas, Kaptan Whipple'ı iyi tanıyordu ve muhtemelen lanetli büyücünün sonunu başkalarından çok tok sözü denizciden öğrenmiş olmalıydı. Bu andan itibaren karbonla ilgili anıların silinip yok edilmesi giderek hız kazandı. Ve sonunda tam bir oy birliğiyle kent kayıtlarına ve gazetin dosyalarına kadar uzandı. Bu iş, özü bakımından, gözden düşmesinden sonra Oscar Wilde'ın ada etrafında sürdürülen sessizlikte boyutu bakımından da Lord Dunance'nin öyküsündeki, Tanrıların sadece yok olmasına değil, hiçbir zaman var olmamış olmasına da karar verdikleri günahkar Ranaq Kralının yazgısıyla kıyaslanabilir ancak 1772'den sonra dul kaldığı kabul edilen Bayan Pilingaz, Olney kördeki evini sattı ve 1817'de ölünceye kadar Powersline'de babasıyla birlikte oturdu. Hiçbir Allah'ın kulunun korkudan yaklaşamadığı Patuket'teki ev öylece kendi haline bırakıldı ve akıl almaz bir hızla çürüyüp gitti. 1780'e gelindiğinde sadece taş ve tuğla duvarlar ayaktaydı. 1800'de ise bunlar da yıkılarak şekilsiz birer yığına dönüştü. Ne kimse ardında yamaçtaki kapının bulunabileceği, nehir kıyısındaki çalıların arasına girme cesaretini gösterdi, ne de kimse Joseph Carbone'un yarattığı ve kendi ölümüne de yol açan dehşet sahnelerini tam olarak resmetmeye kalkıştı. Sadece güçlü kaptan Whipple'ın ara sıra kendi kendine, şu üzerindeki frengi ama çığlık atarken kahkahalarla gülmeye hiç takkı hakkı yoktu. Sanki kahrovası bir şeyler saklıyor gibiydi. Üç kuruşa onun evini yakardım diye mırıldandığı kulak kesilmiş dinleyicilerce duyuluyordu. Charles görmüş olduğumuz gibi, cazip karbonun soyundan geldiğini ilk 1918'de öğrendi. Geçmişte cereyan etmiş bu esrarengiz olayla ilgili, her şeye karşı büyük bir ilgi duymasında şaşılacak bir şey yok. Çünkü karbonla ilgili olarak duyduğu her söylenti, damarlarında karbonun kanı dolaşan kendisi için yaşamsal bir önem kazanmaya başlamıştı. Hayır. Ateşli ve hayal gücü geniş bir jenolog derhal istekle ve sistemli bir şekilde karbonda ilgili bilgi toplamaktan başka bir şey yapamazdı. İlk başlarda araştırmasını gizlemeye en ufak bir çaba göstermedi. Bu yüzden Doktor Lyme bile genç adamın deliliğinin başlangıcı olarak 1919 yılının sonlarından başka bir zaman dilimini vermekte tereddüt etmektedir. Ward, Ailesiyle her ne kadar annesi Carvin gibi bir atası olmasından pek hoşlanmadıysa da ve ziyaret ettiği çeşitli müzelerin ve kütüphanelerin görevleriyle serbestçe konuştu. Ailelerin ellerinde bulunan kayıtlara göz atmak istediğinde amacını hiç gizlemedi ve eskinin günlük tutan, mektup yazan insanların anlatıları konusunda genel olarak duyulan eğlenceli kuşkuları paylaştı. Nerede olduğunu boş yere bulmaya çalıştığı Paltuket çiftliğinde bir buçuk yüzyıl önce gerçekten neler olduğunu ve çözüp Carvan'ın başına gerçekten neler geldiğini ne kadar çok merak ettiğini sık sık dile getirdi. Smith'in günlüğüne ve arşivlerine rastladığında ve Cedia Orn'un mektubuyla karşılaştığında Salem'i ziyaret ederek Carvan'ın oradaki ilk faaliyetlerine ve ilişkilerine bir göz atmak istedi. Ve bunu 1919 Paskalya Yoğurtusu tatili sırasında gerçekleştirdi. Harap pürüten üçgen çatıların, küme küme balık sırtı çatıların şaşalı eski kentinde önceki konukluklarından yakından bildiği Essek İnstitü'de çok iyi karşılandı ve orada karbonla ilgili epey bilgiyi açığa çıkardı. Atasının 18 Şubat 1662 ve 1663'te bugünkü adı Denver olan kentten 7 mil uzaklıktaki Salem Veliç'te doğmuş olduğunu, 15 yaşında evden kaçarak denize açıldığını, 9 yıl boyunca hiç geri dönmediğini, sonra konuşması, giyimi ve tavırlarıyla doğma büyümü bir İngiliz gibi gelip Salem'e yerleştiğini öğrendi. Karbon o günlerde ailesiyle pek ilgilenmiyor, zamanının çoğunu Avrupa'dan getirtmiş olduğu kitaplara ve İngiltere'den, Fransa'dan ve Hollanda'dan gemilerle getirdiği tuhaf tuhaf kimyasal maddelere veriyordu. Kırlara yaptığı bazı gezintiler merak uyandırıyor ve geceleri dağlarda yanan ateşlerle ilgili söylentiler kulaktan kulağa fısıltıyla aktarılıyordu. Carvan'ın biricik yakın arkadaşları Salem villageten Edward Hutchinson adında biriyle, Salem'den Simon Orn adında biriydi. Sık sık bu adamlarla orada burada sohbet ederken görülüyordu. Birbirlerine yaptıkları ziyaretler de pek seyrek sayılmazdı. Hutchinson'ın köyün oldukça dışında ormana yakın bir evi vardı ve geceleri duyulan sesler nedeniyle Aklı başında insanlar bu evden hiç hoşlanmazlardı. Evin tuhaf konukları olduğu söylenirdi ve pencerelerinden görünen ışıklar her zaman aynı renkte değildi. Çoktan ölmüş insanlar ve çoktan unutulmuş olaylar hakkındaki bilgisi pek hayra yorulmuyordu. Cadı Panik'i baş gösterdiğinde ortalıktan kayboldu ve bir daha ondan haber alan çıkmadı. Aynı sıralarda Carwin köyden ayrıldı. Ama çok geçmeden Providence'a yerleşmiş olduğu duyuldu. Simon Orn, yaşlanmamasının dikkati çekmeye başladığı 1720'ye kadar Salem'de yaşadı. Sonra o da ortadan kayboldu. Ama 30 yıl sonra, hık demiş burnundan düşmüş oldu, malına mülküne sahip çıkmak üzere köye geri döndü. Simon Orr'un elinden çıkmış olduğu çok açık belgeler karşısında talebi haklı bulundu ve Yediyah Orr, Providence'lardan Rahip Thomas Barnard'a ve daha başkalarından gelen mektuplar yüzünden sessizce ayrılıp bilinmedik bir yere gittiği 1771'e kadar Salem'de oturmaya devam etti. Tüm bu tuhaf konularla ilgili bazı vergiler Essex Enstitüsü'de Adliye binasında ve Tapu Kadastro'da bulunmaktaydı ve bu belgeler arasında arazi tapusu, satış senedi gibi olağan belgelerin yanı sıra daha kışkırtıcı nitelikli gizli belgelerde bulunuyordu. Cadı davalarına ilişkin kayıtlarda hiçbir yanılmaya yer vermeyecek şekilde 4-5 defa atları geçiyordu. Hutchinson'un ortadan kaybolmasının ardından bulunan Tekinsiz Kütüphanesi'ndeki kitapların listesi, bir de kimsenin okuyamadığı bir şifreyle yazılmış, eksik bırakılmış el yazması bir not vardı. Ward bu belgenin negatife gerek olmadan doğrudan fotoğrafının çekilme suretiyle bir kopyasını aldı ve fırsat buldukça şifre üzerinde çalıştı. Ağustos ayından sonra şifre üzerine çalışmaları çok yoğun ve hummalı bir hal aldı. Konuşmalarına ve davranışlarına bakılırsa, Ekim ya da Kasım'dan önce hedefine ulaştığına inanmak yanlış olmasa gerek. Ancak o hiçbir zaman şifreyi çözmeyi başarıp başaramadığını açıkça ifade etmedi. Ama bütün bu belgeler içerisinde en fazla ilgisini çekenler Orn'da ilgili olanlardı. Ward'ın el yazılarını inceleyerek karbuna yazılan mektubun metinden zaten bildiği bir şeyi yani Simon Orne ve sözlü oğlunun aynı kişi olduğunu kanıtlaması pek fazla zamanını almadı. Orne'un mektubunda da belirttiği gibi Salem'de çok uzun süre yaşamak pek güvenli değildi. Bu yüzden 30 yıl dışarıda yaşamış ve ailesini yeni kuşaktan bir temsilcisi oluncaya kadar malını mülkünü geri istemek için köye dönmemişti. Orne, Belli ki yazışmalarının çoğunu yok etmeye büyük bir özen göstermişti. Ama 1771'de harekete geçen hemşerileri meraklarını çeken birkaç mektup ve belge bularak bunları saklamışlardı. Orn'un kendisi ve daha başkaları tarafından çizilmiş bazı şifreli formüller ve çizimler vardı. Ward bunları özenle kopya etti ya da fotoğraflarını çekti. El yazısıyla yazılmış son derece gizemli bir mektup vardı ki araştırmacı Tapu Kadastro'daki kayıtlardan bunun kesinlikle Joseph Carbone'a ait olduğunu çıkardı. Karbuna ait olan ve tarih atılırken yılı yazılmamış bu mektup Orn'un el konulan mektubunun yanıt olarak yazıldığı mektup değildi ve mektubun içindeki bazı bilgilerden var, bu mektubun en geç... 1750'de yazıldığı sonucunu çıkardı. Geçmişi bu denli karanlık ve korkunç olan birin üslubuna bir örnek olması amacıyla metnin tamamının verilmesi pek fena olmayabilir. Alıcıya Simon olarak hitap edilmiş ama sözcüğün üzerine bir çizgi çekilmişti. Mektup aynen şöyleydi. Providence 1 Mayıs Kardeş, muhterem ve kadim dostum, ebedi güç için hizmetkarı olduğumuz kişiye en derin hürmet ve en samimi temennilerimi sunarım. Sizin de bildiğiniz işin neredeyse nihayetine geldi. Sizin yolunuzu takip ederek uzaklara gitmeye hiç niyetim yok. Çünkü buna yaşım müsait değil. Gemilerim ve malım mülküm beni buraya bağlıyorum. Sizin gibi yapamam. Ayrıca Vaptuket'teki çiftliğimin altındakiler sizin de bildiğiniz gibi bir başkası olarak geri dönmemi bekleyemezler. Ama size anlattığım gibi kaderin en sert sillelerine de hazırlıksız değilim ve ölümden sonra geri dönmenin yolları üzerine çok uzun süre çalıştım. Dün gece yok Satote ortaya çıkaran kelime yere rastladım ve i̇bn bakın bahsettiği yüzü ilk defa gördüm Ve o, Liber, Damanus'taki üçüncü mezmurun lüzumlu bağı temin ettiğini söyledi. Güneş Zodyan beşinci, Satürn üçüncü burcundayken beş köşeli ateş yıldızını çizin ve dokuzuncu babı üç defa okuyun. Bu babı, her Rodemaz ve Hortlak gecesinde tekrarlayın. O zaman, o şey... Dış alemlerde hasıl olacaktır. Ve eskinin tohumundan ne aradığını biliyor olmasa da geçmişe bakacak biri doğacaktır. Ama hiçbir varis yoksa ve elinin altında tuz ya da tuz yapmanın yolları hazır değilse bu hiçbir şeyi beklemeyecektir. Ve burada itiraf ederim ki ne gereken adımları atabildim. Ne de çok fazla bir şey bulabildim. İş çok zor ve yavaş ilerliyor. Sonra öyle çok numune tüketiyor ki, kafi miktarda numune bulmakta bayağı zorlanıyorum. Allah'tan ki, doğu ve batı Hint adalı denizcilerim var. Bu durum civar sakinlerini meranı celbediyor. Ama onlardan uzak duruyorum. Teferrota düşkün okumuş takımı avamdan daha berbat, ve üstelik onların sözlerine daha çok inanılıyor. Şu vaizle Bay Merit'in konuşmaları beni biraz endişelendiriyorsa da şimdilik tehlikeli sayılabilecek bir durum olmuş değil. Kimyasal madde bulmada zorlanmıyorum. Çünkü şehirde Dr. Bowen ve Sam Crave adında iki iyi kimyacı var. Borolios'un dediklerini yapıyor ve Abdül Al-Hazret'in 7. kitabından istifade ediyorum. Bende olan her şeyden sizin de olacak. Ve bu arada size şimdi verdiğim sözleri kullanmayı ihmal etmeyin. Bendeki sözler doğru. Ama onu görmek isterseniz bu paketin içine koyduğum parçası üzerindeki yazılardan istifade edin. Her rodemaz ve hortlak gecesinde baba okuyun. Eğer sizin tuttuğunuz yol Semer'e vermezse, ileride, geçmişe bakacak ve kendisine bıraktığınız tuzlardan ya da tuz esansından istifade edecek biri olacaktır. Eyüp 14 Tekrar Salem'e dönmüş olmanıza sevindim. Yakında sizi görmeyi ümit ediyorum. İyi bir aygırım var ve bir fayton satın almayı düşünüyorum. Providence'da yollar çok kötü olsa da bir fayton var. Bay Merita e ait değil. Eğer yolculuğa çıkmak niyetindeyseniz bana uğramadan geçmeyin. Boston'dan kalkan ve Didham, Wryntown ve Atelburg yolunu takip eden posta arabasına binin. Bütün bu şehirlerde çok iyi hanlar var. Wryntown'da Balkon'un hanına inin. Oranın yatakları Bay Haçinkilerden iyidir. Ama yemeklerini öteki handa yiyin. Oranın yemekleri çok daha iyidir. Batuket Şelalesinden Providence'a sapın. Yol Bay Seylin hanının önünden geçer. Evim Town Street'in sonunda Bay Epentus Olney'in hanının karşısında Olney Court'un kuzeyindeki ilk evdir. Boston Shore'dan takiben 19 mil mesafede. Kadim ve hakiki dostunuz ve Almonsin Metraton'un da hizmetkarınızın. Joseph Carbone Bay Simon Orner Williams Dane Salem Oldukça tuhaf olan bu mektup vardı. Carbone'un evinin yarım tam olarak bildirilen ilk belgeydi. Daha önce geçen belgelerden hiçbirisi bu konuda yeterince açık değildi. Bu keşif karbon'un eski evinin yerinde 1761'de inşa edilen bugün bakımsızlıktan dökülüyor olsa da hala Olneykort'ta ayakta duran yeni evinin yerini bildirmesi ve Stamperseal'deki eski eserleri gezerken vardın bu evi yakından tanıyor olması nedeniyle iki misli dikkat çekiciydi. Ev tepenin yukarısında vardın kendi evinden ancak birkaç ada ötedeydi ve şimdi içinde çamaşır Ev temizliği ve ocak, fırın bakımı gibi hizmetler nedeniyle oldukça aranan bir zenci aile oturuyordu. Bir sürü sefil insanı barındıran, yakından tanıdığı bu harap konutun ailesinin tarihi açısından taşıdığı önemin böyle Salem gibi uzak bir yerde ansızın kanıtlanması vardı oldukça etkiledi ve döner dönmez evi keşfetmeye karar verdi. Mektubun aşırı derecede sembolizm içerdiğini düşündüğü daha gizemli bölümleri, İncil'den aşina olduğu bir bölüme, Eyüp 14, İnsan ölürse dirilir mi? Bu zor günlerim sona erinceye kadar daha güzel günleri bekleyeceğim. Atık yaptığını heyecandan titreyerek fark etmesine karşım, onu açıkçası çok şaşırttı. Gençvard eve büyük bir heyecan içinde döndü. Ve ertesi cumartesini, Olay Kort'taki evi uzun uzun ve etraflıca araştırma ile geçirdi. Şimdi eskilikten dökülen ev hiçbir zaman bir konak olmamıştı. Sivri çatısı, tam ortasındaki kocaman bacası, sanatla uyulmuş kapısı, kapının üzerindeki açık yelpaze şeklindeki penceresi, üçgen alınlığı ve dor usulü duvara yapışık zarif sütunları ile Providence'ın koloni tarzı iki buçuk katlı, mütevazi, Bildik ahşap evlerinden biriydi. Dış görünüşünde pek fazla bir değişiklik olmamıştı. Vart araştırmakta olduğu tameli konularla çok yakından ilişkili bir şeye baktığı hissine kapıldı. Var evde oturan zencileri tanıyordu. Yaşlı asa ve güçlü kuvvetli karısı Hannah tarafından çok nazik bir şekilde karşılandı ve içeri buyur edildi. İçerisi dışarıdan tahmin edilenden çok daha fazla değişmişti. Ve Ward üzüntüyle şömine rafı üzerindeki tomar şeklindeki ince süslerin, esteritya kabukları oyulmuş dolap astarlarının yok olduğunu, zarifliğen birilerin, pervazların ve kornişlerin çoğunun çizilmiş, çentilmiş ve oyulmuş ya da en ucuzundan duvar kağıtlarıyla kaplanmış olduğunu gördü. Araştırma genel olarak Ward'ın umduğu kadar bereketli sonuçlar vermedi. Ama yine de Joseph Carvin gibi dehşet salmış bir adamı barındıran duvarların arasında bulunmak oldukça heyecan vericiydi. Eski pirinç kapı tokmağından atasının adının baş harflerinin dikkatle silinmiş olduğunu görmek, Ward'ı oldukça heyecanlandırdı. Ward o andan sonra okul kapanıncaya kadar bütün zamanını Hutchinson'ın şifreli notunun fotostatik kopyası üzerinde çalışarak, ve Joseph karbonla ilgili bilgi toplayarak geçirdi. Bunlardan birincisi pek sonuç vermediyse de, ikincisi konusunda o kadar çok ipucu, birbirine benzer, o kadar çok bilgi elde etti ki, New London ve New York'ta bulunduğunu öğrendiği bazı mektupları görmek için buralara bir yolculuğa hazırlandı. Bu yolculuk çok verimli oldu. Çünkü Pautuket çiftliğine yapılan saldırının korkunç betimlemelerinin yer aldığı Fener mektupları ile Karvan kütüphanesindeki bana çizilmiş portreyi öğrendiği Nightingale Talbot mektuplarına ulaştı. Bu portre meselesi vardı özellikle ilgilendirdi. Çünkü Joseph Carvan'ın neye benzediğini öğrenmeye can atıyordu. Bu yüzden soyulan boyaların veya küflenmiş duvar kağıtların altında bu resimden bir iz kalıp kalmadığını öğrenmek için Albany kurttaki eve ikinci bir sefer yapmaya karar verdi. Bu ikinci araştırma Ağustos ayının başlarında yapıldı ve Ward, Karbon'un kütüphanesi olabilecek büyüklükteki her odayı büyük bir dikkatle gözden geçirdi. Şömine rafının üzerindekilere benzer büyük panolara özellikle önem verdi. Ve bir saat kadar sonra zemin kattaki büyük bir odanın ocağı üzerinde boyaların kat kat soyulmasıyla ortaya çıkan büyükçe bir yüzeyin renginin diğer odaların duvar boyasından ya da Altındaki tahtanın renginden daha koyu olduğundan kesinlikle emin olduğunda yüreğinde çok şiddetli bir heyecan duydu. Keskin bir bıçakla yaptığı birkaç dikkatli denemeden sonra büyük boyutta bir yağlı boya portreye rastlamış olduğunu artık biliyordu. Gizlenmiş resim çakısıyla hemen ortaya çıkarmaya girişmesinin resme verebileceği zararları göze alamadığından genç adam, sırf bilimsel kaygılarla keşfinden uzaklaşarak, bir uzmanın yardımına başvurdu. Üç gün sonra stüdyosu Kolyoşehir eteklerine yakın bir yerde bulunan çok deneyimli bir sanatçıyla Bay Walter Dwight'la birlikte geri döndü ve mahir sanatçı uygun yöntemler ve kimyasal malzemelerle hemen resmi ortaya çıkarma işine koyuldu. Yaşlı asayla karısı bu tuhaf ziyaretçiler yüzünden oldukça heyecanlanmışlardı. Aile ocaklarının işgali nedeniyle hak ettikleri tazminatı fazlasıyla aldılar. Günler geçip restorasyon ilerlerken Chasvard uzun süren bir unutuluştan sonra yavaş yavaş gün ışığına çıkan hatları ve gölgeleri büyük bir ilgiyle seyretti. Dwight resmin alt tarafından işe başlamıştı. Portrenin dizlere kadar inen bir resim olması nedeniyle uzunca bir süre yüzü ortaya çıkmadı. Bu arada resimdeki şahsın rıhtım ve daha ilerisinde gemilerin göründüğü bir pencere önüne yerleştirilmiş oymalı bir sandalyede oturan koyu mavi bir ceket, işlemeli bir yelek, siyah satenden kısa bir diz pantolonu ve beyaz bek çoraplar giymiş zayıf, biçimli bir vücuda sahip biri olduğu görüldü. Baş ortaya çıktığında zarif bir albermo peruğu takmış, hem vardı hem de sanatçıya oldukça tanıdık gelen ince, sakin ve pek de soylu bir ifade taşıdığı söylenmeyecek bir yüzü olduğu görüldü. Ancak işin sonuna gelindiğinde, resmi onaran sanatçı ile müşterisi büyük bir şaşkınlık içerisinde bu zayıf, solgun şehrin ayrıntılarını kavramaya başladılar. Ve büyük bir korkuyla kalıtımın oynadığı etkileyici oyunu fark ettiler. Çünkü, çünkü, Sanatçının resmin üzerindeki boyaları kazıyan zarif son darbesi yüzyılların gizlediği ifadeyi tam olarak gözler önüne serdi ve Charles Dexter Ward korkunç dedesinin dedesinin yüzünde kendi yüz ifadesini görerek şaşkınlıktan dona kaldı. Ward ortaya çıkardığı mucizeyi göstermek için annesiyle babasını Allnight Court'daki eve getirdi ve sabit bir pano üzerine yapılmış olmasına karşın babası o anda resmi satın almaya karar verdi. Resimdeki şahsın daha yaşlı olmasına karşın çocuğa olan benzerliği şaşırtıcıydı ve Joseph Carver'ın yüz atlarının bir buçuk yüzyıl sonra kalıtımın tuhaf bir oyunuyla tam bir kopyasını bulduğu görülüyordu. Bayan vardı atasına benzerliği pek beydirgin değildi. Ama akrabaları arasında yüz atlığı hem oğluna hem de çoktan dünyadan ayrılmış karbona benzeyenler olduğunu anımsıyordu. Bayan Ward bu keşiften hiç hoşlanmadı ve kocasına resmi bir getirmek yerine yakmasının daha iyi olacağını söyledi. Resmin kendisinde de Charles'a benzerliğinde de tekin olmayan bir şeylerin bulunduğunu ısrarla ileri sürüyordu. Ama Bay Ward zengin ve güçlü bir iş adamıydı ve kadınca vesveselere kulak verecek biri değildi. Resim oğluna benzerliğiyle onu çok etkilemişti ve oğlunun resmi bir hediye olarak hak ettiğini düşünüyordu. Charles'ın bu fikre yürekten katıldığını söylemeye hiç gerek yok. Ve birkaç gün sonra Bay Ward ufak tefek, kemirgen suratlı ve gırtlaktan çıkan bir sesle konuşan ev sahibini buldu. Ve şömine raflı üzerinde resim bulunan panoyu her türlü pazarlığı kökünden kestirip atacak bir fiyata satın aldı. Geriye sadece panonu sökülerek Vard'ın evine taşınması işi kalmıştı. Çağsın 3. kattaki çalışma odasında bulunan elektrikli ya da taklit şöminenin üzerine monte edilmesi ve tam olarak restorasyonun için gerekli bütün hazırlıklar yapılmıştı. Çağsa bu söküm işini denetlemek kalmıştı ve Ağustos'un 28'inde Çağs Crackers dekorasyon firmasından iki uzman işçi yanına alarak Oldecourt'taki eve gitti ve şömine rafıyla üzerinde resim bulunan panoyu şirketin nakliye arabasıyla taşımak üzere büyük bir özenle söktü götürdü. Açığa çıkan tuğlalar arasında bacaya giden bir yol vardı. Genç var burada portrenin tam başının arkasına gelen yerde kenar uzunluğu 30 santimetre kadar küp şeklinde bir girinti keşfetti. Böyle bir yerin ne anlama geldiğini ya da neyi saklayabileceğini merak eden genç yaklaşarak girintinin içine baktı ve kalın bir toz ve kurum tabakası altında bazı sararmış kağıtlar ve kaba kalın bir defterle bütün bu kağıtları bağlamada kullanılan kuşak olduğu anlaşılan bazı küflenmiş kumaş şeritler buldu. Üzerindeki toz ve küllerin büyük bir kısmını üfleyerek defteri aldı ve kapağındaki siyah harflerle yazılmış yazıya baktı. Essex İnstitü'deyken tanıdığı bir el yazısıyla, Providence Platasyonlarından eski selemli Joseph Carver'ın günlüğü ve notları yazılıydı. Bu keşiften fazlasıyla heyecana kapılan Bart, defteri yanındaki iki meraklı işçiye gösterdi. Bu işçilerin bulgunun niteliği ve gerçekliği konusunda tanıklıkları kesindi ve Doktor Willett, Asıl tuhaflıkları başlamadan önce gencin deri olmadığı yolundaki kuramını oluştururken bu tanıklıklara dayanıyordu. Diğer bütün belgeler de aynı şekilde Carvon'un el yazısıyla yazılmıştı. Ve bir tanesi üzerindeki yazı nedeniyle oldukça hayret vericiydi. Arkadan gelecek olana ve zamanın ve dünyaların ötesine nasıl gidebileceği hakkında, bir başka belge şifreli ve var. bu şifrenin şimdiye kadar çözemediği Hutchinson'ın şifresiyle aynı olmasını dilediği içinden. Şifrenin anahtarına benzeyen üçüncü bir şifreli belge araştırmacıyı sevince boğdu. Sonra Hutchinson, Silahtar ve Yediah Orn ya da varislerine veya temsilcilerine hitaben yazılmış dördüncü ve beşinci belgeler... Altıncı ve sonuncu belgenin üzerinde şöyle yazılıydı. 1678 ile 1687 yılları arasında Joseph Carver'ın hayatı ve seyahatleri nerelere seyahat etti, nerelerde kaldı, kimleri gördü ve ne öğrendi? Şimdi, daha akademik birçok akıl hastalığı uzmanının Chasvard'ın deliliğinin başlangıç tarihi kabul ettikleri noktada bulunmaktayız. Bu keşiften sonra delikanlı, hemen defterin bazı sayfalarına ve el yazmalarına bakmış ve orada bulduğu bir şeylerden olağanüstü etkilenmiş olmalıydı. Başlıkları işçilere göstermekle birlikte, Metnin kendisini saklamaya büyük bir özen gösterdi ve bulgunun antik ve jenolojik önemiyle açıklanmayacak kadar huzursuz göründü. Eve dönünce haberi, sanki kanıt göstermeden bulgunun olağanüstü önemli olduğu düşüncesini yaratmak istiyormuş gibi neredeyse sıkıntılı bir havayla verdi. Annesiyle babasına başlıkları bile göstermeyip sadece Joseph Carbone'un el yazısıyla yazılmış, gerçek anlamlarının ortaya çıkarılması için dikkatlice incelenmesi gereken, çoğu şifreli bazı belgeler bulmuş olduğunu söyledi. Meraklarını açığa vurmamış olsalardı, büyük bir olasılıkla bulduğu şeyleri işçilere göstermezdi. Kuşkusuz, fazla azı sıkı davranarak konuyu daha fazla tartışmalarına yol açmak istememişti. O gece Charles Ward odasında oturarak yeni bulduğu defter ve kağıtları okudu ve gün ışıdığında da okumasına ara vermedi. Neyin yanlış gittiğini görmek için annesi uğradığında Charles'ın ısrarlı ricası üzerine yemekleri odasına gönderildi ve öğleden sonra bazı adamlar şömine rafını ve karvanın resmini çalışma odasına yerleştirmeye geldiğinde Kısa bir süre ortada göründü. Ertesi gece giysilerini çıkarmadan parça parça uyudu ve bu arada şifreli el yazmalarını çözmek için hummalı bir mücadeleye girişti. Sabahleyin, annesi oğlunun daha önce kendisine sık sık gösterdiği Hutchinson'ın şifreli notunun fotostatik kopyası üzerinde çalışmakta olduğunu gördü. Ama Charles, annesinin sorusuna, Carvin'in anahtarının bu nota uygulanamayacağı yanıtını verdi. O gün, öğleden sonra çalışmasına ara verdi ve adamların panoyu gerçekmiş gibi görünen elektrikli bir kütüğün üzerine ustalıkla monte etmelerini, bir baca varmış gibi sahte şömineyi ve şömine rafını kuzey duvarından biraz öteye yerleştirmelerini ve kenarlarını odanın kaplamasına uydurmak için tahtayla çevirmelerini hayranlıkla seyretti. Üzerinde resim bulunan ön pano testereyle kesilmiş ve arkasında dolap biri bırakacak şekilde menteşelerle tutturulmuştu. İşçiler gittikten sonra Charles işini çalışma odasına taşıyarak, gözleri kah şifrede, kah yaşına yaş katan, yüzyılları anımsatan bir ayna gibi dik dik kendisine bakan portrede olmak üzere resmin önünde oturdu. Onun bu dönemdeki tavırlarını sonradan anımsayan annesiyle babası, Charles'ın uyguladığı gizleme politikası ile ilgili çok ilginç ayrıntılar vermekteydiler. Üzerinde çalışmakta olduğu belgeleri hizmetçi ve hizmetkarlardan pek saklamıyordu. Çünkü çok yerinde olarak Carver'ın karmaşık, ve arkayık el yazısının onların anlamayacağı bir şey olduğunu varsayıyordu. Ama annesiyle babasının yanında daha dikkatli davranıyordu. Ve söz konusu belge, şifreli ya da anlamı belirsiz sembol ve işaretlerle dolu bir belge olmadıkça, konuğu gidinceye kadar belgenin üzerini uygun bir kağıtla kapatıyordu. Geceleri, Kağıtları kendine ait antika bir çekmecede kilit altında tutuyordu. Gündüzleri de ne zaman odadan ayrılırsa ayrılsın, aynı şekilde onları çekmeceye diyordu. Çok geçmeden eski yaşamına ve alışkanlıklarına neredeyse geri döndü. Ancak uzun yürüyüşleri ve dışarıya duyduğu merak sona ermişe benziyordu. Okulun açılışı onun için büyük bir sıkıntı kaynağı oldu ve sık sık okulu dert etmeme konusundaki kararlılığını dile getirdi. Bilgi ve hümaniter bilimler konusunda, dünyanın övünç duyduğu bir üniversitenin sağlayamayacağı yeni yollar açacak, çok önemli özel araştırmalar yapmakta olduğunu söylüyordu. Elbette ki, ancak her zaman oldukça çalışkan, tuhaf ve yalnız biri, günlerce dikkati çekmeden böyle bir yol izleyebilirdi. Ward yaratılış itibariyle bilimsel araştırmalara düşkün ve insanlardan uzak yaşamayı seven biriydi. Bu yüzden annesiyle babası, onun sıkı sıkıya odasına kapanmasına ve yaptığı işleri gizli tutmasına üzülmek şöyle dursun, pek alışamadılar bile. Aynı zamanda annesi de, Babası da onun hazinesinden en ufak bir kırıntıyı göstermemesini ve ortaya çıkardığı bulgularla ilgili ağzından hiçbir şey kaçırmamasını oldukça tuhaf buldular. Charles Musuz tutarlı bir açıklama yapıncaya kadar bekleme arzusuyla açıklıyordu. Ne var ki haftalar geçip de hiçbir açıklama yapılmayınca delikanlı ile ailesi arasında sıkıntılı bir hava doğdu özellikle karbonla ilgili bütün bu araştırmaları onaylamadığını açıkça ifade eden annesiyle aralarında büyük bir gerginlik yaşandı. Ekim ayında Ward yeniden kütüphaneleri ziyarete başladı. Ama bu defa daha önceki araştırma konuları olan eski eserler için değil. Şimdiki araştırma konuları cadılık, büyü okültizm ve demonolojiydi ve Providence'daki kaynakların yetersizliği ortaya çıkınca, Ward bir trene atlayarak Boston'a gidecek ve Copley Skardaki büyük kütüphanenin veya Harvard'daki Widener kütüphanesinin ya da İncil ile ilgili bazı nadir çalışmaların bulunduğu Brooklyn'deki Zion Araştırmalar Kütüphanesinin zenginliklerinden yararlanacaktı. Essex İnstitüsü'deki bazı belgelere başvurmak üzere Noel tatili sırasında gittiği Salem'den ve daha başka bazı kentlerden bolca kitap satın aldı ve Tekin olmayan konulardaki bu yeni edindiği eserler için çalışma odasına bir sürü dap ilave ettirdi. 1920 yılında Ocak ayının ortalarına doğru Ward, Utku kazanmış gibi bir havaya girdi ama ne bu konuda bir açıklamada bulundu, ne de bir daha Hutchinson'ın şifreli notu üzerinde çalışırken görüldü. Bunun yerine kimyasal çalışmalara ve kayıtları taramaya başladı. Birincisi için evin kullanılmayan tavan arasında bir laboratuvar oluşturdu. İkincisi için Providence'ın önemli bütün istatistiksel kaynaklarına dadandı. Yöredeki ecza ve bilimsel malzeme satıcıları daha sonra sorgulandıklarında, Vardın satın aldığı şaşırtıcı derecede tuhaf, anlamsız malzeme ve aygıt kataloglarından söz ettiler. Ama hükümet konağındaki, belediye sarayındaki ve çeşitli kütüphanelerdeki memurlar bu ikinci ilgisinin amacı konusunda hemfikirdiler. Eski kuşakların büyük bir akıllılık göstererek mezar taşından adını sildikleri Joseph Karvan'ın mezarını arıyordu. Israrla! ve hararetle. Ward ailesi bir şeylerin yolunda gitmediğini yavaş yavaş ayırdına vardı. Charles daha önce de sık sık kapris yapar, ilgi alanlarını boyuna değiştirirdi. Ama o giderek artan gizlilikte ve kendini kaybedercesine garip amaçların peşine düşmesinde öncekilerden çok farklı bir şeyler vardı. Okul çalışmaları bir gösterişten başka bir şey değildi ve her ne kadar hiçbirinden başarısız olmadıysa da derslere gösterdiği eski özenden eser kalmamıştı. Şimdi daha başka şeylere ilgili duyuyordu. Artık kullanılmayan bir yığın simya kitabıyla yeni laboratuvarında bulunmadığı zamanlarda ya kentte eski mezarlık kayıtlarına dalmış ya da Joseph Carver'ın o hep aynı donuk bakışlarla kuzey duvarındaki büyük şömine rafının üzerinden kendisini süzdüğü çalışma odasında esnarlı kitaplara gömülmüş oluyordu. Mart ayının sonlarına doğru Vard arşiv araştırma merana bir de kentin eski mezarlıklarında dolaşmak gibi bir garabet ekledi. Daha sonra Vard'ın muhtemelen önemli bir ipucu ele geçirmiş olduğu belediye memurlarından öğrenildiğinde bunun nedeni ortaya çıktı. Araştırmaları ansızın Joseph Garbun'un mezarından Napta Defait diye birinin mezarına kaymıştı. Charles'ın incelediği dosyalar gözden geçirilince bunun nedeni anlaşıldı. Araştırmacılar, Garbun'un mezar yeriyle ilgili genel imhadan kurtulmuş küçük bir bilgi kırıntısına rastladılar. Buna göre tuhaf bir kurşun tabut 3 bölü 4 kadar Naphtali Field'ın mezarının 10 ayak güneyine, 5 ayak batısına gömülmüştü. Bu kayıtta mezar yerinin tam olarak belirtilmemiş olması oldukça karışıklığa yol açıyordu. Ve Naphtali Field'ın mezar yerini bulmak, karveninkini bulmak kadar zordu. Ama sistemli bir yok etme söz konusu olmadığından, Kayıtlar silinmiş bile olsa, insan mezar taşına kendisine rastlamayı pek hala umabilirdi. Dolaşılacak mezarlıklar listesinden St. John's Kilisesi'nin mezarlığıyla Swan Point Cemetery'nin ortasındaki eski Congregational Church'in mezarlığı çıkarıldı. Çünkü diğer bütün istatistikler tek Naphtada Field'ın ancak baptist olabileceğini göstermekteydi. Mayıs ayının sonlarına doğruydu. Doktor Wiedt, Baba Vardan ricası üzerine gizlilik günlerinden önce ailenin çastan devşirebildiği karmın ilgili bilgilerle takviyeli olarak delikanlıyla konuştu. Bu görüşme önemli sayılabilecek bir sonuç vermedi. Çünkü Willett, sürekli olarak Charles'ın gerçekten önemli konularda kendisine son derece hakim olduğunu hissetti. Ama en sonunda, gizliliğe düşkün delikanlıyı son zamanlardaki davranışları hakkında makul açıklamalar yapmaya zorladı. Hiç de sıkılganlık göstermeyen solgun benizli, sakin yaratılışlı biri olan var. amaçlarını açıklamaya olmasa da, hareket tarzını tartışmaya oldukça hazırdı. Atasına ait çoğu şifreyle yazılmış belgelerde, kapsama ancak rahip Beka'nın keşifleriyle karşılaştırılabilecek, belki de onu bile aşan eski bilimlerin son derece dikkat çekici bazı gizlerinin bulunduğunu söyledi. Ancak bugün tamamıyla unutulmuş bir öğretiyle bağlantısı kurulmadıkça, bu bilgilerin anlamı yoktu. Bu yüzden sadece çağdaş bilimlerden haberdar biri dünyaya bu bilgilerin açıklaması önemini ve yarasıca dramatik etkiyi yok ederdi. Bunların, insanlığın düşünce tarihindeki yerinin önemini anlayabilmek için içinden çıktıkları temele aşina biri tarafından o temelle karşılıklı ilişkilerinin ortaya konulması gerekiyordu. Ve Vart şimdi kendini bu ilişkilendirme görevine adamıştı. Karbonla ilgili bilgileri doğru yorumlayacak birinin eskinin bu unutulmuş sanatlarında sahip olması gereken ustalığa ulaşmanın yollarını arıyordu. Ve zamanla insanlığın ve düşünce dünyasının son derece yararına olacak bir bildirimde bulunmayı umuyordu. Einstein'ın bile dünyanın kavranmasını bu kadar köklü bir şekilde değiştirmemiş olduğunu söyledi. Mezarlıklarda yaptığı araştırmalara gelince amacını hiç gizlemeye çalışmadan kabul etti. Ama araştırmasındaki gelişmeleri anlatmadı. Karbu'nun bozulmuş mezar taşında Karbu'nun örtük sisteminin nihai çözümü açısından son derece önemli bazı gizemli işaretler olduğunu düşünmesi için nedenler olduğunu söyledi. Carbone'un esrarını gizlemeye çok önem verdiğine ve sonuçta bilgileri son derece ilginç bir tarzda dağıtmış olduğuna inandığını söyledi. Dr. Willett, gizemli belgeleri görmek istediğinde, Ward oldukça gönülsüz davrandı ve Hutchinson'ın şifreli notunun ve Ornn'un formül ve çizimlerinin fotostatik kopyaları gibi şeylerle onu atlatmaya çalıştı. Ama sonunda karbonla ilgili bazı gerçek bulguların kapaklarını, günlük ve notları, şifreyi ve formüllerle dolu arkadan gelecek olana mesajını gösterdi ve anlaşılması güç içeriğine göz atmasına izin verdi. Charles ayrıca günlüğün zararsızlığı bakımından dikkatle seçilmiş bir sayfasını açarak doktor Beda e, Carbone'un İngilizce yazmış olduğu düzgün el yazısını gösterdi. Doktor okunaksız ve karmaşık harfleri ve yazarının 18. yüzyılda hala yaşıyor olmasına karşın hem yazıya hem üslubuna sinen 17. yüzyıla ait genel havasını hemen fark etti ve belgenin sahiciliğine kanaat getirdi. Metnin kendisi pek önemli değildi ve bilip sadece bir bölümünü anımsıyordu. Çarşamba 16 Ekim 1754 Londra'dan hareket eden Vajjal adlı Şilopan bugün batı ve doğu Hint adalarından alınan Hintli, Martinik adalarından alınan İspanyol Surinam'dan alınan Hollandalı 20 yeni adamla limana girdi. Hollandalılar işin tehlikeleri hakkında söylentileri işitince kaçacak gibi oldularsa da ben onları kalmaya nasıl ikna edeceğimi biliyorum. Bay End Bay Night Dexter için 120 parça deve yükünü ve ipek karışımı kumaş, 100 parça çeşitli deve tüyü kumaş, 20 parça mavi renkli kalın havlu yünlü kumaş, 50 parça desenli ve parlak yünlü kumaş, 300'er parça şensoy ve pamuklu hint kumaşı, Elephant'ten Bay için 50 Golan Steels, 20 yatak ısıtma kabı, 15 adet pişmiş steels, 10 çift füme değil, Bay Ferrigo için bir takım biz, Bay Nightingale için 50 top birinci kalite 34x40'lık kağıt, Dün gece sabah otu üç defa okudum ama hiç kimse gözükmedi. Transilvanya'daki Bay H'den bu konuda daha fazla şey öğrenmeliyim ama ona da ulaşmak çok zor. Ve onun yüzlerce yıldır o kadar başarıyla kullandığı şeyi bana vermemesi son derece tuhaf. Simon beş haftadır bana yazmıyor ama yakında ondan haber almayı umuyorum. Doktor Willett buraya kadar okuyup sayfayı çevirdiğinde dikkatle onu izlemekte olan var, defteri elinden hızla çekip aldı. Yeni açılan sayfada doktorun bütün görebildiği iki küçük cümlecik oldu. Çok tuhaf olmakla birlikte okuduğu bu sözler aklından hiç çıkmadı. Leibur Damnus'taki bab, Rottnastar'da 5 ve Hortlak gecesinde 4 defa okunduğumda, Şeyin, dünyalar dışında hasıl olacağını ümit ediyorum. O, eğer varlığına inanacak olursam, gelecek olan kişiyi çekecektir. O da, geçmiş şeyler üzerine düşünecek ve bütün yıllardan geriye bakacaktır. Bunun için tuzları ya da tuz yapmaya yarayan şeyleri hazır etmediyim. O yılı daha fazlasını görmedi ama... Ama bu küçük bilgi kırıntısı nasıl olduysa şöminenin üzerinden yumuşak bir şekilde bakmakta olan karbonun görünüşüne yeni ve belli belirsiz bir korkutuculuk verdi. O andan itibaren Willett portrenin gözlerinde odada gezinen genç vardı sürekli izlemek isteği hatta bu yönde gerçek bir eğilim bulunduğunu hayal etti. Willett, resmin Charles'a benzerliğini şaşarak ve sağ kaşı üzerindeki küçük bir yara izine varıncaya tek gizemli ve renksiz yüzündeki en küçük ayrıntıyı ezberleyerek gidinceye kadar resmi dikkatlice incelemeyi sürdürdü. Willett, Cosmo Alexander'ın reborn yetiştiren İskoçya'ya ve ünlü öğrencisi Gilbert Stuart'ın öğretmeni olmaya layık bir ressam olduğuna karar verdi. Charles'ın ruh sağlığının tehlikede olmadığını, diğer taraftan gerçekten önemli sonuçlar doğurabilecek bir takım araştırmalarla meşgul olduğuna ikna edilen vartlar, Ertesi Haziran'da Charles okula devam etmeyi kesin olarak reddettiğinde, Willett'ın onları ikna etmemiş olması durumunda gösterebileceklerinden daha fazla hoşgörü gösterdiler. Charles, yapması gereken çok daha önemli çalışmalar olduğunu beyan ederek, Amerika'da bulunmayan bazı kaynaklardan yararlanmak için ertesi yıl yurt dışına gitmek istediğini ima etti. Bu son isteğin 18 yaşında bir delikanlı için son derece saçma bir istek olduğunu düşünen Baba Bart, buna karşı çıkarken üniversite konusundaki isteğini kabul etti. Böylece Moses Brown School'dan hiç de parlak sayılmayacak bir dereceyle mezuniyetten sonra Charles için 3 yıllık yoğun bir gizli bilimler ve mezarlık araştırmaları dönemi başladı. Garip biri olarak tanındı ve devamlı işiyle meşgul olması ve ara sıra bazı gizemli kayıtlara başvurmak üzere başka kentlere yolculuk yapması yüzünden aile dostları onu eskisi kadar göremez oldular. Bir defasında bataklıkta oturan, ve hakkında bir gazetede ilginç bir yazı çıkan yaşlı, tuhaf bir mevezle konuşmak için güneye gitti. Sonra, tuhaf törenler yapıldığını öğrendiği, Adriandaklar'daki küçük bir köyü aramaya çıktı. Ama ailesi, eski dünyaya yapmayı çok istediği yolculuğa izin vermedi. 1923 Nisan'ında yaşını doldurarak anne tarafından dedesinden daha önceden miras kalmış küçük bir geliri almaya hak kazanınca, var o güne kadar yapması yasaklanan Avrupa yolculuğuna sonunda çıkmaya karar verdi. Yapmaya niyetlendiği yolculuk konusunda araştırmalarının geriye olarak birçok yere uğramak zorunda olduğu dışında bir şey söylemiyor ama ailesine her şeyi ayrıntılarıyla yazacağına söz veriyordu. Annesiyle babası, Charles'ı niyetinden caydıramayacaklarını anladıklarında, bu yolculuğa karşı çıkmaktan vazgeçerek, ellerinden geldiğince yardım ettiler ve böylece genç adam, kendisine bastına kadar eşlik eden ve gözden kayboluncaya kadar, Charles Town'daki White Star rıhtımından el sallayan annesi, ve babasının iyi yolculuk dilekleriyle Haziran ayında Liverpool'a gitmek üzere denize açıldı. Wardler çok geçmeden Charles'ın salimen Londra'ya ulaştığını, kalmak istediği Great Russell Street civarında iyi bir semtte bir eve yerleştiğini, British Museum'daki belirli bir konudaki bütün kaynakları tüketene dek bütün aile dostlarından uzak durduğunu bildiren mektuplar aldılar. Charles günlük yaşama hakkında çok az şey yazdı. Çünkü yazacak pek bir şey yoktu. İnceleme ve deney bütün zamanını alıyordu. Odalarından birinde kurduğu bir laboratuvardan söz ediyordu. Charles'ın eski kubbe ve çan kulelerinin cazip süliyeti ve birden ortaya çıkan davetkar, şaşırtıcı manzaralı, gizemli bir gülüşlü grifit cadde, ve sokaklarıyla görkemli eski kentte antik eserleri dolaşmaktan söz etmeyişini, anne ve babası yeni ilgi alanının Charles'ın zihnini ne kadar meşgul ettiğinin iyi bir göstergesi olarak kabul ettiler. 1924 Haziran'ında kısa bir not, daha önce birkaç defa, Biblick bazı belgelere bakmak için uçtuğu Paris'e gitmek üzere Londra'dan ayrıldığını haber veriyordu. Bu tarihten itibaren 3 ay süreyle Charles sadece kartpostallar gönderdi. Gittiği yerlerden bazen bir adres veriyor ve kütüphanede adı belirtilen özel bir koleksiyoncunun nadir bulunan el yazmaları üzerinde araştırma yapmakta olduğunu bildiriyordu. Tanışlara görünmekten kaçınıyordu ve hiçbir turist onu görmüş olduğu haberini getirmedi. Sonra uzunca bir sessizlik dönemi oldu ve Ekim ayında Bartlar Prat'tan resimli bir kart aldılar. Kartta Ortaçay ile ilgili ilginç bilgilere sahip son kişi olduğu kabul edilen yaşlı bir adamla görüşmek üzere bu eski kente bulunduğu bildiriliyordu. Ocak ayına kadar başka bir yere gittiğini bildiren hiçbir haber vermedi. Ocak ayında kendisi gibi gizemli konularla uğraşan, mektuplaştığı bir arkadaşının daveti üzerine, daha doğudaki bölgelere gitmek üzere Viyana'ya gelmiş olduğunu bildiren kartlar attı bu kentten. Bir sonraki kart Transilvanya'dan geldi. Charles'ın hedefine doğru ilerlemekte olduğunu bildiriyordu. Malikanesi, Rakus'un doğusundaki dağlarda bulunan Baron Frenzy adında birini ziyaret edecekti. Ve adres olarak bu soylu eliyle Rakus'u veriyordu. Rakus'tan bir hafta sonra gönderilen ve ev sahibinin arabasının kendisini köyden aldığını ve dağlara gitmek için yola çıkmak üzere olduklarını söyleyen bir başka kart oldukça uzun bir süre için Charles'ın gönderdiği son ileti oldu. Mayıs ayına kadar Ailesinin sık sık yazdığı mektuplara hiç yanıt vermedi. Ve Mayıs'ta yazdığı mektup, yazın Avrupa'ya yolculuk yapmayı planlayan ve Londra, Paris ya da Roma'da Charles'la buluşmayı uman annesinin umutlarını suya düşürdü. Araştırmalarının geldiği noktanın, bulunduğu yerden ayrılmasına izin vermediğini, öte yandan Baron Frenzy'nin şatosunun durumunun konuk ağırlamaya uygun olmadığını söylüyordu. Şato, karanlık ormanlarla kaplı dağlarda, sarp bir uçurumun kıyısındaydı. Halk bu yöreye yaklaşmaktan öylesine çekiniyordu ki, sıradan insanlar ellerinde olmadan huzursuzlanıyorlardı. Hem sonra, baron, New England'lı dürüst ve tutucu soyluların yardım talebinde bulunabilecekleri biri değildi. Görünüşü, ve tavırları garipti ve insanı huzursuz edecek kadar yaşlıydı. Providence artık çok uzak olmayan dönüşünü beklemelerinin daha iyi olacağını söylüyordu. Charles. Ama bu dönüş 1925 Mayıs'ına kadar gerçekleşmedi. Söz konusu tarihte genç gezgin, dönüşünü müjdeleyen birkaç karttan sonra Homeric adlı gemiyle sessizce New York'a verdi. Ve Previdence'a kadar olan uzun yolu, baharın hüküm sürdüğü Connecticut'ın yemyeşil tepelerini, çiçekler içerisindeki hoş kokulu bahçelerini ve beyaz kuleli kasabalarını zevkle, doya doya seyrederek otobüste kat etti. Yaklaşık dört yıldan beri New England'ı ilk defa görüyordu. Altın sarısı bir ilkbahar akşamı otobüs Roy Island'a girdiğinde, yüreği heyecanla çarpmaya başladı. Rezervuar ve Elmwood caddelerinden Providence'a giriş, uğraştığı yasak bilimlerin yüreğinde tuttuğu engin yere karşın soluk kesici bir mucizeydi. Broad, Weboset ve Empire caddelerinin kesiştiği yüksek meydandan, ileride ve aşağılarda, batan günün ateşini andıran ışığın altında, Eski kentin anımsanan hoş görmüş devlerini, kubbelerini ve çan kulelerini gördü. Otobüs, büyük kubbeyi, nehrin karşı yakasındaki eski tepenin çatılarla delinmiş yumuşak yeşilliğini, büyülü akşam ışığında ardındaki yemyeşil uçuruma pes pembe resmedilmiş koloni tarzı sivri kulelerini gözler önüne sererek Baltimore'un ardındaki terminale yavaş yavaş girerken, Charles'ın başı tuhaf bir şekilde döndü. Eski Providence, bu yer ve buranın uzun, kesintisiz tarihindeki gizemli güçler de Charles'ı var eden ve sınırlarını hiçbir kahinin saptayamayacağı mucize ve gizlere geri çeken. Yıllar boyu süren yolculuk ve uygulamaların kendisine hazırladığı her harikulade ya da korkunç sırlar burada yatıyordu. Bir taksi çalsı yer yer nehrin pırıltısının görünüp kaybolduğu postane meydanından, eski hal binasından, koyun üst tarafından ve dolanbaşlı dik Waterman caddesinden geçirerek kilisenin parıl parıl parlayan koca kubbesiyle batan günün tunca kestiği İon sütunların kuzeye doğru çağırdığı prospekte kadar getirdi. Sonra Charles'ın çocuk gözlerinin tanıdığı zarif eski konaklar ve genç ayaklarının sık sık çiğnediği tuhaf taş döşeli kaldırımlarıyla sekiz alan geçildi. En sonunda sağda, birden karşısına çıkan küçük beyaz çiftlik evi ve solda, klasik verandası, cephesindeki gösterişli cumbasıyla dolduğu büyük tuğlayı. Alacak karanlıktı ve... Charles Dexter Ward eve dönmüştü. Doktor Lyman'inkinden daha az akademik bir ekol'den akıl hastalı uzmanları Ward'ın gerçek delilin başlangıcı olarak onun Avrupa yolculuğunu göstermektedir. Bu doktorlar. Charles'ın yolculuğa çıkarken sağlıklı olduğunu kabul ederlerken, dönüşte sergilediği davranışlarının feci bir değişiklik gösterdiğini inanmaktadırlar. Ama Doktor Willett bu savı kabul hiç yanaşmamaktadır. Willett, daha sonra bir şeyler olduğunda ısrar ediyor ve delikanının o dönemdeki acayipliklerini yurt dışında öğrendiği ritüellere veriyordu. Bunlar elbette son derece tuhaf şeyler olmakla birlikte törene katılanın aklından zor olduğu anlamına gelmemekteydi. Ward, gözle görülür bir şekilde yaşlanmış ve katılaşmış olmasına karşın genel tepkileri bakımından hala normaldi. Ve Billet'te yaptığı birçok konuşmada hiçbir delinin, isterse deliliğin başlangıcında olsun, uzun süre yalandan sürdüremeyeceği bir tutarlılık göstermişti. Bu dönemde onun deli olduğunun düşünülmesinin nedeni, Vard'ın zamanının çoğunu geçirdiği tavan arasındaki laboratuvardan her saat duyulan seslerdi. Şarkılar, ezberi okumalar ve gök gürültüsü gibi seslerle esrarengiz bir ritimle söylenen sözler duyuluyordu. Gerçi bunlar her zaman Vard'ın kendi sesiydi ama bu sesin niteliğinde ve vurgularında her duyanın kanını donduran bir şeyler vardı. Evin saygıdeğer, ve sevilen kara kedisi sinigin bazı sesleri duyunca hareketlendiği ve gözle yürüdür bir şekilde sırtını kamburlaştırdığı gözlerden kaçmıyordu. Laboratuvardan ara sıra rüzgarla taşınan kokular da aynı şekilde son derece acayipti. Bu kokular bazen fena, çoğunlukla da fantastik hayaller gördüren, aromatik, akıldan çıkmayan, ve anlaşılamayan türden kokulardı. Bunları koklayan insanlar, bir an için tuhaf tepeler, iki yanı sfenkti sonsuz caddeler, ya da başı ve kanatları kuşa, gövdesi, ata benzeyen efsane yaratıkların iki yanını süslediği, sonsuza uzanan yollarla dolu müthiş seraplar görüyorlardı. Var eskiden yaptığı gezintilere yeniden başlamadı. Kendini, Büyük bir gayretle eve getirdiği tuhaf kitaplara ve yakın çevresinde aynı derecede tuhaf uğraşlara verdi. Avrupa'da ulaştığı kaynakların çalışma olanaklarını çok genişletmiş olduğunu söylüyor ve ileri yıllarda büyük açıklamalarda bulunacağına söz veriyordu. Charles'ın bu yaşlı görüntüsü, Töphanesindeki karbon portresine benzerliği şaşırtacak kadar arttırmıştı. Doktor Willett eve çağrıldığında bazen çoktan ölmüş büyücüyle yaşayan delikanlı arasındaki tek farkın resmin sağ kışı üzerindeki küçük çukur olduğunu düşünerek ve ikisinin birbirine ne kadar benzediğine hayret ederek bu portrenin önünde bir an dururdu. Doktor Willett'ın Baba Vard'ın ricası üzerine yaptığı bu ziyaretler çok ilginçti. Vard, doktoru hiç reddetmedi. Ama doktor da delikanlının ruhunun derinliklerine inemediğini gördü. Doktor, çevrede sık sık tuhaf şeyler kaydetti. Raflarda veya masanın üzerinde tuhaf görünümlü küçük balmumu mumu heykelcikler, geniş odanın temizlenmiş orta yerine tebeşir veya kömürle çizilmiş çember, Üçgenlerin ve pentagramların yarı silinmiş kalıntıları. Ve her gece ta ki hizmetçilerin Charles'ın deliliği hakkında gizli gizli konuşmaları engellenemeyecek bir noktaya gelinceye kadar gök gürültüsü gibi bir sesle ve söylenen büyüler. 1927 Ocağı'nda çok tuhaf bir olay meydana geldi. Charles bir gece... Gece yarısına doğru, garip, ahenge aşağıdaki evde nahoş bir şekilde yankılanan bir rütüel söylerken, birden körfezden soğuk bir rüzgar esti ve çevredeki herkesin hissettiği hafif bir yer sarsıntısı oldu. Aynı anda kedi korktuğunu belli eden hareketler yaparken, bir mil kadar mesafede bulunan köpekler havlamaya başladılar. Bu, bu mevsimde pek görünmeyen şimşekli yıldırımlı sert bir fırtınanın başlangıcıydı. Yıldırım öyle büyük bir gürültüyle düştü ki, Bay ve Bayan Vard eve isabet ettiğini sandılar. Tahribatı görmek için yukarı seyirttiler. Ama tavan arasının kapısında onları, yüzünde utku ve ciddiyetin korku verici karışımı bir ifadeyle, sapsarı kesilmiş, Önemli bir şeyi haber verecekmiş gibi duran, kararlı görünümlü Charles karşıladı. Eve yıldırım isabet etmediğine ve fırtınanın birazdan dineceğine onları ikna etti. Annesiyle babası duralızlar ve pencereden baktıklarında Charles'ın haklı olduğunu gördüler. Denizden esen dondurucu borada ağaçlar artık eğilmezken, Şimşekler gittikçe daha da uzaklara çıkıyordu Gök gürültüsü bir tür boğuk mırıltıya dönüşerek sonunda tamamen söndü. Yıldızlar çıktı ve Charles'ın yüzündeki utku ifadesi elle tutulacak kadar belirginleşti. Bu olaydan sonra aşağı yukarı iki ay kadar Ward laboratuvarını eskiden olduğundan daha az kapandı. Hava durumuna karşı büyük bir ilgi göstermeye ve baharda toprağın ne zaman çözüleceği konusunda etrafa tuhaf sorular sormaya başladı. Martın sonlarına doğru bir gece, var gece yarısına doğru evden çıktı ve neredeyse sabaha kadar dönmedi. O saatte uyanık olan annesi garaj girişine yaklaşan bir arabanın motorunun homurtusunu duydu. Boğuk küfürler açıkça seçiliyordu. Yatağından kalkıp pencereye giden bayan var Charles'ın talimatıyla bir kamyondan ağır bir sandık çıkararak, yan kapıdan içeri taşıyan dört karanlık silüet gördü. Merdivenden güçlükle soluk alıp vermeler, ağır ayak sesleri ve nihayet davan arasından gelen boğuk bir pat sesi işitti. Bundan sonra, Ayak sesleri yeniden merdiveni indi, dışarı çıkan dört adam kamyonlarına binip uzaklaştı. Ertesi gün Charles, laboratuvar pencerelerinin koyu perdelerini indirerek tavan arasında yeniden sıkı bir inzivaya çekildi. Sanki metal bir malzeme üzerinde çalışıyor gibiydi. Kapısını kimseye açmıyor ve bütün yemek tekliflerini kararlılıkla geri çeviriyordu. Öğleye doğru burkutarak koparma sesinin ardından acı bir çığlık ve yere düşen bir şeyin çıkardığı ses işitildi. Ama kapısını tıklatan annesine Charles sonunda zayıf bir sesle her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Ortalığa yayılan iğrenç ve tarifsiz pis koku kesinlikle zararsız ama ne yazık ki gerekliydi. Yalnız kalmasının çok büyük önemi vardı ve daha sonra akşam yemeğini inecekti. O öğleden sonra, kapalı bir kapının gerisinden gelen tuhaf bir tıslama sesinin ardından, Charles son derece bitkin bir halde ve herhangi bir bahaneyle laboratuvarına girilmesini herkese yasaklayarak ortaya çıktı. Bu, yeni bir gizlilik politikasının başlangıcı oldu. Bu tarihten itibaren ne gizemli tavan arası odasını ne de temizleyip yeniden kabaca döşeyerek uyuma dairesi olarak dokunulmaz özel alanına dahil ettiği bir bitişik odayı kimsenin ziyaret etmesine izin vermedi. Pabduket'te tek katlı bir ev satın alarak bütün bilimsel çalışmalarını oraya taşıyıncaya kadar aşağıdaki kütüphaneden getirdiği kitaplarla burada yaşadı. Akşamleyin Charles gazeteyi ailenin geri kalanından saklayarak bir kısmını sözde bir kazayla imha etti. Daha sonraları ev halkının tanıdıklarına dayanarak bu tarih saptayan Doktor Willett, Journal bürosunda elde bir nüshasına baktı ve gazetenin yırtılan bölümünde aşağıdaki yazının bulunduğunu gördü. North Burial Grant'ta geceleyin mezar kazanlar şaşkınlığa yol açtı. Gece bekçisi Robert Hart, bu sabah mezarlığın eski bölümünde kamyonla 7-8 kişilik bir grup adam olduğunu gördü. Bu adamlar amaçları her neyse başaramadan korkup kaçtılar. Bu keşif saat 4 sıralarında yapıldı. Sığınağının dışından gelen bir motor sesi Bay Hart'ın dikkatini çekti. Bay Hart dışarı çıkıp baktığında ana yolda 20-30 metre uzakta kocaman bir kamyonun durmakta olduğunu gördü ama çakı taşları üzerinde ayak sesleri duyulmadan oraya ulaşmayı başaramadı. Adamlar acelece kocaman bir sandığı kamyona yükleyip yakalanmadan uzaklaştılar ve hiçbir mezarın kazınmamış olduğu göründüğünden Bay Hart bu sandığın adamların gömmek istedikleri bir şey olduğunu sanmaktadır. Mezar kazıcılar keşfedilmeden önce uzunca bir süreden beri orada çalışıyor olmalıydılar. Çünkü Hart yoldan epeyce uzakta, Mezar taştırdığın çoğunu uzun yıllar önce kaybolduğu Amosafield yönünde kazınmış kocaman bir çukuru buldu. Bir mezar büyüklüğü ve derinliğindeki çukur boştu ve yeri mezarlık kayıtlarında yer alan hiçbir mezarla çakışmıyordu. İkinci şubeden komiser yardımcısı Relay, çukuru incelemiş ve dediğin şeytanca ya da dahiyane bir fikirle İçkileri için kimsenin aklına gelmeyecek emin bir yer bulmak isteyen içki kaçakçılarınca kazılmış olduğu düşüncesinde olduğunu bildirmiştir Sorulan sorulara verdiği yanıtta Hart Emin olmamakla birlikte kamyonun Rocham ve Owen yönünde uzaklaşmış olduğunu sandığını söylemiştir Bundan sonraki birkaç gün boyunca Charles Ward ailesine pek görünmedi Çatı katı krallığına Uyuma dairesinde ilave ettikten sonra oraya kapandı. Yemeklerin kapısına getirilmesini emretti ve hizmetçi uzaklaşana kadar da yemeği almadı. Tek düze formüllerin, tuhaf ritimli sözlerin, vızıltı gibi bir sesle söylendiği ara ara yeniden duyulurken, bazen de çınlayan cam eşyaların, fışırdayan kimyasal maddelerin, akarsuyun veya gürleyen gaz alevlerinin sesini duyanlar oldu. Daha öncekilerden tamamen farklı çok hoş kokular zaman zaman kapının civarını kapladı ve genç müzevinin kısa aralıklarla da olsa insan içine çıktığı anlarda açıkça gözlemlenen gergin havası tahmine dayalı akıl yürütmeleri alabildiğine körükledi. Bir defasında gereksindiği bir kitap için acelece genel kütüphaneye gidip geldi. Bir defasında da da bulunan oldukça gizemli bir kitabı gidip getirmesi için bir alan tuttu. Uğursuz bir şeylerin döndüğü her şeyden belliydi. Ve hem aile hem de Doktor Willett bu konuda ne yapacaklarını ya da ne düşüneceklerini bilemediklerini kendi kendilerine itiraf etmekteydiler. Sonra 15 Nisan'da tuhaf bir gelişme oldu. nitelik olarak yeni, ve değişik hiçbir şey yok gibi gözükmekle birlikte nicelikte çok büyük bir fark olduğu kesindi ve Doktor Wydat bu değişikliğe çok önem veriyordu. Pascalia yortusunda önceki Cumaydı. Hizmetkarların bir bölümünün oldukça anlamlı buldukları, diğerlerinin basit bir tesadüf kabul ederek önem vermedikleri bir gün. İkindi'den sonra genç var fevkalade yüksek bir sesle belli bir formülü okumaya, aynı zamanda da kokusu bütün eve yayılan keskin kokulu bir maddeyi yakmaya başladı. Kapılı kapının ardından gelen ses salondan o kadar net duyuluyordu ki, Bayan Ward endişe içinde bekleyip dinlerken elinde olmadan okunanları ezberledi. Ve daha sonra Doktor Billett'ın ricası üzerine onları yazıya dökebildi. Sözler aşağıdaki gibiydi ve uzmanlar doktor Willett'e bu sözlerin Elifas Levin'in yasak kapıdaki bir çatlaktan süzülerek geçen hafif bir ruhun boşluğun ötesindeki korkunç manzaraları görebildiğini söyleyen gizemli yazıları arasında çok yakın bir benzerlik bulunduğunu söylediler. Sözlerin okunması hiçbir değişik olmadan ve hiç ara vermeden tam iki saat sürdü ve bittiğinde yakın çevrede bulunan bütün köpekler hep bir ağızdan ulumaya koyuldular. Bu havlamaların boyutu, nerelerden duyduklarına ilişkin ertesi günün gazetelerinde çıkan yazılardan değerlendirilebilir. Ama Bartlar'ın evindeki insanlar için bu havlamalar, ayini takiben duyulan ve hiçbirinin ne daha önce ne de daha sonra asla koklamadıkları her yeri kaplayan iğrenç bir kokun gölgesinde kaldı. Bu fena koku her tarafı istila ederken, şimşek çakar gibi bir ışık yanıp söndü. Günün aydınlığı olmasa, bu ışık göze alır ve daha etkili olurdu. Sonra, gök gürlemesi gibi uzaklığı, inanılmaz derinliği ve Çağısvard'ın sesinden korku uyandıracak kadar farklı olması nedeniyle, duyan hiç kimsenin umutamayacağı bir ses duyuldu. Bu ses evi sarstı ve köpek havlamalarına karşın komşulardan en az ikisi tarafından işitildi. Oğlunun laboratuvarının kapalı kapısının dışında umutsuzluk içinde bu sesleri dinlemekte olan bayan var. Bunun müthiş önemini kabrayarak korkuyla titredi. Çünkü Charles bunun karanlık kitaplardaki kötü ününü ve Fenner'ın mektuplarına göre Carbone'ın yok edildiği gece mahvolan Paltuket çiftinin üzerinde nasıl gürülediğini anlatmıştı. Hiçbir yanlışlık yoktu. Aynı karabasan cümleydi bu duyduğu. Çünkü Charles, Carbone'la ilgili araştırmalarından açıkça söz ettiği o eski günlerde çok net bir şekilde tanımlamıştı. Gök gürülemesini andıran bu sesin hemen ardından daha gün batımına bir saat olmasına karşın her yer bir an için kapkaranlık oldu ve ortalığa yayılan ilk kokudan farklı ama onun kadar bilinmedik onun kadar dayanılmaz bir koku kapladı ortalığı. Charles tek düze bir sesle yeniden okumaya başlamıştı. Bir saniye sonra çılgınca patlayan, ani ve şeytani bir boşalmadan derece derece istelik bir kahkahaya dönüşen acı bir feryat, daha önceki tüm anıları sildi. Bayan var, korku ve anneliğin verdiği kör cesaret karışımı duygularla ilerleyip, korka korka kapıyı çaldı. Ama tanındığını belli eden hiçbir yanıt alamadı. Kapıyı tekrar tıklattı. Ama duyduğu ikinci bir çığlıkla kolları iki yanına düştü. Bu ses şüphe götürmez bir şekilde oğlunun tanıdık sesiydi ve isterik kahkahalarla boşanan diğer ses de aynı anda duyuluyordu. Bayan Ward o anda düşüp bayıldı ama bayılma nedenini bugün bile tam olarak anımsayamamaktadır. Bellek bazı anıları unutmakla bazen çok merhamet gösterir. Altı çeyrek gece iş eve dönüp karısını alt katta bulamayan Bayvard'a korku içindeki hizmetkarlar, Bayanvard'ın muhtemelen oğlunun her zamankinden tuhaf sesler gelen kapısını gözetlemekte olduğunu söylediler. Bayvard merdivenleri çıkar çıkmaz laboratuvarın dışında, koridorda boylu boyunca yatmakta olan karısını gördü ve baygın olduğunu anlayarak yakındaki odalardan birinden bir bardak su getirmeye koştu. Soğuk suyu yüzüne çarptığında, karısının kendine gelmeye başladığını görerek yüreklendi. Onun şaşkınlıkla açılan gözlerini seyrediyordu ki, birden içi buz kesti. Karısının içinden çıkmakta olduğu durumun aynısına kendisi düşünmekteydi. Çünkü, sessiz olduğunu sandığı laboratuvar göründüğü kadar sessiz değildi. Anlaşılamayacak kadar yavaş, ama yine de, insanın ruhunu alt üst eden mırıltılar, sinirli, boğuk konuşmalar duyuluyordu. Charles için bir takım formüller mırıltanmak elbette ki yeni bir şey değildi. Ama bu seferki kesinlikle farklıydı. Bu düpedüz karşılıklı konuşma ya da sorulan sorulara yanıtlar, Söylenilen sözlere karşılıklar verildiğini düşündürecek kadar karşılıklı konuşma taklidiydi. Seslerden biri besbeleri çalsın sesiydi. Ama diğer ses, genç adamın taklit yeteneğinin zirvesindeyken bile ulaşamadığı kadar derin ve boşluktan gelir gibiydi. İğrenç, kafirce ve anormal bir şeyler vardı bu seste. Kendine gelmekte olan karısının çığlığı sayesinde koruyucu içgüdüsün harekete geçmesiyle kendini toparladı ve bir yıldan fazla bir süreyle Theodor Haaland Ward hiç bayılmamış olmakla eskisi gibi övünemedi. Bunun üzerine karısını kollarına alarak kendisini bu kadar rahatsız eden sesleri karısı duymadan çabucak aşağıya taşıdı. Ama yine de kucağında yüküyle tehlikeli bir şekilde sendelemesine neden olan bir şey fark etmesini engelleyecek kadar çabuk davranamamıştı. Bayan vardan çığlığını başkaları da duymuş olduğu için, bu çığlığa yanıt olarak kapalı kapının gerisinden bu maskelenmiş ve korkunç konuşmalara son veren ilk ayırt edilebilir sözcükler duyuldu. Bu sözcükler, heyecan içerisindeki Charles'ın kendi sesiyle söylenmiş bir uyarıydı. Ama ima anlamlar onları tesadüfen işten babanın içini korkuyla doldurdu. Duyduğu şey sadece şu kadardı. Şşş, yaz! Bay ve bayan Vartlar akşam yemeğinden sonra bir süre görüştüler. Ve Bay var aynı gece Charles'la çok sert ve ciddi bir şekilde konuşmaya karar verdi. Konu ne kadar önemli olursa olsun... Böylesi davranışlara daha fazla izin verilemezdi. Çünkü bu son gelişmeler makul davranış sınırlarını aşıyor ve bütün ev halkının düzen ve sinirleri için bir tehdit oluşturuyordu. Delikanlının aklı başından gitmiş olmalıydı. Çünkü ancak insan büsbütün delirmişse bugünkü gibi vahşi çığlıklar atar, değişik ses tonlarıyla hayali konuşmalar yapardı. Bütün bunlara bir son verilmeliydi. Yoksa Bayan Ward hasta olacak... Ve hizmetkârları da elde tutman olanağı kalmayacaktı. Bay Vart yemekten sonra kalkıp Charles'ın laboratuvarına gitmek üzere yukarı çıktı. Ama üçüncü kattayken oğlunun artık kullanmadığı kütüphanesinden gelen sesler üzerine duruladı. Kitaplar oraya buraya fırlatılmakta, sayfalar hışırtıyla çevrilmekteydi. Kapıdan geçince her boy ve şekilden bir yığın edebi malzemeyi heyecanla kucaklamış olduğunu gördü. Charles çok süzülmüş ve bitkin görünüyordu. Babasının sesini duyunca irkilerek kucağındaki bütün yükü yere düşürdü. Yaşlı adamın emri üzerine oturdu ve çoktan hak ettiği azarlamaları bir süre dinledi. Charles hiç karşı çıkmadı. Paylamaların sonunda babasının haklı olduğunu kabul etti. Haykırışları, fısıldamaları, büyüleri ve kimyasal kokuları elbette ki hiç de mazur görülmeyecek, Can sıkıcı şeylerdi. Daha sessiz, sakin davranmayı kabul etti ama gizliliği sürdürme konusunda ısrarlıydı. Bundan sonraki çalışmalarının çoğunun sadece kitap incelemeleri olduğunu ve çalışmanın ileri aşamalarında sesli ritüeller gerekecek olursa bunun için başka bir yer bulacağını söyledi. Annesinin korkmamasını ve bayılmasına girince, Bundan dolayı çok büyük pişmanlık duyuyordu. Daha sonra duyulan karşılıklı konuşmanın ise, belirli bir zihinsel atmosfer yaratmak için tasarlanmış, ayrıntılı bir sembolizmin bir parçası olduğunu açıkladı. Charles'ın anlamı belirsiz kimyasal terimler kullanması, Bayvard'ı büyük ölçüde şaşırtmıştı. Ama ayrılırken izlenimi son derece gizemli gerginliğine karşın, Charles'ın inkar edilemez ölçüde sağlıklı ve dengeli olduğu yolundaydı. Görüşme gerçekte hiçbir sonuç vermemişti. Charles, kollarında bir kucak dolusu kitapla odadan çıkarken, Bayward ne yapacağını bilmez haldeydi. Zavallı yaşlı Nigin ölümü de çok gizemliydi. Yuvarlarından fırlamış gözleri, korkudan çarpılmış ağzıyla katılaşmış bedenini bir saat kadar önce bodrumda bulmuşlardı. Belli belirsiz bir dedektiflik içgüdüsüyle şaşkın baba, oğlunun hangi kitapları tavanın arasına götürmüş olduğunu anlamak için merakla boş raflara baktı. Genç adamın kütüphanesi anlaşılır ve çok düzenli bir şekilde sınıflandırılmıştı. Öyle ki, insan bir bakışta hangi kitapların ya da hangi tür kitapların alındığını söyleyebilirdi. Bu nedenle, Bayvard, daha önce alınmış olanlar dışında gizemli ya da antik konularla ilgili hiçbir kitabın eksik olmadığını görmekten büyük bir şaşkınlık duydu. Bu yeni alınanların hepsi çağdaş konularla ilgiliydi. Tarih kitapları, bilimsel incelemeler, coğrafya kitapları, edebiyat el kitapları, felsefe eserleri, bazı çağdaş dergi ve gazeteler. Bu, Charles Vard'ın son zamanlardaki okuma çizgisinden çok ilginç bir sapmaydı. Baba giderek şiddetlenen bir şaşkınlık kasırgası altında ve içinde kaybolduğu yabancılık duygusuyla duraladı. Yabancılık çok acı verici bir duyguydu ve yanlışın ne olduğunu anlamaya çalıştıkça göğsünü bir mengene gibi sıkıyordu. Ortada hem maddi hem manevi bir yanlışlığın bulunduğu kuşkusuzdu. Bu odaya girdiğinden beri bir şeylerin yanlış gitmekte olduğunu biliyordu. Ve en sonunda yanlışın ne olduğu birden kafasına dank etti. Kuzeye bakan duvarda, Olney Kort'taki evden getirilen oymalı eski şömine süzü hala sapasağlam duruyordu. Ama kocaman karbon portesini dökülecek gibi duran çatlak çatlak boyasına olanlar olmuştu. Zaman ve eşitsiz ısıtma en sonunda yapacağını yapmış, ve odanın son defa temizlenmesinden bir süre önce olabileceklerim en olmuştu. Ağaçtan kalkan boyalar gitgide kıvrılmış, Joseph Carver'ın portresi o kadar çok benzediği genç adamı denetleyen bakışlarından ebediyen vazgeçerek, sonunda kötücül bir sessizlikle ve ansızın küçük parçacıklar halinde ufalanmıştı. Ve şimdi, mavimsi gri bir toz tabakası halinde, Döşemeyi kaplamaktaydı. O unutulmaz Paskalya yurtusundan önceki cumayı izleyen hafta, Charles Fart her zamankinden fazla ortalarda göründü. Ve sürekli olarak kütüphanesiyle tavan arası laboratuvarı arasında kitap taşıyıp durdu. Hareketleri oldukça sakin ve makuldü. Ama çevresine annesinin hoşlanmadığı sinsi, araştırıcı bakışlarla bakıyordu ve aşçıdan isteklerine bakılırsa inanılmaz bir açkurt iştahına sahipti. Doktor Willett'e o cuma gününün patırtısı, ve olayları anlatıldı ve izleyen salı günü tablonun artık dik dik bakmadığı kütüphanede Willett genç adamla uzun bir konuşma yaptı. Görüşme her zamanki gibi sonuçsuzdu ama doktor delikanlının o zaman henüz sağlıklı ve kendinde olduğuna bugün bile yemin etmeye hazırdır. Delikanlı çok yakın bir geri çekti açıklamalarda bulunacağına söz verdi ve başka bir yerde bir laboratuvara sahip olmanın gereğini dile getirdi. Portrenin kaybından dolayı ilk başta gösterdiği heyecan düşünecek olursa inanılmayacak kadar az üzülmüştü. Ansızın ufalanıp gitmesini kesinlikle çok gülünç buluyordu. İkinci haftadan itibaren... Charles uzun sürederle evden uzaklaşmaya başladı ve bir gün bahar temizliğinde yardıma gelen iyi yürekli yaşlı zenci kadın, Hannah, Charles'ın Old eve sık sık uğramakta olduğundan söz etti. Elinde kocaman bir valizi geliyor ve mahzende çok garip şeylerle uğraşıyordu. Kendisine ve yaşlı Asa'ya karşı açık davranıyordu. Ama eskiden olduğundan çok daha üzgün görünüyordu ki bu durum doğumundan beri Charles'ın büyümesini izleyen Hanayı çok üzüyordu. Charles'ın yaptığı işleri ilişkin bir başka haber de geldi. Öyle anlaşılıyordu ki sık sık Rose and the Pawtucket yerine ve kayıkhanesine uğruyordu. Daha sonra buralarda Doktor Willett'in yürüttüğü soruşturmalar, Charles'ın amacının daha çok nehir kıyısındaki çitten öteye bir geçit bulmak olduğu gerçeğini ortaya çıkardı. Çit boyunca kuzeye doğru yürüyor ve genellikle uzun bir süre ortalarda görünmüyordu. Daha sonraları Mayıs ayında Davan Arası Laboratuvarı'ndan Bayvard'ın şiddetli azarlamalarına Charles'ın da şaşkınlık içerisinde düzelme sözleri vermesine yol açan yine o ayin sesleri duyuldu. Bir sabah vakti duyulan bu sesler o çalkantılı Paskalya'dan önceki cuma günü duyulan hayali karşılıklı konuşmanın kaldığı yerden sürdürülmesine benziyordu. Genç adam hararetle kendi kendisiyle tartışıyor ve kendini paylıyordu. Birden bayan vardı yukarı koşup kapıyı dinlemesine yol açan Mükemmelen ayırt edilebilen istekler ve karşı çıkmalar şeklinde değişik ses tonlarıyla sürdürülen bir dizi haykırış duyuldu. Bayan Vard'ın duyduğu seslerden açıkça seçilebilenler şöyleydi. Üç ay boyunca onu kırmızı yapmalısın. Ve kapıyı vurmasıyla her şey anında sessizliğe gömüldü. Daha sonra babası tarafından sorguya çekildiğinde Charles, Sadece çok büyük ustaların kaçınabilecekleri ama kendisinin başka bir bölgeye aktarmaya çalışacağı belirli bir bilinç alanları çatışması bulunduğunu söyledi. Haziran ayının ortalarına doğru geceleyin tuhaf bir vaka meydana geldi. Akşamın ilk saatlerinde yukarı kattaki laboratuvardan bazı gürültüler ve güm güm diye sesler duyuldu. Bay Ward, Gidip ne olduğuna bakmaya hazırlanıyordu ki ansızın bütün sesler sustu. Aynı gece yarısı aile odalarına çekildikten sonra ''Baş uçak ön kapıyı kaparken'' dediğine göre Charles elinde kocaman bir bavulla kararsız ve ürkek merdivenin alt başında gözüktü ve işaretlerle dışarı çıkmak istediğini anlattı. Genç adamın ağzından hiçbir söz çıkmadı. Ama saygıdeğer York şairli, Charles'ın ateş saçan gözlerinde yakaladığı bir bakışla hiç nedensiz korkuyla titredi. Kapıyı açtı. Genç var dışarı çıktı. Ama sabahleyin baş uşak, bayan vardı işten ayrılacağını bildirdi. Charles'ın üzerine yönelttiği bakışlarda kötü bir şeyler olduğunu söyledi. Genç bir beyefendinin dürüst bir insana böyle bakmaması gerekirdi. Bu evde bir gece daha geçiremezdi. Bayan Ward adamın ayrılmasına izin verdi. Ama söylediklerine pek itibar etmedi. Charles'ı o gece vaşi bir durumda hayal etmek oldukça gülünçtü. Çünkü Bayan Ward uyanık kaldığı süre boyunca yukarıdaki laboratuvardan hafif sesler, çok büyük bir umutsuzluk ifade eden sanki hıçkıra hıçkıra ağlanıyor, aşağı yukarı geziniliyor... Ve derin derin iç geçirliyormuş gibi sesler duymuştu. Bayan var geceleri ses dinleme alışkanlığı edinmişti. Çünkü oğlunun esrarı başka her şeyi zihninden silip atmıştı. Ertesi akşam tıpkı üç ay önceki bir başka akşam olduğu gibi Charles Farb erkenden gazeteyi eline geçirdi ve ana bölümünü sanki istemeyerekmiş gibi gazayla yok etti. Bu mesele daha sonra unutulup gitti. Ta ki doktor Willard yarım kalmış bağlantıları şurada burada araştırmaya başlayıncaya kadar. Journal'ın bürosunda doktor Charles'ın yok ettiği bölümü buldu ve önemli sayılabilecek iki yazıyı işaretledi. Bu yazılar şöyleydi. Yine Mezar Soygunu North Burial Ground'ın gece bekçisi Robert Hart, bu sabah mezar hırsızlarının mezarlığın eski bölümünde yine iş başında olduklarını keşfetti. Yerinden sökülmüş ve vahşice parçalanmış mezar taşına göre, 1740'ta doğup 1824'te ölen Ezra Widen'ın mezarının besbelli ki bitişikteki sundurmadan alınan bir belle kazılıp soyulmuş olduğu görüldü. Yüz yıldan fazla bir süreden sonra geriye ne kalmışsa birkaç kıymık dışında hepsi gitmişti. Hiçbir tekerlek izi yoktu. Ama polis civarda kibar bir insana ait olduğu anlaşılan ayak izleri buldu. Hart, bu olayın geçen Mart'ta derin bir çukur kazdıktan sonra korku kaçan kamyonlu grupla bağlantılı olduğunu düşünmektedir. Ama ikinci şubeden komiser yardımcısı Relay bu görüşü türütmekte ve iki olay arasındaki temel farklara işaret etmektedir. Mart ayında bilinen hiçbir mezarın bulunmadığı bir yer kazınmıştı. Oysa şimdi mim konulmuş bir mezar, önceki güne kadar elde edemeden kalmış kalasın parça parça edilmesinde ifadesini bulan bir kötü niyet ve belirli bir kasıtla soyulmuştu. Olaydan haberdar edilen Whedon ailesinin üyeleri, Hayret ve üzüntülerini ifade ettiler. Atalarının mezarına tecavüz edecek herhangi bir düşman düşünmediklerini belirttiler. Ama Street 598'de oturan Hazard Whedon, ailede anlatıldığı gelen bir öykü anımsamaktaydı. Buna göre Ezra Whedon, bağımsızlıktan kısa bir süre önce kendisi için onursuzluk sayılmayacak çok tuhaf bir olayla karşılaşmıştı. Ama herhangi bir çağdaş davası veya gizemden içtenlikle habersizdi. Olayı soruşturma görevi müfettiş Cunningham'a verilmişti. Ve yakın beri gelecekte ipuçlarına ulaşması beklenmektedir. Paptuket'te köpek ulamaları Paptuket'te oturanlar bu sabah saat 3'te, Rose on the Pawtucket'in kuzeyindeki nehrin kıyılarından geldiği sanılan olağanüstü köpek havlamalarıyla yataklarından fırladılar. Uluma seslerinin nitelik ve şiddeti, duyanlarının çoğunluğunu söylediğine göre, alışılmadık derecede tuhaf ve Rose'daki gece bekçisi Fred Lamblin, bu ulumalara büyük bir dehşet ve içerisinde olan bir insanın çığlığına benzer seslerin karışmış olduğunu söylemektedir. Nehrin kıyılarında bir yerlere düşen bir yıldırım tüm bu karışıklığa bir son vermiştir. Halk, muhtemelen koydaki petrol tanklarından gelen tuhaf ve nahoş kokunun bu olayla ilgili olduğunu ve köpeklerin kışkırtılmasında da payı bulunduğunu düşünmektedir. Charles şimdi çok bitkin ve süzülmüş görünmekteydi ve herkes geriye doğru bakınca onun bu dönemde pençesinde kıvrandığı dehşete ilişkin bir şeyler söylemeyi, itirafda bulunmayı istemiş olabileceğinde fikirdir. Annesinin geceleri ses dinlemeyi gösterdiği aşırı düşkünlük, çarsın karanlıktan yararlanarak sık sık dışarı çıktığı gerçeğini ortaya çıkardı. Ve bugün, daha akademik akıl hastalığı uzmanlarının birçoğu, o sıralarda basının sansasyonel bir şekilde verdiği, ama yapanın henüz kesinlikle bulunamadığı iğrenç vampirlik olayları konusunda onu suçlamadığı birleşmektedirler. Daha ayrıntılı anlatılması gereken, yakın zamanlarda cereyan etmiş, hakkında çok yazılıp çizilmiş olan bu olayların her yaş ve cinsten kurbanları vardı. Ve olaylar esas olarak iki bölgede, tepenin, vartların evine yakın oturulan kısmında ve North End'te bir de, Paptuket yakınlarındaki Cranston hattı boyunca uzanan varoşlarda yoğunlaşıyordu. Hem evine geç kalmış kişiler hem de pencereleri açık uyuyanlar saldırıya uğramıştı. Ve sağ kalanların hepsi söz birliği etmişçisine, gözlerinden alevler saçan zayıf, çelik bir canavarın üstlerine sıçrayarak dişlerini boğazlarına ya da kollarına geçilerek aç kurt gibi kanlarını emdiğini anlattılar. Charles daha o zaman deli olduğunu bugüne kadar kabuğuyla yanaşmayan Doktor Whedon, bu dehşet olaylarını açıklamaya çalışırken ihtiyatlıdır. Kendine az bazı kuramları olduğunu söylemekte ve kesin yargısını bir tür ile sınırlamaktadır. Bu saldırıları ve cinayetleri kimin ya da neyin işlemiş olduğu konusunda ne düşündüğünü söyleyemeyeceğim demektedir. Ancak Charles bu konuda suçsuz olduğunu söyleyeceğim. Onun kanın tadını bilmediğini inanmak için kendimce nedenlerim var. Kansızlığının artması ve gitgide benzinin solması her türlü sözden daha etkili bir kanıttır. Var çok korkunç şeylere karıştı ama bunun bedelini ödedi. O asla bir canavar ya da bir cani değildir. Şimdi düşünmek bile istemiyorum. Bir değişiklik meydana geldi ve eski çares var. Bu değişiklik sonucu öldü bir şekilde ruhu öldü. White'ın hastanesinden kaybolan vücudunsa başka bir ruhu vardı. Will kendinden emin bir şekilde konuşuyordu. Çünkü gerilim altında sinirleri harap olan bayanlarda bakmak üzere her gün wardlara gidiyordu. Bayan vardın geceleri sesleri dinlemesi, doktora çekinerek anlattığı bazı hastalıklı sanrılar görmesine yol açmıştı. Will Bayan Vard'la konuşurken bunları alaya almış ama yalnız kalınca üzerlerinde derin derin düşünmüştü. Bu kuruntular her zaman tavan arası ya da yatak odasından işittiğini hayal ettiği hafif seslere ve en olmadık saatlerde duyulan bastırılmış iç çekişleri ve hışkırıklarla ilgiliydi. Temmuz'un başlarında Dr. Willett, Bayan Vard'a sağlığına yeniden kavuşması için gidip bir süre Atlantik'si de kalmasını, ve Bay Ward da da ona neşeli mektuplar yazmalarını önerdi. Bayan Ward, büyük bir olasılıklı hayatını da, sağlığını da bu zoraki ve gönülsüz kaçışa borçludur. Charles Ward, annesi gider gitmez, Paptuket'te tek katlı ev için görüşmelere başladı. Bu ev, Rose'un biraz yukarısında, yerleşimlerin teknik olduğu nehir kıyısında, Yüksekçe bir yere tünemiş, beton garajlı, bakımsız ahşap bir evdi. Ve tuhaf bir nedenle genç adam başka bir ev istemiyordu. Emlakçılardan birisi, gönülsüz sahibinden faiş bir fiyata evi satın alıncaya kadar Charles emlakçılara rahat vermedi. Ve ev boşalır boşalmaz, çalışma odasından ödünç aldığı tuhaf ve çağdaş kitaplar dahil, tavan arası laboratuvarında bulunan her şeyi, Gece karanlığında kapalı kocaman bir kamyonla taşıdı. Kamyonu gece yarısından sonra yükletmişti. Babası, sadece uykulu boğuk küfürleri ve geceliğin eşyalar götürülürken çıkan ağır ayak seslerini anımsıyordu. Bundan sonra Charles, üçüncü kattaki eski yerine döndü ve bir daha da asla tavan arasına uğramadı. Paptuket'teki tek katlı ve Charles, tavan arası krallığını kuşatan gizliliğin tamamını taşımıştı. Ama bu sefer iki sırdaşı vardı. Hizmetçi gibi hareket eden South Main Street Waterfront'tan cani suratlı meres bir Portekiz'di ve statüsünün iş arkadaşlığı olduğu anlaşılan kara gözlükleri, tıraşsız, boyalı sakalıyla bilge görünüşlü, zayıf bir yabancı. komşular, Boş yere bu tuhaf insanlarla konuşmaya çalıştılar. Melez Gomez çok az İngilizce biliyordu. Ve adının Doktor Allen olduğunu söyleyen sakallı adam da gönüllü olarak diğerini örnek alıyordu. Wardın kendisi daha cana yakın davranmaya çalıştı. Ama kimyasal araştırmalarıyla ilgili olarak sağda solda anlatılan öykülere duyulan merakı kışkırtmaktan başka bir işe yaramadı bu. Çok geçmeden tüm gece yanan ışıklar hakkında tuhaf öyküler dolaşmaya başladı ortalıkta. Ve bir süre sonra ansızın ışıklar yanmaz olduktan sonra kasaba sipariş edilen acayip miktarlarda etlerle ve derinlerdeki bir mahzenden geldiği varsayılan boğay kırışlar, mutuk söyler gibi konuşmalar, ahenkle söylenen şarkılar ve çığlıklarla ilgili daha da tuhaf öyküler yayıldı ortalığa. Evin yeni ve tuhaf sakinlerinden civarda oturan dürüst kentler hiç mi hiç etmediler. Vampir saldırıları ve cinayet salgınıyla zenci yerleşme arasında bağlar kuran karanlık imaların artmasında, salgının yarı çapının tamamıyla pavduk et ve iç buda bitişik caddelerle sınırlı olması yüzünden şaşılacak bir yön olmasa gerek. Vart zamanının çoğunu tek katlı evde geçirdiyse de, Burada ancak ara sıra yattı ve hala babasının çatısı altında yaşayan biri sayılıyordu. İki defa kentten ayrılarak birer haftalığına bilinmeyen bir yere gitti. Benzinin solgunluğu gitgide arttı. Her zamankinden daha zayıfladı. Yaşamsal önemdeki çalışmaları ve gelecekteki açıklamaları ile ilgili eski öykülerini Dr. Willett'a tekrarlarken eskisi kadar kendinden emin değildi. Willard sık sık babasının evinde ona pusu kurdu. Çünkü Bayward fazlasıyla üzülüyordu ve tam bir şaşkınlık içindeydi. Bu kadar ketun ve bağımsız bir genç adam olan oğlunun elden gideceğine, sıkı gözetim altında tutulmasını arzuluyordu. Doktor, genç adamın halen o tarihte bile sağlıklı olduğunda ısrar etmekte ve görüşünü destekleyen birçok konuşmayı kanıt göstermektedir. Eylül'de vampir olayları azaldı ama Ocak ayına gelindiğinde vardın başı ciddi bir şekilde belaya girdi. Bir süreden beri Paptuket'teki tek katlı ve geceleri gelip giden kamyonlar eleştirilmekteydi ve tam bu nazik zamanda beklenmedik bir aksaklık bu kamyonların taşıdığı mallardan birinin niteliğini gözler önüne serdi. Hop Vadisi'nin ıssız bir noktasında bu kamyonlardan biri içki arayan çeteler tarafından alçakça pusuya düşürüldü. Ama bu defa soyguncuları büyük bir şok bekliyordu. Çünkü ele geçirdikleri kocaman sandıklardan birini açtıklarında içinde son derece iğrenç bir şey bulunduğunu gördüler. Gerçekte o kadar iğrenç ki. Bu madde yeraltı dünyasının sakinleri arasında suskunlukla karşılanamazdı. Hırsızlar buldukları şeyi acelece gömdüler. Ama olay polisin kulağına çalındığında dikkatli bir araştırma yapıldı. Son zamanlarda tutuklanmış bir serseri ayrıca bu olaydan dolayı soruşturulmayacağı güvencesi verilince en sonunda polis birliklerini olay yerine götürmeye razı oldu. Ve burada... Acelece hazırlanan da çok iğrenç ve utanç verici bir şey bulundu. Hayretten ağzı açık kalmış grubun bulduğu şeyin halka açıklanması ulusal ve hatta uluslararası edep duygularını incitirdi. Gayretli olmaktan uzak bu memurların bile yanlış anlamaları söz konusu değildi. Haber hiç vakit geçirilmeden telgrafla Washington'a bildirildi. Olayların adresi Charles Ward'ın Paptuket'teki tek katlı eviydi. Eyalet polisiyle birlikte federal polis derhal bu adrese baskın verdi. Charles Ward'ı iki tuhaf arkadaşıyla birlikte beti benze atmış ve çok üzgün bir durumda buldular. Charles suçsuzluğunu kanıtlayan ve oldukça geçerli görünen bir açıklamada bulundu. Kendisini 5-10 yıldır tanıyan herkesin derinliğini ve gerçekliğini onaylayacağı bir araştırma programının gereği olarak bazı anatomi numunelerine ihtiyacı olmuştu. Ve böyle bir şeyin yasal olacağını düşünerek acentelerden gerekli tür ve sayıda numune sipariş etmişti. Numunelerin kimliğine gelince kesinlikle hiçbir fikri yoktu. Müfettişlerin... Böyle bir meselenin öğrenilmesinin halkın duygularına ve ulusun itibarına vereceği muazzam zararı ima etmelerine çok şaşırmıştı. Bu ifadesi sakallı iş arkadaşı Doktor Ellen tarafından kuvvetle desteklendi. Ellen'in boşluktan geliyor'a benzeyen tuhaf sesi, Charles'ın sinir sesinden daha ikna ediciydi. Sonunda görevliler hiçbir işlem yapmadılar ama boşa çıkan bir araştırmanın temeli olarak, Charles'ın verdiği New York'taki ismi ve adresi dikkatle bir tarafa kaydettiler. Numunelerin çabucak ve sessizce ait olduğu yere iade edildiğini ve halkın asla bu pis karışıklıktan haberdar olmadığını ilave etmekte yerinde olacaktır. 9 Şubat 1928'de Doktor Willett, Charles'an çok önem verdiği ve hakkında sık sık Doktor Liman'da tartıştığı bir mektup aldı. Billet bunu talihsiz gencin son aklı başında ifadesi olarak görmektedir. Doktor el yazısının harap bir sinirin izlerini taşımasına karşın açıkça vardın kendisine has yazısı olduğunu özellikle dikkat çekmektedir. Metnin tamamı şöyledir. Sevgili Doktor Billet Uzun zamandan beri size söz verdiğim ve sizin de beni zaman zaman sıkıştırdığınız açıklamaları yapma zamanının sonunda geldiğini hissediyorum. Beklemekle gösterdiğiniz sabırla, zekama ve dürüstlüğüme beslediğiniz güven için size ilelebet minnettar kalacağım. Şimdi artık konuşmaya hazır olduğuma göre alçak gönüllülükle itiraf etmeliyim ki benim düşünü kurduğum gibi bir zafer asla olamaz. Zafer yerine dehşetle karşılaştım ve sizinle konuşmam, kazanılan bir zaferle övünmekten çok hem kendimi hem dünyayı insanoğlunun hafızalasını alamayacağı bir dehşetten kurtarmak için yardım ve tavsiye edilenmek içindir. Paltuket'teki çiftliğe yapılan baskına katılan grupla ilgili olarak Fenner'ın mektubunda yazılanları hatırlarsınız. Bütün bunların yeniden, hem de çabucak yapılması gerekiyor. Dile getirilebilecek her şey, bütün uygarlık, bütün doğal yasalar, hatta belki de güneş sisteminin ve evrenin yazgısı bize bağlı. Korkunç bir anormalliği gün ışığına çıkardım. Ama bunu sadece bilgi hatırına yaptım. Şimdi ise hayatın ve doğanın hatırına, onu yeniden karanlıklar içine itmek için bana yardım etmeniz gerekiyor. Patvuket denilen yeri ebediyen terk ettim. Ölü veya diri, orada var olan her şeyi imha etmeliyiz. Oraya bir daha asla adım atmam. Yeniden oraya gittiğimi duyarsanız sakın inanmayın. Sizi gördüğümde neden böyle söylediğimi anlatırım. Temelli eve döndüm. Oturup sürekli olarak 5-6 saat beni dinleyecek kadar zaman bulur bulmaz bana uğramanızı istiyorum. Anlatacaklarım bu kadar zaman alır ve bundan daha profesyonel bir görev yapmamış olduğunuzu söylersem buna inanın. Hayatım ve aklım bıçak sırtında. Bunları babama anlatamam. Çünkü o bütün bunları kavrayamaz. Ama ona tehlikede olduğumu söyledim ve bir detektiflik bürosundan evi gözetleyen dört kişi tuttu. Ne kadar işe yararlar bilmiyorum. Çünkü sizin bile tasavvur edemeyeceğiniz güçlerle karşı karşıyalar. Bu yüzden eğer beni canlı görmek ve evreni mahvolmaktan kurtarmak için nasıl yardım edebileceğiniz konusunda söyleyeceklerimi dinlemek istiyorsanız çabuk gelin. Ne zaman gelseniz olur. Evden hiç çıkmayacağım. Önceden telefon etmeyiniz. Çünkü kimin ya da neyin sizi engelleyeceğini söyleyemem. Bu karşılaşmayı engelleyecek bir şeyin olmaması için İlahlara dua edelim. Çok büyük bir tehlike ve umutsuzluk içinde olan Charles Dexter vardı. Not. Gördüğünüz yerde Doktor Ellen'e vurun ve cesedini asit deridin. Sakın yakmayın. Doktor Willett bu notu sabah 10.30'da aldı. Ve hemen bütün öğleden sonrayı ve akşamı, hatta gerekirse bütün geceyi bu konuşmaya ayırmak için... Kendini ayarladı, saat dörtte oraya varmayı planladı ve arada geçen süre içerisinde kafasında öylesine çılgınca düşünceler dönüp durtu ki, her şeyi neredeyse mekanik bir şekilde yaptı. Mektup yabancı birine çılgınca gelebilirdi ama Charles birçok tuhaflığını görmüş olan Dr. Willett bunları sırf deli saçması kabul edip bir yana atamazdı. Ortada kavranılamaz, eski ve korkunç bir şeylerin dönmekte olduğunu çarsın hissettiğinden emindi. Ve Dr. ile ilgili olarak yazdıkları ise ancak Pabduket'te çıkan dedikodularda Vard'ın bu acayip iş arkadaş hakkında söylenenler göz önüne alınırsa anlaşılabilirdi. Willard bu adamı hiç görmemişti. Ama görünüşü ve tavırları hakkında çok şey duymuştu ve o çok tartışılan kara gözlüklerin ardında ne tür gözlerin gizlendiğini merak etmekten kendini alamıyordu. Doktor Willett saat tam dörtte vardın konutuna vardı. Ve büyük bir can sıkıntısıyla Charles'ın evde kalma kararında sebat etmemiş olduğunu gördü. Korumalar oradaydı ve Charles'ın korkusun kısmen gelmiş olduğunu söylediler. Bu sabah telefonda korkmasına yol açan tartışmalar yapmıştı dedektiflerden birinin söylediğine göre bilinmeyen bir sese, ''Çok yorgunum, bir süre dinlenmeliyim, bir süre kimseyi kabul edemem, beni mazur görün. Lütfen, kesin harekete bir süre uzlaşma sağlayıncaya kadar erteleyelim. Veya özür dilerim ama her şeyden elime eteğimi çekmem gerekiyor. Sizinle daha sonra konuşurum.'' gibi cümlelerle konuşmuştu. Bir süre derin düşüncelere daldıktan sonra, Cesaretini toplayarak öylesine sessizce sıvışmış ki ne gittiğini bir gören ne de saat bir civarında geri dönerek tek söz etmeden eve girene kadar gitmiş olduğunu anlayan olmuş. Merdivenleri çıkmış orada yeniden korkunun pençesine düşmüş olmalıymış ki kütüphaneye girmesiyle yüksek sesle dehşet içerisinde aykırdığı iştirmiş. Bundan sonra boğuluyormuş gibi zorlukla soluk almaya başlamış. Ama baş ne olduğunu sormaya gittiğinde büyük bir cesaret gösterisiyle kapıda belirmiş ve adamcağızın içine korkular salan bir tarzda sessiz işaretlerle uzaklaşmasını istemiş. Sonra yeniden raflarını düzenlemeye başlamış. Çünkü pataküte bir yığın ses duyulmuş. Bundan sonra tekrar ortaya çıkarak derhal evi terk etmiş. Willard herhangi bir mesaj bırakılıp bırakılmadığını sordu. Ama hiçbir mesaj bırakılmadığı yanıtını aldı. Başuşak, çağsın görünüşünden ve tavırlarından fena adet edidir olmuştu. Alt üst olmuş sinirlerinin düzelmesi için umut olup olmadığını endişeyle sordu. Neredeyse iki saat boyunca Doktor Vilud, kitapların alındığı yerlerde kocaman boşluklar olan tozlu rafları seyrederek ve bir yıl önce yaşlı Joseph Carvon'un hoş görünmüştü çehresini yumuşak yumuşak Aşağı doğru baktığı kuzey duvarındaki şömine rapının üzerindeki bonaya bakıp acı acı gülümseyerek boş yere kütüphanede çağırsız bekledi. Bir süre sonra gölgeler koyulaşmaya başladı. Gün batımındaki neşe yerini gecenin önünde gölge gibi ilerleyen belli belirsiz bir dehşete bıraktı. Ward en sonunda geldi ve korunması için girişilen bunca zahmetten sonra oğlunun yokluğuna çok şaşırdı ve efkelendi. Charles'ın kiminle buluşmaya gittiğini bilmiyordu ve delikanlı döner dönmez Willett'ı haberdar edeceğine söz verdi. Doktora iyi geceler dileğinde bulunurken oğlunun durumundan duyduğu büyük şaşkınlığı dile getirdi ve oğlunun normal dengesine kavuşturulması amacıyla elinden geleni yapması için konuğunu sıkıştırdı. Willett bu kütüphaneden kaçabildiğine memnundu çünkü ona burada korkunç, ve kötü bir şeyler var gibi geliyordu. Sanki yok olan resim ardında kötü bir miras bırakmıştı. O resmi hiç sevmemişti. Ve sinirleri çok sağlam bir insan olmasına karşın, şimdi bile resmin boş panosunda bir an önce temiz havaya kaçma isteği duymasına yol açan bir niteliğin gizlenmiş olduğunu düşünüyordu. Ertesi sabah Willett, Bayward'tan Charles'ın hala dönmemiş olduğunu bildiren bir mesaj aldı. Bayward, Doktor Allen'ı telefon ederek Charles'ın bir süre Pawtucket'te kalacağını, rahatsız edilmemesi gerektiğini söylediğini yazıyordu. Bu gerekliydi çünkü kendisi ansızın belli olmayan bir süre için uzak bir yere çağrılmıştı ve araştırmalar Charles'ın sürekli gözetimine kalmıştı. Charles iyi dileklerini yolluyor ve ve planlarını ansızın değiştirmesinin verdiği rahatsızlıktan dolayı üzüntüsünü bildiriyordu. Bu mesajı dinlerken Baybar, Doktor Eller'ın sesini ilk defa duydu. Bu ses, tam olarak çıkaramadığı ama korku derecesinde rahatsızlık veren, belli belirsiz ve anlaşılması zor bazı anıları canlandırır gibi oldu. Bu şaşırtıcı ve birbiriyle çelişen bilgilerle karşı karşıya kalınca Doktor Willett, Doğrusu ne yapacağını bilemedi. Charles'ın mektubunun müthiş içtenliği yatsınacak gibi değildi. Ama mektubunda izleyeceğini yazdığı davranışı bu kadar çabuk bozmasına ne demeliydi? Genç Ward uğraşının artık bir küfür, bir tehdit haline geldiğini, ne pahasına olursa olsun onların ve sakallı iş arkadaşının kökünün kazınması gerektiğini, Olayın son sahnesinin geçeceği yere kendisinin asla dönmeyeceğini yazıyordu. Ama bütün bunları unutarak yeniden koyu bir gizemin içine dalmıştı. sağduyu genç adamı bu maymun iştahlığıyla baş başa bırakmayı emrediyordu. Ama daha derinlerde yatan bir içgüdü, çılgın mektubunun yarattığı izlenimin bastırılmasına izin vermiyordu. Vedat, mektubu yeniden baştan başa okudu abartılı kalabalığına ve eksik bırakılmışlarına karşı özünde ne boş ne de delice buldu yazılanları. İçerdiği dehşet çok derin ve çok gerçekti ve doktorun önceden bildiği şeylerle birleştirilince alaycı açıklamalarla geliştirilemeyecek kadar zamanım ve uzanım ötesinden gelen bir canavarlığın ipuçlarını akla getiriyordu. Dışarıda adı konulmamış dehşet verici şeyler vardı ve insan Bunlara ne kadar az vakıf olursa olsun her zaman harekete geçmeye hazır olmalıydı. Bir haftayı aşkın bir süre Doktor Willett karar vermekte zorlandığı bu ikilem üzerinde derin derin düşündü ve Paptuket'teki evinde Charles'ı ziyaret etme eğilimi gitgide güçlendi. Genç adamın hiçbir dostu bu yasak sığınağa girmeye asla kalkışmamıştı. Babası bile Evin içini ancak Çağsın seçerek verdiği tanımlar kadar biliyordu. Ama Doktor Willet hastasıyla yüz yüze konuşmanın gerekli olduğunu hissediyordu. Bay Ward oğlundan kısa ve pek fazla anlam ifade etmeyen notlar almaktaydı. Ve dediğine göre Bayan Ward da Atlantik'teki inzivaya çekildiği yerde bundan daha fazlasını elde edememekteydi. Bu yüzden doktor sonunda harekete geçmeye karar verdi. Joseph Karun'la ilgili eski öykülerle Charles Ward'ın son zamanlarda yaptığı açıklama ve uyarıların bir tuhaf duygulara karşın nehrin üst tarafındaki uçurumun üstünde bulunan eve doğru cesaretle yola koyuldu. Willett daha önce elbette asla eve girmeden, hatta varlığını bile belli etmeden Sırf meraktan evin bulunduğu yeri ziyaret etmişti. Bu yüzden tutacağı yolu tam olarak biliyordu. Şubat'ın sonuna doğru bir öğleden sonranın ilk saatlerinde küçük arabasıyla Broad Street boyunca yol alırken, 157 yıl önce aynı yolu, hiçbiri tam olarak yapacakları korkunç görevi bilmeden kat eden grubu acı acı düşündü. Kentin çürüyen kenar sancılarını çabucak kaçtı. Şimdi önünde düzenli iç sokak yolu ve uyuklu paptuket uzanıyordu. Willard sağa dönüp Latwood Street boyunca arabasını sürdü. Bu kır yolunda görebildiği kadar gitti. Sonra arabadan inerek nehrin güzel kıvrımlarının ve ötesindeki puslu ovaların üzerinde kayalık uçurumun yükseldiği kuzeye doğru yürüdü. Evler burada tek tüktü ve işte en yüksek noktada ve bütün evlerden uzakta, beton garajıyla tek katlı hep soldaydı. Bakımsız, çakıl taşlı yolda hızla yürüyüp kararlı bir şekilde kapıyı çaldı. Ve büyük bir gıcırtı ile kapıyı açan suratsız Portekizli melezle kılı kıpırdamadan konuştu. Son derece hayati bir mesele için derhal Charles'ı görmesi gerektiğini söyledi. Hiçbir mazereti dinlemeyecek, ve isteğinin geri çevrilmesi halinde meseleyi Bayvard'a rapor edecekti. Melestere tereddüt ediyordu. Oylat'ın açmaya çalışması üzerine kapıyı itti. Ama doktor sesini yükselterek isteğini tekrarladı. O sırada karanlık evin içinden neden korktuğunu bilmese de ürpermesine neden olan kısık bir ses işitildi. ''Bırak girsin Domi'' dedi ses her zamanki gibi konuşabiliriz. Ses onu rahatsız etmişti. Hemen ardından gelen şey ise iyice korkuttu. Döşeme gıcırdadı ve konuşan kişi ortaya çıktı. Sesin sahibi Charles Dexter Ward'ın ta kendisiydi. Doktor Wydott'un bu öğleden sonraki konuşmayı aslında sadık ve ayrıntılı bir şekilde anımsayıp kaydetmesinin nedeni bu dikkate her döneme verdiği önemdir. Çünkü en azından Charles Dexter Ward'ın kafa yapısının temelli bir şekilde değişmiş olduğunu kabul etmekte ve genç adamın 26 yıldır büyümesini izlediği birinin beyninden farklı birinin beyniyle konuştuğuna inanmaktadır. Doktor Lehman'la arasındaki tartışma bu beledi çok kesin olmaya zorlamıştı ve Charles vardıın deliliğini tam olarak annesiyle babasına daktilo ile yazılmış notlar göndermeye başladığı dönemden başlatıyordu. Bu notlar vardıın normal üslubuyla yazılmış notlar değildi. Hatta Verite yazdığı en çılgın notların üslubuyla bile yazılmamıştır. Sanki yazarının zihni birden bir harekete geçerek Çocukluğundaki antik eserlere merandan bilinçsizce edindiği bir yığın eğilim ve izlenimi serbest bırakmış gibi. Bu uslup tuhaf ve eskiydi. Çağdaş olmak için açık bir çaba görülüyordu. Ama yazının ruhu ve yer yer dili geçmişe aitti. Geçmiş, Çağsın doktoru, bu karanlık eve kabul ederkenki ses ve hareketlerinde de açıkça görülüyordu. Başını eğerek Willett'ı selamladı. Oturacak bir yer gösterdi. Ve daha başlangıçta açıklamaya çalıştı. O tuhaf fısıltıyla birdenbire konuşmaya başladı. Bu lanet nehir havasından nefes darlığına yakalandım diye söze başladı. Konuşmama mazur görün. Sanırım ''Neyim olduğunu görmek için babam tarafından gönderildiniz ve umarım onu telaşe düşürecek bir şey söylemezsiniz.'' Willett büyük bir dikkatle bu kulak tırmalayan ses tonunu, bundan daha büyük bir dikkatle de konuşmacının yüzünü inceliyordu. Bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyordu ve bir gece... Yorkshire'da baş uşağın nasıl korkmuş olduğuna ilişkin ailenin kendisini anlattıklarını düşündü. Keşke bu kadar karanlık olmasaydı diye düşündü. Ama güneşliklerin açılmasını da istemedi. Bunun yerine sadece daha bir hafta önceki o çılgın notu neden yalanladığını sordu. Ben de buna geliyordum, dedi ev sahibi. Biliyorsunuz. Sinirlerim çok berbat durumda. Açıklayamadığım tuhaf şeyler söylüyor ya da yapıyorum. Size sık sık söylediğim gibi çok büyük meseleleri çözmek üzereyim. Onların büyüklüğü başımı döndürüyor. Bulduğum şeylerden kim olsa korkardı. Ama bu işi daha fazla geciktirmeyeceğim. Evde onca gözetim ve engelleme altında kalmam ahmaklıktan başka bir şey değildi. İşi bu noktaya getirdikten sonra benim yerim artık burasıdır. Meraklı komşularım hakkında iyi şeyler söylemiyorlar. Buna belki de zayıflığım nedeniyle ben kendimde inanmış olmalıyım. Doğru yaptığım sürece yaptığım şeyde bir kötülük yok. Lütfedip da 6 beklerseniz... Sabrınızın ödülünü göreceksiniz Ayrıca biliyorsunuz ki Eski şeyler kitaplardan da hemen kaynaklardan Öğrenme yollarını biliyorum Ve açabildiğim kapılar nedeniyle tarihe, felsefeye ve sanatlara Verebildiklerimin önemini değerlendirmeyi Size bırakıyorum Kafasız Röntgenciler gelip öldürdüklerinde Atan bütün bunları biliyordu Şimdi bu bilgilere ben de sahibim. Ya da en azından eksik de olsa bir kısmına sahibim. Bu defa bir şey olmamalı. Hele hele benim aptalca korkularım nedeniyle hiç olmamalı. Lütfen efendim size yazdığım her şeyi unutun ve bu yerden ne de içindekilerden korkun. Doktor Alan çok iyi özellikleri olan biri. Ve onun hakkında söylediğim kötü şeyler yüzünden Ona bir özür borcum var Keşke onsuz yapmak zorunda kalmasaydım Ama başka yerlerde yapması gereken işleri var Tüm bu meselelere karşı Onun da benim kadar hevesi var ve Sanırım işten korktuğumda Bu konudaki en büyük yardımcım olan ondan da korktum Vart sustuğumda doktor ne yapacağını veya ne düşüneceğini bilmiyordu. Mektubun böylesine soğukkanlı atılması karşısında kendini aptallaşmış gibi hissediyordu. Ama o anki konuşmanın tuhaf, yabancı ve şüphe götürmez derecede çılgınca oluşuna karşın, ses tonunun doğallığı ve bildiği Charles Warden sesine benzerliği, trajik bir yan bulunduğu gerçeği aklına takıldı. Willett bunun üzerine konuşmayı, daha önceki meselelere yöneltmeye ve genç adamı bildik bir ruh haline döndürecek geçmiş olayları anımsatmaya çalıştı. Ama böyle yapmakla son derece acayip sonuçlara ulaştı. Daha sonra bütün akıl hastalığı uzmanları da benzer sonuçlar elde ettiler. Charles Ward'ın zihninden yakın zamanlara ve kişisel yaşamına ilişkin bütün imgeler anlaşılmaz bir şekilde silinirken, eski eserlerle ilgili gençlik dönemi imgeleri çağdaş ve kişisel olanları yutmak üzere bilinçaltının derinliklerinden yüzeye çıkmıştı. Genç adamın eski şeylere ilişkin derin bilgisi anormal ve tekinsizdi ve bu bilgisini gizlemek için elinden geleni yapıyordu. Willard, çocukluğunun bazı en gözde araştırma konularından söz ettiğinde, Charles çoğu kez sırf ile konuyu öylesine açıkladı ki hiçbir ölümlünün bu kadar bilgiye sahip olabileceğini düşünülemezdi. Doktor hızla aklından gelip geçen düşünceyle titredi. Bir perşembeye rastlayan 1762 yılının 11 Şubat günü King Street'teki By Douglas Historic Akademideki oyunda Şişko Şerif'in eğilmesiyle başındaki Peru nasıl düştüğünü ya da Stead'in, Kongsus Lover'ın metnini oyuncuların nasıl fena halde kestiğini, bu yüzden Baptist güdümlü yasama organı tiyatroyu iki hafta sonra kapattığında insanın neredeyse memnun olduğunu bilmek pek de bir şey değildi. Thomas Sabine'in Boston Post'a arabasının son derece rahatsız olduğundan eski mektuplarda söz edilmiş olabilir ama hangi sağlıklı eski zaman meraklısı, ve Penatus Olney'in gıcırdayan yeni tabelasının, Paltuket'teki bütün radyoların çalmakta olduğu yeni caz parçasının ilk notalarının tam olarak aynısı olduğunu anımsayabilirdi. Ama var, uzun süre bu yolda sorguya çekilemezdi. Çağdaş ve kişisel konuları süratle bir kenara iterken, eskiye ilişkin konularda çok geçmeden açıkça sıkılmaya başladığı görüldü. İstediği tek şey, Geri dönme isteği duymaksızın gitmesini sağlamak için konumu tatmin etmekti. Bu amaca ulaşmak için Vedit'e bütün evi görmesini önerdi. Ve hemen önüne düşerek doktoru mahzenden tavan arasına kadar gezdirdi. Vedit çok dikkatli bir şekilde baktı. Ama ortada gözüken kitapların Vardun evindeki raflarda bulunan kocaman gedikleri doldurmayacak kadar az, hatta önemsiz, Yetersiz. Sözde laboratuvarınsa çok eften püften olduğunu fark etti. Başka bir yerde bir kitaplığın ve laboratuvarın bulunduğu açıktı. Ama nerede olduğunu söylemek olanaksızdı. Doktor Willet adını koyamadığı bir şey yüzünden soruşturmasında yenilmiş olarak akşamdan önce kente döndü ve tüm olan bitenleri Bay anlattı. Genç adamın kesinlikle aklını oynatmış olduğunda hemfikir olmalarına karşın o an için acilen yapılması gereken bir şey olmadığına karar verdiler. Bütün bunlardan başka Bayward'ın oğlunun daktilöre yazılmış tuhaf notlarının izin verdiğinden daha fazlasını kesinlikle bilmemesi gerekiyordu. Bayward bunun üzerine oğluna baskın bir ziyarette bulunmaya karar verdi. Doktor Willard, bir akşam baybardı arabasını alarak tek katlı evin göründüğü bir noktaya kadar götürdü ve sabırla dönüşünü bekledi. Oldukça uzun süren ziyaretin ardından baba evden çok üzgün ve şaşkın bir vaziyette çıktı. Konuğun zorla salona girip Portekizli bir emirle uzaklaştırmasından sonra Charles'ın görünmesin epeyce zaman alması dışında o da aynen doktor gibi karşılanmıştı. Ve değişmiş oğlunun tavırlarında hiç de bir evladın babaya karşı duyduğu cinsten bir yakınlıktan eser yoktu. Işık oldukça loştu. Yine de genç adam ışıkların fena de gözlerini kamaştırdığından yakındı. Boğazının çok kötü olduğunu ileri sürerek hiç yüksek sesle konuşmamıştı. Ama boğuk sesinde Bayward'ın aklından uzaklaştıramadığı belli belirsiz rahatsızlık veren bir şeyler vardı. Genç adamın akıl sağlığını kurtarmak için elden gelen her şeyi yapmaya kesin kararını veren Bay Bartla Dr. Willett, işe yarayabilecek her türlü bilgi kırıntısını toplamaya koyuldular. İlk inceledikleri konu, Paptuket'te çıkan dedikodulardı. Buradan bilgi toplamak oldukça kolaydı. Çünkü her ikisinin de bölgede dostları vardı. Daha çok bilgiyi Doktor Willett topladı. Çünkü insanlar onunla dedikoduların merkezindeki kişinin babasıyla konuştuklarından daha içtenlikle konuşuyorlardı. Ve Willett duyduğu şeylerden, genç vaatın yaşantısının çok tuhaf bir yaşantı haline gelmiş olduğu sonucuna vardı. Sokaktaki adam tek katlı evde yaşayanları geçen yılın vampirlik olaylarından ayrı düşünmezken, Gece gidip gelen kamyonlar da kuşkulu söylentilere yol açmaktan geri kalmıyordu. Yöre tüccarları, kötülü yüzünden okunan merizin verdiği siparişlerin tuhaflığından ve özellikle yakınlardaki iki kasap dükkanından sağlanan aşırı miktarlardaki et ve taze kandan söz ediyorlardı. Üç kişilik bir ev için bu miktarlar çok saçmaydı. Sonra... Toprağın altından gelen sesler meselesi vardı. Böylesi bir kesin olarak belirlemek daha zordu. Ve bütün belli belirsiz ipuçları bazı temel esaslara işaret ediyordu. Ayin niteliğinde sesler kesinlikle vardı. Ve tek katlı ev karanlıkken ayin niteliğinde sesler kesinlikle vardı ve tek katlı ev karanlıkken duyuluyordu. Bu sesler bilinen mahsenden geliyor olabilirler de elbette ama daha derin ve daha yaygın yeraltı kemerlerinin bulunduğu yolunda ısrarlı söylentiler vardı. Joseph Garvan'ın yeraltı mezarlıkları hakkındaki eski ülküleri anımsayan ve bu yerin resmin arkasında bulunan bazı belgelerde açığa çıkan Garvan'ın mülkünün içindeki konumu nedeniyle seçilmiş olmasına, Kesin gözüyle bakan Bay var, dedikoduların bu bölümüne daha çok önem verdiler. Ve eski el yazmalarında sözü edilen nehir kıyısındaki kapıyı birçok defa araştırdılarsa da bir şey bulamadılar. Halkın evde yaşayanlarla ilgili düşüncelerine gelince, Portekiz'den tiksinirdiği, sakallı gözlüklü doktor Allen'dan korkulduğu, solgun, Genç halimden büyük ölçüde nefret edildiği açıkça ortadaydı. Son bir iki hafta içerisinde Vart açıkçası çok değişmişti. Etrafa sevimli görünme çabalarından vazgeçmiş, konuşmaya kalkıştığında boğuk ama tuhaf bir şekilde itici fısıltılarla konuşmuştu. Şuradan buradan toplanan bölük börçük bilgiler böyleydi. Bunlar üzerinde Bay Ward Doktor Dr. Willett uzun ve ciddi görüşmeler yaptılar. Tümden gelin, tüme varım gibi yöntemleri ve hayal güçlerini son sınırlarına kadar zorladılar ve doktorun şimdi babasına gösterdiği çılgın mektupta da dahil Charles'ın son zamanlardaki hayatıyla Joseph Garvin konusunda evde bulunan az sayıdaki belge arasında bir bağlantı kurmaya çalıştılar. Charles'ın bulduğu kağıtlara şöyle bir göz atmak için neler vermezlerdi ki? Çünkü genç adamın deliliğinin anahtarının, yaşlı büyücü ve onun işleri hakkında öğrendiklerinde yattığı çok açıktı. Ve yine de bütün bunlara rağmen bu olağanüstü olayda bir sonraki adım, Bay Vart'tan ya da Doktor Willitt'tan gelmedi. Genç wardın anne ve babasına gönderdiği taktiklerle yazılmış notlar gitgide azılırken, mücadele edilemeyecek kadar şekilsiz ve soyut bir gölge tarafından gerip sürtülmüş ve kapıları karışmış olan babayla hekim bir süre için hiçbir şey yapmayarak köşelerine çekildiler. Sonra Alışla geldik mali düzeniyle ayın ilk günü gelip çattı ve çeşitli bankalardaki memurlar garip bir şekilde başlarını sallamaya ve birbirlerine telefonlar etmeye başladılar. Çasfart'la göz aşinalı olan görevliler bu sıralardaki bütün çeklerinin neden bu kadar beceriksizce bir sahtekarlık olduğunu sormak üzere tek katla eve gittiler ve genç adam bu bir sesle, Son zamanlarda normal bir şekilde yazmasını büsbütün olanaksız kılan bir sinir hastalığından elinin fazlasıyla etkilenmiş olduğunu anlattığında olmamaları gerektiğinden daha az tatmin oldular. Çok büyük çabalar harcamadıkça hiçbir harfi yazamadığını söyledi. Son zamanlarda bütün mektuplarını, hatta bu iddiasını destekleyecek olan annesiyle babasına yazdığı mektupları bile Takkilo'da yazmak zorunda kaldığı gerçeğiyle bunu kanıtlayabilirdi. Araştırmacıların şaşkınlık içerisinde duraklamalarına neden olan şey, ne sadece öngörülmedik veya esas itibariyle kuşkulu hiçbir şeyin görülmediği içinde bulundukları durumdu, ne de birkaçının kulağına çalınan Pabduketteki dedikodulardı. Onları asıl şaşırtan genç adamın daha birkaç ay öncesine kadar çok iyi bildiği parasal konularda belliğini tamamen yitirmiş olduğunu akla getiren karışık konuşmalarıydı. Bir şeyler yanlıştı. Çünkü konuşmasının görünürdeki tutarlılığına ve aklı uygunduğuna karşın, bu kadar yaşamsal bir konuda bu iyi gizlenememiş bellek yitiminin hiçbir normal nedeni olamazdı. Dahası, bu adamlardan hiçbiri vardı çok iyi tanımasa da dilinde ve tavırlarındaki değişiklikleri gözlemlemekten kendilerini alamıyorlardı. Vardın bir antikite meraklısı olduğunu duymuşlardı. Ama en umutsuz antikite meraklıları bile modası geçmiş tümce ve hareketleri kullanmazdı. Bu ses kısıklığı, inmeli eller, bellek gitimi, değişikliğe uğramış konuşma ve davranışlar, bütün bunlar hep birlikte Ortalıkta dolaşan tuhaf söylentilerin temelini oluşturan bir rahatsızlığın veya gerçekten çok ciddi bir hastalığın varlığını gösteriyordu. Ve oradan ayrıldıktan sonra görevliler grubu Bayward'la bir konuşmanın zorunlu olduğu sonucuna vardılar. Böylece 1928 Martı'nın 6'sında Bayward'ın bürosunda uzun ve ciddi bir görüşme yapıldı. Ve bu toplantıdan sonra son derece şaşırmış baba, bir tür umutsuz bir boyun eğişle Doktor Willett'ı çağırdı. Willett, çeklerin üzerindeki okunaksız ve acayip imzalara baktı ve onları zihninden son çılgın mektubun el yazısıyla karşılaştırdı. Hiç kuşkusuz, değişiklik köklü ve derindi ama yine de bu yeni yazıda şaşırtıcı derecede tanıdık bir şeyler vardı çok ilginç bir tarzda muğlak ve arkaik eğilimlere sahipti ve genç adamın her zaman kullandığı kalem vuruşlarından çok farklı kalem vuruşları ile yazılmıştı. Tuhaftı ama daha önce nerede görmüştü bunu? Çarsu aklını oynatmış olduğu açıktı. Bundan kuşku duyulamazdı. Malının mülkünü idare edebilecek ya da dış dünyayla ilişkilerini yürütmeyi daha fazla sürdürebilecek gibi gözükmediğinden İdaresi ve olası tedavisi için acilen bir şeylerin yapılması gerekiyordu. İşte o zaman akıl hastalıkları uzmanları Providence'tan Doktor Pig ve Doktor White ile Boston'dan Doktor Lin'i çağrıldı. ve Baybart'ta Doktor Willett uzmanlara hastalığın gelişim öyküsünü mümkün olan en ayrıntılı bir şekilde anlattılar ve en sonunda genç hastaların artık kullanılmayan kütüphanesinde. Hangi kitap ve kağıtların kalmış olduğunu inceleyerek genç adamın normal kaba yapısı hakkında daha fazla bilgi sahibi olsunlar diye onları kütüphaneye götürdüler. Bu malzemeleri gözden geçirdikten ve Dr. Willett'e yazdığı mektubu okuduktan sonra hepsi de Charles'ın çalışmalarının sıradan her zihni bulandıracağında hiç değilse saptıracağında fikir birliğine vardılar ve onun daha yakından ilgilendiği kitapları ve belgeleri görebilmeyi yürekten istediler. Ama bu sonuncu isteklerinin tek katlı evde olay çıkarmadan gerçekleşmeyeceğini biliyorlardı. Doktor Willett şimdi hummalı bir enerjiyle tüm vakayı baştan aşağı gözden geçiriyordu. Charsun, karbona ait belgeleri buluşuna tanık olan işçiler ifadelerini işte o zaman elde etti ve daha sonra Journal bürosuna giderek aradığı tahrip edilmiş gazetelerden öğrendiği olayları birbirine bağladı. Perşembe günü, Mart ayının 8'inde Doktor Weil, Doktor Beck, Doktor Leymann ve Doktor Weil yanlarına Bay Bardot'u alarak genç adama o unutulmaz ziyarette bulundular. Amaçlarını hiç gizlemeye çalışmadan, artık hastalığı resmen kabul edilen genç adamı inciden inceye sorguya çektiler. Çarları yanıt vermede olağanüstü gecikmesine ve sonunda heyecan içerisinde ortaya çıktığında Üzerine sinmiş bulunan tuhaf ve zararlı laboratuvar kokularına karşın inatçı bir hasta olmadığını ortaya koydu Ve muğlak çalışmalara çok fazla dalmış olması nedeniyle belliğinin ve akıl dengesinin çok zarar görmüş olduğunu kabul etti Başka bir yere götürülmesi konusunda ısrar edildiğinde hiç zorluk çıkarmadı ve bellek gücünden başka oldukça yüksek derecede bir zekada sergiledi. Sürekli eski sözcüklerle konuşmaya ve çağdaş fikirlerin yerine kesinlikle normal bir insan olmadığını gösteren eski fikirleri koymaya düşkünlüğü olmasıydı. Sergilediği tavırlar nedeniyle sorgulayıcıları orayı şaşkınlık içerisinde terk ettiler. İşi konusunda doktor grubuna daha önce ailesine ve Doktor Willita söylediklerinden fazlasını söyleyecek değildi ve geçen ay yazda çılgın mektubuysa sinir bozukluğu ve isteri sonucu yazılmış bir mektup olarak önemsemiyordu. Israrla loş evinde görülenlerden başka bir kütüphane veya laboratuvar olmadığını ileri sürdü ve şu anda giysilerini silmiş olan türden kokuların evde bulunmayışını açıklamak için bir yığın anlaşılmaz laf etti. Komşu dedikoduların tatmin edilmemiş meraklarının neden olduğu ucuz yaratıcılığa veriyordu. Doktor Allen'ın nerelerde olduğu sorusuna ise kesin olarak nerede olduğunu söylemeye kendini yetkili saymadığı yanıtını verdi. Ama konuklarına sakallı ve gözlüklü adamın ihtiyaç duyulduğunda geri döneceği konusunda güvence verdi. Konukların hiçbir sorusuna yanıt vermeyen melezin ücretinin ödenip kendisine yol verilmesine ve hala bir sürü karanlık giz barındırıyorsa benzeyen evin kapatılmasına vardı hiçbir sinirlik belirtisi göstermedi. Sadece sanki çok hafif bir sizi dinliyormuş gibi durakladığı fark edildi. Başka bir yere götürülmesi, sanki kolaylaştıracak ve ilk ve son defa başvurulacak olursa en ufak bir sorunu yol açmayacak geçici bir olaymış gibi sakince ve filozofça bir boyun eğişle canlandı. Sakatlanmış belliği, yitirdiği konuşma ve yazma yeteneğiyle kötü ve acayip davranışlarının yol açtığı sıkıntıların üstesinden gelmek için hiçbir zarar görmediği belli olan zekasının keskinliğine güvendiği açıktı. Annenin değişiklikten haberdar edilmemesine karar verildi. Baba, oğlunun yerine daktilo da yazılmış mektupları göndermeye devam edecekti. Ward, Koy'daki Karankut Adası'nda tüm haşmetiyle sakin sakin yükselen ve Doktor White tarafından yönetilen özel hastaneye götürüldü ve vaka ile ilgili bütün hekimler tarafından inceden inceye muayene edilip sorgulandı. İşte o zaman fiziksel tuhaflıkların, yavaşlamış metabolizmanın Değişime uğramış cildin ve orantısız sinirsel tepkilerin farkına varıldı. Genç adamı inceleyenler arasında en fazla şaşıran doktor Willett'ti. Çünkü Varda hayatı boyunca eşlik etmişti ve ondaki fiziksel bozuklukları anında ayırt edebilirdi. Kalçasındaki o bildik zeytine benzer işareti yok olmuş, öte yandan göğsünde daha önce bulunmayan ve vücuda cadı işaretleri yapılması ile ünlü yabanıl, ve ıssız yerlerdeki bazı tekinsiz gece toplantılarına genç adamı katılıp katılmadığını doktor Wilton merak etmesine neden olan büyük siyah bir ben veya yarayız ortaya çıkmıştı. Doktor, çarsın, o kadar kötüm olmadığı günlerde gösterip okuttuğu Salem'deki cadı yargılamalarına ilişkin bazı kayıtlar aklından çıkaramıyordu. Vard'ın yüzünde de doktoru müthiş rahatsız eden bir şey vardı. Sonunda birden neden dehşeti düştüğünü keşfetti. Genç adamın sağ gözü üzerinde daha önce fark etmediği bir şey vardı. Joseph Garbo'nun ufalanan yağlı boya yine benzer ve belki de büyücülük mesleklerinin belirli bir aşamasında her ikisinin de yaptırdığı iğrenç bir ainsel aşılamayı gösteren bir yara izi veya çukur Vardın kendisi hastanede bütün doktorları şaşırtırken ona ve doktor Ezra'na gelen bütün mektuplar üzerinde sıkı bir denetim uygulanmaya başlandı. Bay Ward bütün mektupların eve gönderilmesini emretti. Willit bütün önemli haberleşmelerin muhtemelen özel ulaklar kanalıyla yapılıyor olması nedeniyle çok az şey ele geçirilebileceği tahmininde bulunmuştu. Ancak Mart ayının ikinci yarısında Doktor Alan'a bıraktan gönderilen bir mektup hem doktoru hem de babasını derin düşüncelere dalmaya yol açtı. Mektup okunaksız ve arkaik bir el yazısıyla yazılmıştı. Açıkça yabancı biri tarafından yazılmış olmakla birlikte Vard'ın konuşması gibi çağdaş İngilizce'den çok farklı bir dili vardı. Mektup şöyleydi. Almosin, Metraton'daki kardeş, size gönderdiğim tuzlardan hasıl olanları anlattığınız mektubu bugün aldım. Yanlış bir şey hasıl oldu. Bu açıkça, Barnabus'un bana numuneyi tedarik ettiği zaman mezar taşlarını değiştirmiş olduğu anlamına gelir. Çoğu zaman böyle olur. 1769'da King Chapel mezarlığından aldığınız şeyin ve 1690'da eski mezarlıktan alınanların sizi etkilemiş olması gibi. Bu onun sonunu getirmeye benzer. 75 yıl oluyor. Mısır'dan öyle bir şey aldım ki, 1924'te burada çocuğun bende gördüğü yara izi bundan ileri gelmektedir. Size çok önceden söylediğim gibi, ister ölü tuzlardan olsun, ister öte alemlerden olsun, öldüremeyeceğiniz şeyi diriltmeyin. Sözleri her zaman hazırda tutun ve elinizdekinin kim olduğu hususunda herhangi bir şüphe söz konusu olduğunda durmayın. Bugün on mezarlıktan dokuzundaki taşların hepsi değişmiş durumda. Sorgulamadıkça asla emin olamazsınız. Askerlerle başı belaya girmiş olan dostumuzdan bugün haber aldım. Transilvanya'nın Macaristan'dan Romanya'ya geçmiş olmasına üzülmüşe benziyor. Eğer şoto bildiğimiz şeylerle dolu olmasaydı yerini değiştirirdi. Ama bunu şüphesiz size yazmıştır. Bir dahaki sefere doğudaki bir tepede bulunan bir mezarlıktan alınan ve sizi çok memnun edecek bir şey göndereceğim. Bu arada eğer benim için elde edebilecek olursanız BF'yi arzuladığımı unutmayınız. Philadelphia'daki dostumu siz benden iyi tanıyorsunuz. İsterseniz ilkün onu diriltin ama fazla kullanmayın. Sonunda onunla konuşmam zor olabilir. Yok, neplot Neplodzin, Simon O. Providence'dan Bay J.C.Y. Bay Wardla Bay Willett. Düpedüz bir cinnet örneği olan bu mektup karşısında dillerini yutacaklardı. Bunun ne anlama gelebileceği yavaş yavaş kafalarına dank etmeye başladı. Bu durumda Bob Tuket esrarında asıl üzerinde durulması gereken Charles Ward değildi. Şu ortalıklarda gözükmeyen Doktor Allen mı oluyordu? Bu, genç adamın son çılgın mektubundaki korkunç imaları ve kararlılığı açıklardı Yaşlı sakallı ve gözlüklü yabancıya bay J.C. diye hitap edilmesi neyin nesi oluyordu bunun anlamı çok açıktı ama da bir sınırı vardı Vardın 4 yıl önce Prag'da ziyaret ettiği yaşlı adam Simon O kimdi ama yüzyıllar önce de bir başka Simon O vardı 1771'de ortalıktan kaybolan ve Doktor Widott'ın Charles'ın bir defasında fotostatik kopyalarını göstermiş olduğu Orn formüllerinden onun kendine has el yazısını kesinlikle tanıdığı, diğer adı Cediyah olan Salemli Simon Orn. Küme küme ince uzun kuleleri ve kubbeleriyle eski Providence'ı taciz etmeye 1,5 yüzyıl sonra nasıl bir dehşet ve hesar, ne tür aykırılıklar ve doğa ihlalleri geri dönmüştü. Gerçekten ne yapacaklarını, ne düşüneceklerini bilemeyen babayla yaşadığı kim çaresiz görmeye hastaneye gittiler. Ve doktor Erzan hakkında Pra yaptığı ziyaret hakkında ve selamı say mı ya da Şeddiya onunla ilgili ne bulduğu konusunda genç adam ellerinden geldiğince inceden inceye sorguya çektiler. Tüm bu sorulara genç adam kibar bir şekilde, duygularını belli etmeden, boğuk bir fısıltıyla yanıt verdi. Ve Dr. Allen'da geçmişteki bazı ruhlarla dikkat çekici bir ruhsal bağ bulunduğunu, muhtemelen benzer yetenekleri olan Prague'daki biriyle mektuplaşıyor olabileceğini söyledi. Oradan ayrıldıklarında Bay Ward ile Dr. Willett, sorguya çekilenin kendileri olduğunu büyük bir üzüntüyle kavradılar. Hastaneye kapatılmış genç adam kendisi açısından gerçekten önemli hiçbir şey söylemeden bıraktan gelen mektupta ilgili bütün bilgileri ustalıkla onlardan sızdırmıştı. Doktor Pick, White ve Lehman, genç ward'un tuhaf arkadaşının mektuplaşmasına pek önem vermediler. Çünkü aynı soydan egzantrik ve saplantılı insanların bir araya gelme eğiliminde olduklarını biliyor ve Charles ya da Alan'ın sadece vatanından uzakta yaşayan kendi benzerlerini keşfetmiş olduklarına inanıyorlardı. Belki Alan'ın kendisi de benzer bir vakaydı. Ve genç adamı, kendisini çoktan ölmüş karbonun yeniden yeryüzüne dönmüş olarak görmeye ikna etmişti. Böylesi şeyler daha önce de görülmüştü. Hislerine yenilmeyen doktorlar aynı temelde, Çeşitli hilelerle elde edilen önceden tasarlanmamış örnekleri göstererek Charles şimdiki el yazısı konusunda Willett'ın endişelerini giderdiler. Willett bu yazının tuhaf bir şekilde tanıdık gelmesini sonunda onu Joseph Carver'ın modası geçmiş yazı stiline benzetmiş olmasına bağladı. Ama diğer doktorlar bunu sadece bu tür hastalıklarda beklenmesi gereken bir taklit aşaması olarak gördüler. ...ve olumlu ya da olumsuz bir önemi olduğunu kabule yanaşmadılar. Meslektaşlarının bu tatsız tavırlarını gören Willett, Bayvard'a, Doktor Allen adına Rakuz, Transilvanya'dan gönderilen... ...ve 2 Nisan'da ellerine geçen mektubu kendisine saklamasını önerdi. El yazısı, Hutchinson'ın şifreli yazısına o kadar benziyordu ki, hem baba hem de hekim, mühürü açmadan önce korkuyla durakladılar... Mektup şöyleydi. Azizimce, yöre halkının ile ilgili olarak konuşmak üzere 20 kişilik bir milis grubu geldi. Daha az laf söz olması için daha derinden gitmeliyim. Bir macarın bir kade içki ya da bir kap yemek karşılığında satın alınabileceği yerde bu işgüzar ve titiz Romanyalılar insanı fena halde uğraştırıyorlar. Geçen ay dostum beni dirilttiğim adamın Akropolis'in 5 spek olduğunu söylediği yere götürdü. Ve içinde gömülü olanla üç konuşma yaptım. O, Prak'ta doğruca S.O.'ya gidecek, oradan da size gelecek. Çok inatçıdır ama böyleleriyle nasıl başa çıkılacağını siz bilirsiniz. Daha öncekilerden daha azına sahip olun akıllılığını gösterdiniz. Çünkü... Muhafızlara vücut vermenin ve kafalarını yemenin lüzumu yoktu ve sizin de çok iyi bildiğiniz gibi işler sarpa sarınca bu fazla şeyin bulunmasına sebep oluyordu. Şimdi artık bir başka yere gidip gerektiğinde öldürme zahmetine girmeden çalışabilirsiniz ama böyle üzücü bir yol tutmak zorunda kalmayacağınızı ümit ediyorum dakilerle çok fazla bir alışverişinizin olmamasına çok seviniyorum. Çünkü bunun çok amansız tehlikeleri var ve istediğiniz korumayı vermeye hazır olmayan birinden korunma talep ettiğinizde onun yapmış olduğu şeylere karşı çok hassassınız. Başka birinin başarıyla söylediği formülü elde etmede siz beni geçiyorsunuz. Ama Boralius doğru sözlerin söylenmesi halinde bunun böyle olacağını tasavvur ediyordu. Çocuk onları sık sık kullanıyor mu? Yaklaşık 15 ay kadar önce benim yanıma geldiğinde korktuğum gibi giderek daha çok tiksiniyor olmasına üzülüyorum. Ama sizin onunla nasıl başa çıkacağınızı bildiğinizi seziyorum. Ona kahrolası formülü söyleyemezsiniz. Çünkü o yalnızca diğer formülün tuzlardan dirilttiği şeyde çalışır. Ama sizin hala kuvvetli elleriniz ve bıçağınız ve tabancanız var. Ve mezarları kazmak da zor değil. Ne de asitleri yapmaktan diksindir. O, kendisine BF'yi söz verdiğinizi söylüyor. Ondan sonra o benim olmalı. B, çok geçmeden size gelir ve Memphis'in altındaki karanlık şeyden istediğiniz şeyi belki o size verebilir. Dirilttiğiniz şeye ihtimam gösterin ve çocuğa dikkat edin. Yer altındaki avayları diriltmek için bir senelik bir süre kafi gelecek ve ondan sonra bizim için sınır namına bir şey kalmayacak. Sözlerime inanın. Çünkü biliyorsunuz ki o onun ve benim istişare ettiğimiz bu meselelerden sizden 150 yıl fazlamız var. Nebru Kanay Hadot Ama bilit ve Bayvar bu mektubu akıl hastalığı uzmanlarına göstermekten geri durmuş olsalar da üzerine bizzat gitmekten geri durmadılar. Bilgiçliğin hiçbir derecesi Charles'ın çılgın mektubunun canavarca bir tehdit olarak nitelediği tuhaf sakallı ve gözlüklü Doktor Allen'ın Ward'ın seyahatlerinde ziyaret ettiği ve karbonun hala yaşamaya devam eden ya da başka bir bedende yaşamlarını sürdüren Salem'deki eski meslektaşları oldukların açıkça ileri süren iki açıklanamaz yaratıkla yakın ve uğursuz bir haberleşme içerisinde olduğu gerçeğini yalanlayamazdı. Erdo'nun kendisini Joseph Carver'ın enkarnasyonu olarak gördüğünü ve Charles Bart'tan başkası olamayacak bir çocuğa karşı canici niyetler beslediğini ya da tavsiyelerde bulunduğunu da kim başlatmış olursa olsun, Örgütlü dehşet ayaktaydı ve temelinde de sırra kadem basmış halen bulunuyordu. Bu yüzden Charles'ın şimdi hastanede güvende olmasına şükrederek Bay var gizel sakallı doktorla ilgili bilgi toplamak, nereden gelmiş olduğunu hakkında Paltuket'in ne bildiğini öğrenmek bir mümkünse, şu anda nerede bulunduğunu keşfetmek için hiç zaman yitirmeden detektifler kiraladı Charles'ın teslim ettiği tek katlı evin anahtarlarından birini adamlara vererek kalan izlerden bir ipucu elde etmek üzere onlara hastanın eşyalarının toplanması sırasında Alan'ın odası olduğu anlaşılan boş odayı araştırmaya zorladı. Bay Warp dedektiflerle oğlunun eski kütüphanesinde konuştu ve adamlar sonunda orayı terk ettiklerinde gözle görülür bir rahatlama hissettiler. Çünkü... Ortalığı adeta kötülüğün kokusu sarmıştı. Belki resmi bir zamanlar şömini rafı üzerindeki parodon sersert bakan adam, adı kötüye çıkmış yaşlı büyücü hakkında duydukları şeylerden, belki de tamamen farklı ve ilgisiz bir şey yüzünden hepsi de, eski bir konuttan kalmış bu oyma etrafında odaklaşan ve bir zamanlar yoğunluğu elle tutulur bir dereceye çıkan pis, ...ve zehirli bir havanın varlığını belli belirsiz hissettiler... Ve bundan sonra Dr. Willett'ın ruhunda korkunun silinmez izlerini bırakan korkunç olaylar hızla gelişerek gençliğini o zaman bile geride bırakmış birinin görünür yaşına bir on yıl ilave etti. Dr. Willett sonunda Bayward'la bir görüşme yaptı ve her ikisi de akıl hastalığı uzmanlarının alaya alacaklarını düşündükleri birçok noktada bir anlaşmaya vardılar. Ölülerle haberleşmeyle bağlantısı salem büyücülüğünden bile eski, müthiş bir hareketin dünyada faaliyette olduğundan şüphe edilmeyeceği sonucuna vardılar. En azından yaşayan iki adamın ve hakkında düşünmeye çekindikleri bir başkasının, ta 1690'da, hatta daha önce yaşamış zihinlere veya kişiliklere kesinlikle sahip olduğu, bütün bilinen doğal yasalara karşın hemen hemen çürütülemez bir şekilde kanıtlanmıştı. Bu korkunç yaratıkların ve Charles ne yaptıkları veya yapmaya çalıştıkları yazdıkları mektuplardan ve olayı aydınlatan eski ve yeni her bilgi kırıntısından açıkça anlaşılıyordu. bu korkunç yaratıkların ve Charles Ward'ın ne yaptıkları veya yapmaya çalıştıkları yazdıkları mektuplardan ve olayı aydınlatan eski ve yeni her bilgi kırıntısından açıkça anlaşılıyordu. Dünyanın en akıllı ve en büyük insanları da dahil her yaştan insanın mezarını bir zamanlar onu canlandıran ve bilgi sahibi yapan, bilginç ve bilgi izlerini zamanın eskittiği küllerinden kazanmak umuduyla soyuyorlardı. Bu karabasan mezarlık soyguncuları arasında ünlü kemiklerin, okul çocuklarının kitaplarını trampetmeleri etmeleri gibi soğukkanlı bir değiş değiştokuş edildiği iğrenç bir alışveriş sürüyordu. Ve bu yüzlerce yıllık tozdan gasp edilen şeyden bugüne kadar evrende tek bir kişi, veya grupta toplandığı asla görülmedik ölçüde güç veya akıl elde edebileceği umuluyordu. Beyinlerini kendi bedenlerinde ya da farklı bedenlerde canlı tutmanın kutsal olmayan bir yolunu bulmuşlar ve bir araya getirdikleri ölülerden bilinç sızdırmayı başarmışlardı. Öyle anlaşılıyordu ki hayali yaşlı Boralus, en eski şeylerde bile çoktan ölmüş bir canlının ruhunun geri getirilebileceği bazı temel tuzların kalacağını yazdığında bunda bir gerçeklik payı vardı. Bir ruhu çağırmak için bir formül vardı. Bir de onu yeniden öldürmek için. Ve şimdi bu formüller o kadar geliştirilmişti ki başarıyla öğretilebiliyordu. Ruh çağırırken dikkatli olmak gerekiyordu. Çünkü eski mezarların üzerindeki işaretler her zaman doğru değildi. ve Bayward sonuçtan sonuca geçtikçe korkuyla titrediler. Şeyler bir tür görüntü veya sesler bilinmeyen yerlerden ve mezardan çekip çıkarılabilirdi. Ve bu süreçte de dikkatli olmak gerekirdi. Joseph Carver'ın birçok yasak şeyi uyandırmış olduğu tartışma götürmezdi. Çarsa gelince, onun hakkında ne düşünebilirdi ki? Joseph Garvin zamanından, alemlerin dışından, hangi güçler ona ulaşmış ve zihnini unutulmuş şeylere çekmişti? Belli yönleri bulmaya yöneltilmiş ve onları kullanmıştı. Prag'taki dehşet verici adamla konuşmuş, Transilvanya dağlarındaki yaratıkla uzun süre birlikte kalmıştı. Ve sonunda da cazıp Carver'ın mezarını bulmuş olmalıydı. Gazetedeki yazılar ve annesinin o gece duydukları göz ardı edilmeyecek kadar önemliydi. Sonra bir şeyi çağırmış, o da gelmiş olmalıydı. Paskalya yortusundan önceki cuma gecesi yukarıdan iştilen güçlü ses, ve kapalı tavanlar arası laboratuvarından gelen farklı tonlardaki sesler, derinden ve boşluktan geliyor'a benzeyen nitelikleriyle bu sesler neye benziyordu? Bir hayali tinkini andıran pes sesiyle şu korkulan yabancı doktor Allen'ı haber veren korkunç bir şeyler yok muydu bu seste? Evet, Bayward'ın adamla telefonda yaptığı telefondaki oysa, tek konuşmada belli belirsiz bir dehşet içerisinde hissettiği buydu. Charles Vard'ın kapalı kapılar ardındaki ayinlerine cehennemden çıkma hangi bilinç ya da ses, hangi marazi varlığın ruhu konuşmaya gelmişti? Tartışırken duyulan şu sesler, üç ay boyunca onu kırmızı yapmalısın. Tanrım, bunlar... Vampirlik olayları patlak vermeden önce değil miydi? Ezra eski mezarının soyulması ve ardından Paptuket'te duyulan çığlıklar. Hangi bilinç bu intikamı planlamış ve küfrün çekinilen eski merkezin yeniden keşfetmişti? Ve sonra şu tek katlı ev, sakallı yabancı, dedikodular ve korku. Charles'ın sonunda delirmesini ne babası, ne de doktor açıklamaya cesaret edebiliyordu. Ama Joseph Garvin'in zihninin kesinlikle dünyaya geri döndüğünü ve eski marazi amaçlarının peşinden koştuğunu hissediyorlardı. Kötü ruhların etkisine girerek cinnet geçirmek sahiden mümkün müydü? Alan'ın bununla bir ilişkisi olmalıydı ve dedektifler varlığı genç adamın hayatını tehdit eden kişi hakkını daha çok şeyler öğrenmeliydiler. Bu arada, tek katlı evin altında kocaman bir yeraltı kemirinin varlığı tartışma kabul etmez bir gerçek olduğuna göre, onu bulmak için bir çaba sarf edilmeliydi. Akıl hastalığı uzmanlarının kuşkucu tavırlarının bilincinde olan Bay Bayward son görüşmelerinde, benzeri görülmemiş kadar ayrıntılı bir araştırmayı ortaklaşa yürütmeye karar vererek, ertesi gün valizleriyle, Mimari incelemelere ve yeraltı araştırmalarına uygun araç gereçlerle tek katlı evde buluşma hususunda anlaştılar. 6 Nisan sabahı bulutsuz, pırıl pırıl bir gökyüzü vardı ve iki araştırmacı saat 10 olduğunda iki katlı evdeydiler. Bay Vart'ta evin anahtarı vardı. İçeri girip ortalığı şöyle bir kolaçan ettiler... Doktor Allen'ın odasının karmaşıklığından dedektiflerin daha önce oraya uğramış oldukları anlaşılıyordu ve sonraki araştırmacılar onların değerli bir ipucu bulmuş olabileceklerini umdular. Elbette ki işin asıl önemli bölümü mahzendeydi. Bu yüzden daha fazla gecikmeden mahzen indiler ve ikisi de hiçbir sonuç elde edemeden daha önce genç, Deli ev sahibinin yanındayken yaptıkları gibi her tarafı araştırarak birer tur attılar. Bir süre her şey çok şaşırtıcı göründü. Toprak zeminle taş duvarların her santimetre karesi o kadar sağlam ve el değmemiş durumdaydı ki, bir geçit bulunabileceği pek akla gelmiyordu. Willett, madem ki diye düşündü, Altındaki yeraltı mezarlığının varlığı bilinmeden ilk mahzen kazınmıştı. Genç varla yardımcıları, söylentilerini hiç de tekin olmayan yollardan duydukları kemerleri aradıkları yerde, geçidin başlangıcını tam manasıyla modern usullerle kazmış olmalıydılar. Doktor kazmayı nereden başlanabileceğini kestirmek için kendini çalsın yerine koymaya çalıştı. Ama bu yöntemin hiç yararı olmadı. Sonra olan haksızları eleme usulünü denemeye karar verdi ve mahzen yüzeyini hem yatay hem düşe yönlerde karış karış taradı. Çok geçmeden araştırılması gereken alan önemli ölçüde azalarak, daha önce bir defa boş yere araştırmış olduğu çamaşır teknesinin önündeki küçük bir platforma indirgendi. O zaman platformu itebileceği her yöne bütün kuvvetiyle iterek, en sonunda köşesindeki bir mil etrafında dönerek yana kaydığını buldu. Altında betondan düzgün bir yüzey yer alıyordu. Bu yüzeyin ortasındaki demir kapağı Bayward büyük bir heyecan ve hevesle atıldı. Kapağı kaldırmak zor değildi. Baba kapağı daha yeni kaldırmıştı ki. Willard onun görünüşündeki tuhaflığı fark etti. Bayward... Olduğu yerde sallanıyor, başı sersenlemiş gibi önüne düşüyordu. Willett, bunun nedeninin karanlık kuyudan yayılan pis kokulu hava olduğunu anlamakta gecikmedi. Doktor Willett, bayılmak üzere olan arkadaşını hemen yukarı çıkardı ve soğuk suyla kendine getirmeye çalıştı. Ward'ın soğuk suya tepkisi çok az oldu. Yeraltı kemerinden gelen pis kokulardan ciddi şekilde rahatsızlanmış olduğu görülüyordu. Willett, hiçbir değişikliği meydana gelmemesini arzulayarak aceleleri taksi çağırmaya koştu ve hastanın zayıf itirazlarını önemsemeden onu evine yolladı. Sonra eline bir elektrik feneri alıp burnunu steril bir sargı beziyle kapayarak yeni bulunan derinliklere bir göz atmak üzere bir kez daha aşağıya indi. Pisava şimdi biraz hafiflemişti. Willard lambanın ışığını cehennemi delikten aşağı tuttu. Yaklaşık üç metre aşağısına kadar beton duvarlı ve demir merdivenli silindirik bir kuyuydu. Bundan sonra mevcut binanın güneyinde bir yerlerde eskiden yeryüzüne çıkıyor olması gereken eski taş basamaklı bir merdiven göze çarpıyordu. Willard Karbonla ilgili eski öykülerin birden aklına gelmesiyle, tek başına bu pis kokulu çukura inmekten çekindiğini kabul etmektedir. Luke Fener'ın son korkunç gece hakkında anlattıkları aklından çıkmıyordu. Sonra görev duygusu ağır bastı ve bulacağı önemli kağıtları içine doldurmak amacıyla büyük bir valizi yanına alarak kuyuya indi. Demir merdivenleri yaşına uygun bir şekilde yavaş yavaş inerek aşağıdaki kirli taş basamaklara ulaştı. Fenerinin ışığında taş merdivenin çok eskiden inşa edilmiş olduğunu anladı. Üzerinde sudamlacıkları bulunan duvar yer yer yüzyılların yosunuyla kaplıydı. Basamaklar döne döne değil ama üç keskin dönüş yaparak daha aşağı doğru uzanıyordu. Öylesine dardı ki, iki kişi yan yana zor sığardı. Çok hafif bir ses kulağına çalındığında saydığı basamakların sayısı otuz civarındaydı. Bundan sonra daha fazla saymak içinden gelmedi. Allahsız bir sesti bu. Doğanın beklenmedik, alçak perdeden, sinsi bir tecavüzüydü. Bu sesi iç karartıcı bir feryat, bir ölüm çığlığı, büyük bir ıstırabın hep bir ağızdan umutsuz bir iniltiyle dile getirilmesi ya da bilinçsiz, hastalıklı bir bedenin sızlanması şeklinde nitelemek, onun ne kadar iğrenç, insan ruhunu nasıl altüst eden bir ses olduğunu eksik değerlendirmek olurdu. Buradan götürüldüğü gün Bard'ın dinler gibi göründüğü bu ses miydi? Willett'ın bu gece duyduğu en şaşırtıcı şeydi ve basamakların dibine inip cep fenerinin ışığını, üzerinde dev bir çatı kemeri bulunan, karanlık, sayısız kemer altı yolunun açıldığı yüksek tavanlı koridorun duvarlarına tuttuğunda, bu sesin belirli bir noktadan gelmekte olmadığını gördü. Şu anda, içerisinde ayakta dikilmekte olduğu dehlizin yüksekliği, Kemerin orta noktasında yaklaşık dört metre, genişliği ise üç, üç buçuk metre kadardı. Zemin geniş yaslı kaldırım taşlarıyla döşenmişti. Duvarlar ve kemer yon Uzunluğunu kestirmek olanaksızdı, Çünkü karanlığın içine doğru belirsiz bir şekilde uzayıt gidiyordu. Kemer altı yollarından bazılarının koloni tipi altı göbekli kapıları varken, bazıları kapısızdı. Kokunun ve iniltilerin yarattığı korkuyu biraz bastırdıktan sonra Willett, bu kemer altı yollarını birer birer araştırmaya başladı. Bu yolların her birinin sonunda tuhaf işlerde kullanıldığı anlaşılan orta büyüklükte tavanı kemerlerin birleşmesiyle oluşmuş birer oda vardı. Çoğunda bacalarının izlediği yollar ilginç bir mühendislik araştırma konusu olabilecek birer ocak vardı. 150 yıllık bir toz ve örümcek hağı tabakası altında her yanda görülen aletleri ya da alet olduğunu sandığı nesneleri Billet ne daha önce görmüştü ne de ondan sonra gördü. Bunların çoğu muhtemelen baskına katılanlarca paramparça edilmişlerdi. Yakın zamanlarda hiçbir insan ayağının değmediği odaların çoğunluğu, Joseph Garvin'in deneylerini ilk ve en eski dönemlerini temsil ediyor olmalıydı. Sonunda çağdaş ya da en azından son zamanlara ait işlerin yapıldığı açıkça belli olan bir odaya geldi. Yağ seviyesi göstergeleri, kitap rafları ve masalar, sandalyeler, çekmeceler, her çeşit eski ve yeni kağıdın üzerine tepeleme yığılmış olduğu bir yazı masası vardı. Birçok yerde şandanlar ve yağ lambaları bulunuyordu. Willett el altında bir kutu kibrit bularak kullanıma hazır durumdaki şandanları yaktı. Ortalık aydınlanınca bu odanın Charles Ward'ın en son çalışma odası, ya da kütüphanesi olduğu açıkça ortaya çıktı. Kitaplardan çoğunu doktor daha önce görmüştü. Eşyaların büyük bir bölümünün Prospect Street'teki konaktan geldiği belliydi. Şurada burada göze çarpan eşya parçalarını bile o kadar iyi tanıyordu ki, tanışıklık duygusu pis kokuyu ve inleme seslerini yarı yarıya unutturdu. Oysa her ikisi de merdivenin dibine göre burada daha açıkça duyuluyordu. İlk görevi, önceden planladığı gibi, hayati önemdeki kağıtları, özellikle de Charles'ın çok eskiden, Olney Kort'taki resmin arkasında bulduğu uğursuz belgeleri bulup ele geçirmekti. Araştırdıkça, olayı tamamen çözmenin ne kadar zor bir görev olduğunu anlıyor. Tuhaf el yazılarıyla yazılmış, üzerinde tuhaf desenler bulunan dosyalar dolusu kağıt vardı. Bunların deşifre edilip yazıya geçirilmesi için aylar, hatta yıllar gerekirdi. Üzerlerindeki el yazılarının Orna ve Hutchinson'a ait olduğunu tanıdığı Pırak ve Rakus damgalı kocaman mektup paketleri bularak valizine konulacak belgelerin arasına kattı. En sonunda, bir zamanlar vardın evini süsleyen kilitli mağın bir çekmecede, Charles'ın yıllar önce istemeye istemeye görmesine izin verdiği için tanıdığı eski karbun belgelerini deste halinde buldu. Genç adam, bu belgeleri ilk bulduğu andan itibaren hep bir arada tutmuş olmalıydı. Çünkü Orn ve Hutchinson'a hitaben kağıtlar, Şifre ve anahtarı dışında işçilerin anımsadıkları bütün başlıkları oradaydı. Willard bunların tamamını valizine koydu ve dosyaları incelemeyi sürdürdü. Gençvard'ın şu anda çok büyük bir tehlike içerisinde olması nedeniyle araştırmalarını ağırlıklı olarak son zamanlara ilişkin konulara yöneltti. Ve bunca çok sayıdaki çağdaş el yazması içerisinde çok tuhaf bir şey dikkatini çekti. Bu tuhaflık, Charles'ın normal el yazısıyla yazılmış çok az şey olmasıydı. Bunların arasında son iki ayda yazılmış hiçbir şey yoktu. Diğer taraftan, çok yakın tarihlerde yazılmış olduğu yatsınamaz olsa da, Joseph Carver'ın okunaksız el yazısına çok benzer bir ile yazılmış, kelimenin tam anlamıyla bir yığın sembol, formül, tarihsel not ve felsefi yorum vardı. Besbelli ki, son zamanlardaki programın bir kısmını, göründüğü kadarıyla Charles'ın şaşırılacak kadar mükemmelleştiği, yaşlı büyücünün anlaşılmaz el yazısını taklidi oluşturuyordu. Alan'a ait olması gereken üçüncü bir el yazısınınsa izi bile yoktu. Elbette ki Alan lider konumuna yükseldiyse genç vardı yazıcısı gibi davranmaya zorlamış olmalıydı. Bu yeni malzemede bir formül, daha doğrusu bir çift formül o kadar çok geçiyordu ki Willett daha araştırmasını yarı etmeden bunları ezberlemişti bile. Bunlar paralel iki sütundan oluşuyordu ve soldakinin üzerinde ejder kuyruğu ya da inen düğüm denilen arkaik sembol bulunuyordu. Tamamının görünüşü aşağıdaki gibi bir şeydi ve doktor neredeyse bilincine varmaksızın son hecesi ve Billet'in daha başka birçok şeyde görüp tanıdığı ve bu korkunç meselenin temelinde yattığını anladığı tuhaf yok Zodot. Adı dışında ikinci yarının birinci yarının hece hece tersten yazılmışından başka bir şey olmadığını fark etti. Geçen yılki Paskalya yortusundan önceki cuma gününün o korkunç olaylarını daha sonra incelediğinde bildi. bunlardan ilkinin belliğinin derinliklerinde nahoş izler bırakmış olduğunun bol bol kanıtlarını gördü. Formüller tam olarak aşağıdaki gibiydi. Bu formüller öylesine zor unutulan tür ve onlarla öylesine sık sık karşılaşıyordu ki, doktor farkına varmadan alçak sesle onları tekrarlamaya başlamıştı. Sonunda, şimdilik inceleyebileceği kadar kağıt bulduğu kanaatine vardı. Bu yüzden daha geniş, ve sistemli bir sefer için kuşkucu akıl hastalığı uzmanlarını toptan getirinceye kadar araştırmasına ara vermeye karar verdi. Henüz gizli laboratuvarı bulamamıştı, bu yüzden valizini aydınlık odada bırakarak o kasvetti ve iğrenç iniltilerin kemerlerinde sürekli yankılandığı karanlık, pis kokulu koridora çıktı yeniden. Bundan sonra girdiği birkaç odanın hepsi terk edilmişti veya sadece çürümüş kutularla, uğursuz görünüşlü kurşun tabutlarla doluydu. Willett, Carvan'ın başlangıçtaki uğraşlarının boyutundan derinden etkilendi. Ortadan kaybolan köleleri ve denizcileri, dünyanın her tarafında tecavüze uğrayan mezarları, ve son saldırıya katılan gruptakilerin görmüş olabileceği şeyleri düşündü ve daha fazlasını düşünmemenin yerinde olacağına karar verdi. Çok geçmeden, sağında yükselen büyük taş basamaklara rastladı ve indiği merdivenlerin dik çatılı çiftlik evinin merdivenleri olması halinde, bu merdivenin karbonun ek binalarından birine, belki de, Yükseklerde dar bir yarık şeklinde penceresi bulunan meşhur binaya çıkan bir merdiven olabileceği sonucunu çıkardı. Birden duvarlar ileride açılır gibi oldular ve pis kokuyla inildi güçlendi. Willott kocaman meydanlık bir yere gelmiş olduğunu gördü. Burası o kadar genişti ki bir tarafından öte tarafını aydınlatmaya fenerin gücü yetmiyordu. Ve ilerlemeye devam ettikçe, ara sıra tavan kemerlerini tutan kalın sütunlara rastladı. Bir süre sonra, Stonehenge abidesi gibi çember şeklinde dizilmiş bir grup sütuna ulaştı. Merkezine üç basamakla çıkılan oymalı bir sunak vardı. Elektrik feneriyle incelemek üzere yaklaştığı bu sunağın üzerindeki oymalar son derece tuhaftı. Ama ne olduklarını görünce korkudan titreyerek geri çekildi ve sunağın üst yüzünün rengini karartan ve yer yer aşağı doğru akan koyu lekeleri incelemek için durmadı. Bunun yerine uzaktaki duvara buldu ve yer yer karanlık yolların açıldığı, önü demir ızgaralarla kapatılmış sayısız dar girintilerde, El ve ayak bileği kemiklerinin gerideki taş duvarlara zincirlenmiş olduğu dev bir çember şeklindeki bu duvar boyunca ilerledi. Bu hücreler boştular ama iğrenç koku ve korkunç inildiler. Şimdi her zamankinden daha kuvvetli duyuluyor ve zaman zaman ne olduğu anlaşılmaz bir gümbürtüye dönüşüyordu. Wideth. Artık dikkatini bu berbat kokudan ve tekin olmayan gürültüden başka bir şeye veremiyordu. Bu büyük sütunlu holde her ikisi de başka yerlerde olduğundan çok daha açıkça duyuluyor ve bu yeraltı esrarının ölüler diyarında bile çok daha aşağılardan geliyormuş gibi bir izlenim yaratıyordu. Karanlık yollardan herhangi birindeki merdivenlerden aşağı inmeyi denemeden önce, Benerin ışığını iri kaldırım taşlarıyla kaplı zemine tuttu. Zemin oldukça gevşek döşenmişti ve şurada bu da üzerlerine belirli bir düzenle verilmemiş ufak acayip delikler olan kütük gibi kalın düz taşlar göze çarpıyordu. Bir yerde öylesine yere atılmış çok uzun bir merdiven vardı. Bu merdivene her tarafı saran ağır, iğrenç bir koku sinmişti. Yavaşça hürümesini sürtürürken birden kokunun da, seslerin de tuhaf şekilde delilmiş taşların hemen üzerinde çok daha güçlü olduğunu fark etti. Bunlar sanki daha derin bir dehşet açılan kapılardı. Birinin yanına çömelip elleriyle kaldırmaya çalıştığında yerinden çok zor kıpırdatabildiğini gördü. Taşa dokunmasıyla altından gelen inildi daha yüksek bir perdeye ulaştı ve büyük bir dehşet içerisinde canını dişine takarak taşı kaldırma çabalarına devam edebildi. Aşağıdan atlandırılamayacak pis bir koku yükseldi ve doktor taşı bırakıp fenerini karanlık kuyuya yöneltirken başının döndüğünü hissetti. Willett, son derece iğrenç bir uçuruma inen taş basamaklar görmeyi umuyorduysa da büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Çünkü bu iğrenç kokuların ve çılgın iniltilerin arasında sadece çapı bir buçuk metre kadar olan ve içine inmek için bir merdiven ya da benzer bir şey gözükmeyen tuğladan silindirik bir kuyunun üst bölümünü gördü. Işık aşağıya aydınlatırken feryat ansızın kesik kesik acı havlamalara dönüştü ve yanı sıra anlaşılması güç tırmalama sesleri ve gümbürtüler duyuldu. Kaşifimiz korkuyla titredi. Bu dipsiz kuyuda nasıl iğrenç bir şey suya yatmış olabileceğini düşünmek bile istemiyordu. Ama çok geçmeden kuyunun kaba yontulmuş kenarından aşağıya bir göz atmak için Tüm cesaretini toplayarak boylu boyuncu uzandı ve elini mümkün olabildiğince aşağı uzatarak kuyunun dibinde ne olduğunu görmek için fenerini aşağıya doğrulttu. Bir an, neredeyse elle tutulabilir yoğunluktaki kasvetli ve iğrenç bir havanın içinde kaybolup giden yosun bağlamış, kaygan duvarlardan başka bir şey göremedi. Sonra... Uzandığı beton zeminden altı yedi metre aşağıda kapkara bir şeyin beceriksizce ve çılgınca sıçrayıp durduğunu gördü. Elindeki fenerin ışığı titredi. Ama bu hiç de doğal olmayan kuyunun karanlığında hapsolmuş canlının neye benzediğini görmek için yeniden baktı. Charles'ın doktorların kendisini götürmesi üzerine bütün bir ay boyunca açlıktan ölmeyi terk ettiği, ve büyük mağaranın zemini sık bir şekilde kaplayan benzer delikli kocaman taşların altındaki kuyulara hapsolunmuş, çok sayıdaki canlıdan biriydi. Bu şeyler her neyse, bu kadar dar bir yerde yatamayıp, sahiplerinin kendilerini bırakıp gittiği bu korkunç haftalar boyunca çömelmiş, sızlanmış, beklemiş ve güçsüz bir şekilde sıçramış olmalıydılar. Ama doktor Billet, Yeniden baktığına bin pişman oldu. Çünkü tecrübeli bir cerrah olmasına karşın, O andan itibaren, Bir daha, Asla aynı insan olamadı. Makul ölçülerdeki maddi bir varlığa, Bir tek bakışın bir insanın nasıl bu kadar sarstığını, Değiştirebildiğini açıklamak çok zor. Biz ancak, bazı süliyetlerin ve varlıkların etrafında hassas bir düşünürün bakış açısını korkunç bir şekilde etkileyen bir sembolizm ve telkin gücü olduğunu ve sıradan bakışın yanılsamalarının ötesinde kuşkulu kozmik ilişkiler ve atlandırılamayan gerçekliklerle ilgili korkunç ipuçlara pısıldadığını söyleyebiliriz. Velat, böylesi bir süliyet ya da varlık gördü. Bundan sonraki birkaç saniye boyunca, Doktor Wait'in özel hastanesindeki delillerden herhangi biri kadar deli olduğuna hiç kuşku yoktu. Bütün gücü çekilen ya da sindirleri felç olan elinden elektrik fenerini düşürdü. Fenerin kuyunun dibindeki yazgısını anlatan çatır çutur çiğneme seslerini aldırış bile etmedi. Onu yani hiç kimsenin tanık olmadığı kadar panik içinde bir ses de haykırdı, haykırdı, haykırdı ve ayakları üzerinde doğrulamadığından kendi çılgın haykırışlarına yanıt olarak ölülerdi yarına ait düzünlerce huyunun tükenmiş sızlanmalarını ve kesik kesik kavlamalarının döktüğü rutubetli döşeme taşların üzerinde umutsuzca süründü, süründü, pürüzlü, gevşek taşlar üzerinde ellerini yırttı, sık sık rastladığı sütunlarda birçok defa başını çarparak bereledi. Ama ilerlemeye devam etti. Sonunda zifiri karanlık ve pis kokular arasında yavaş yavaş kendine geldi ve kesik kesik havlamaların içinde eridiği tek perdeden sızlanma seslerine karşı kulaklarını tıkadı. Terden sırılsıklam olmuştu. Işık yapma olanaklarından yoksundu. Karanlığın ve dehşetin dipsiz uçurumunda yaralı, cesaret kırılmış ve asla belleğinden sinemeyici bir anının ağrığıyla ezilmiş durumdaydı. Altında... O şeylerden düzünelercesi yaşıyordu. Ve kuyulardan birinin kapağını kaldırmıştı. Gördüğü şeyin asla o kaygan duvarlardan tırmanamayacağını biliyordu. Ama yine de karanlıkta kalmış bir ayak basma yerinin olabileceği düşüncesi onu korkudan titretiyordu. Bilat o şeyin ne olduğunu asla söyleyemeyecekti. Bu şey cehennemden çıkma sunağın üzerindeki bazı oymalara benziyordu ama canlıydı. Doğa onu asla bu biçimde yaratmamıştı. Çünkü tamamlanmamış olduğu çok açıktı. Kusurları son derece şaşırtıcı cinsdendi ve oranlarındaki anormallikleri tarif edebilecek gibi değildi. Velid, bu tür şeylerin Vard'ın kusurlu tuzlarından dirilttiği ve köle ya da ayin amacıyla muhafaza ettiği varlıklardan olması gerektiğini söylemekle yetinmektedir belirli bir önemi olmasaydı resmi şu lanet taşın üzerine uyutmazdı. Taşın üzerine resmi uymuş şeylerin en kötüsü değildi. Ama Willett asla diğer çukurları açmadı. Zamanla zihninde oluşan ilk bağlantılı fikir önceden üzerinde epey düşündüğü karbonla ilgili belgelerde karşılaştığı ve pek bir şeye bağlayamadığı bir paragraf. Simon ya da Yadiyah Orman'ın ölüp gitmiş büyücüye yazdığı el konulan uğursuz mektubunda kullandığı bir cümle oldu. Ancak bir parçasını toplayabildiğimiz şeyden H'nin diriltiği o şeyde dehşetten başka bir şey olmadığı kesin. O doktor sonra bu imdiyeyi korkunç ayrıntılarla tamamlayarak, Karbın baskınından bir hafta sonra yanmış ve çarpılmış bir vaziyette tarlalarda bulunan şeyle ilgili olarak çevreye yayılan eski söylentileri anımsadı. Charles Ward bir defasında doktora ihtiyar lokomun bu şey hakkında söylediklerini anlatmıştı. Ne tam anlamıyla bir insana ne de Paltuketlerin o güne kadar gördükleri ya da hakkında bir şeyler okudukları herhangi bir hayvana benzer bir yanı vardı. Azotlu taş zemine çömelmiş ileri geri sallanırken bu sözler doktorun zihninde uğulduyordu. Bu düşünceleri kovmaya çalıştı. İçinden dualar okudu sonra El yatın çorak ülkesi gibi çağdaş bir yığın metni karma karışık bir şekilde anımsamayı denedi ve en sonunda Vardun yeraltı kütüphanesinde bulduğu belgelerde sık sık tekrarlanan çift formül’e geri döndü. Yani niñaq, yok sotot ve vurgulanmış sonuce zro ya kadar devam etti. Bu onu yatıştırır gibi oldu. Bir süre sonra sendeleyerek ayakları üzerinde doğruldu. Korkusu yüzünden yitirdiği elektrik fenerini hayıflanarak ürpertici havanın mürekkep koyuluğundaki karanlığında parıldayan bir ışık arandı. Bulamayacağını düşünüyor olmakla birlikte, kütüphanede bıraktığı parlak ışığın zayıf bir yansımasını veya ufacık bir parıltı görebilmek umuduyla her yürü dikkatle ve uzun uzun gözleriyle taradı. Bir zaman sonra, çok çok uzakta hafif bir parıltıyı fark eder gibi olduğunu düşündü ve çok sayıdaki büyük sütunlardan birine çarpmamak ya da kapağını açık bıraktığı kuyuya düşmemek için hep önünü yoklayarak pis kokular ve iniltiler arasında el ve dizleri üzerinde büyük bir sakınımla oraya doğru süründü. Bir defasında titreyen parmakları Korkunç sunuğa çıkan basamaklar olması gereken bir şeye dokundu. Ve bu noktadan tiksintiyle geri çekildi. Bir başka seferde kaldırdığı delik bir taş kapağı rastladı ve acınası bir sakınımla ilerlemeye başladı. Ama kuyunun korkunç ağzıyla karşılaşmaktan kaçınamadı. Aşağıda olması gereken şey ne bir ses çıkarıyor ne de kıpırdıyordu. Aşağı düşen elektrik fenerinin çatır çutur yemesi kendisi için iyi olmamış olmalıydı. Velat, parmaklarının delikli taşlara değdiği her seferde korku ile titredi. Bu taşların üzerinden geçmesi bazen aşağıdan gelen humurtuyu arttırıyor ama çok sessiz hareket ettiğinden genellikle hiçbir etkisi olmuyordu. İlerlemesini sürdürürken birçok defa önündeki parıltının belli belirsiz azaldığını fark etti ve yanar durumda bıraktığı çeşitli mum ve lambaların birer birer sönmekte olduğunu anladı. Bu karabasan labirentin yaralı dünyasında zifiri karanlıkta kibritsiz olmak korkusu onu ayağa kalkıp koşmaya zorladı. Açık kuyuyu geçtiğine göre şimdi emniyetle yapabilirdi bunu. Çok iyi biliyordu ki bir kere ışıklar tamamen sönecek olursa tek kurtuluş ve hayatta kalma umudu yeterince uzun bir süre ortadan kaybolduğunu gören Bay Bayward'ın göndereceği kurtarma ekibine bağlı olacaktı. Ama şimdi açıklığı geçerek dar koridora gelmişti ve sağ tarafındaki bir kapıdan gelen parıltının yerini tam olarak görebiliyordu. Göz açıp kapayıncaya kadar oraya vardı. Şimdi onu esenliğe çıkaran son lambanın cızırtılarla yanışın seyridiyor ve kurtuluşun sevinciyle titreyerek bir kez daha genç vardın gizli kütüphanesin ortasında ayakta dikiliyordu. Bundan hemen sonra. Yanıp tükenmiş lambalar önceden dikkatini çekmiş olan bir yağ kabından acelece doldurmaktaydı. O da yeniden aydınlanınca araştırmasına devam etmek için etrafında bir fener arandı. Korkudan, perperişan durumda olmasına karşın korkunç amacına ulaşma duygusu hala her şeyin üzerindeydi. Charles Ward'ın tuhaf deliliğinin ardındaki iğrenç gerçekleri araştırırken, başvurmadıkça çare bırakmamaya kesin kararlıydı. Bir fener bulamayınca lambaların en küçüğünü seçti. Ceplerini mum ve kibritle doldurdu. Ayrıca bir galonluk bir kutu yağıldı. Kirli sunaklı meydanlığın ve atsız kuyuların ötesinde gizli bir laboratuvar bulacak olursa, bunlara ihtiyaç duyabilirdi. Bu alanı yeniden aşmak çok büyük bir cesareti gerektiriyordu. Ama Willett bunun yapılması gerektiğini biliyordu. Allah'tan ki ne insan içine korku salan sunak, ne üsta açık kuyu, mağara alanı çevreleyen, girintilerine hücreler inşa edilmiş olan ve karanlık gizemli kemerli yolları mantıklı bir araştırmanın bir sonraki hedefi olacak olan büyük duvara yakındılar. Böylece Willett yeniden ıstırap dolu inlemelerin duyulduğu Pis kokulu, büyük sütunlu meydanlığa gitti. Cehennemden çıkma sunuğa ya da ağzının yanında delik taş kapağı duran kuyunun gözüne ilişmemesi için lambasının alevini kıstı. Geçitler, bazıları boş, bazıları da depo olarak kullanıldığı açıkça belli olan küçük odalarla sona eriyordu çoğunlukla. Willett... Bu depo odaların birçoğunda garip eşyanın yığılı olduğunu gördü. Odalardan biri çürümüş ve üzeri kalın bir toz tabakasıyla kaplanmış yedek giysilerle tık doluydu. Kaşifimiz bunların hiçbir yanılgıya yer bırakmayacak kadar kesinlikle 150 yıl öncesinin giysileri olduğunu gördüğünde korkuyla titredi. Bir başka odada çağdaş giyim kuşamla ilgili bir yığın ıvır zıvır buldu. Sanki çok sayıda insanın giydirilmesi için zaman zaman buraya yığınak yapılmıştı. Ama en hoşlanmadığı şey şurada burada gözüne çarpan dev bakır fıçılar ve üzerlerindeki uğursuz kabuklar oldu. Bu fıçıları yeraltı mezarlığının genel kokusunu bile bastıran iğrenç kokular yayan maddelerle dolu tuhaf şekilli paramparça kurşun kaselerden bile az sevdi. Duvar turunun yarısını tamamladığında, geldiği koridora benzer, birçok kapının açıldığı bir başka koridor buldu. Vedat, burayı incelemeye girişti ve içinde önemli hiçbir şey bulunmayan orta büyüklükte üç odaya girdikten sonra, sonunda büyük, dikdörtgen bir odaya geldi. Büyük tanklar, masalar, fırınlar ve çağdaş aygıtlar, Şurada burada göze çarpan kitaplar sonu gelmez kavanoz ve şişe rafları. Buranın Charles ve elbette ondan önce de Joseph Carver'ın uzun zamandır aranılan laboratuvarı olduğunu gösteriyordu. Dolu ve hazır durumda bulduğu üç lambayı yaktıktan sonra Doktor Willett derin bir ilgiyle odayı ve eklentilerini inceledi. Raflardaki çeşitli reaktiflerin miktarlarından genç vardın, asıl ilge alanının organik kimyanın bir dada olduğu sonucunu çıkardı. Kasvetli görünüşlü teşrif masası dahil, bilimsel çalışmaların bütününden genel olarak pek bir şey anlaşılmıyordu. O da daha çok bir düş kırıklığı yaratmıştı. Kitapların arasında gotik harflerle yazılmış eski püskü bir Boralus'un üstası vardı ve Bay Merit'ın, 150 yıl önce karbon çiftliğinde işaretlenmiş olduğunu görmekten rahatsızlık duyduğu aynı pasajın Watt tarafından da altın çizilmiş olduğunu görmek oldukça ilginçti. O daha eski müsa, kuşkusuz son saldırıda karbon'un gizemli kütüphanesiyle birlikte ortadan kaldırılmış olmalıydı. Laboratuara açılan üç kemerli yol vardı. Doktor. Bunları da sırasıyla inceledi. Üstün köyü bir göz attığında bunlardan ikisinin sadece küçük birer depoya çıktığını gördü. Ama çeşitli derecelerde hasar görmüş tabut yığınlarını görüp bazılarında bulunan levhalardan iki üçünü okumayı başarınca korkuyla tir tir titreyerek bunları daha yakından incelemeye başladı. Bu odalarda ayrıca bol miktarda giysiyle araştırmaktan geri durmadığı birkaç sıkı sıkıya çivilenmiş yeni sandık bulunuyordu. Hepsinin, belki de en ilginci ise, cazip karbonun eski laboratuvarına ait olması gerektiğine hükmetti aygıt parçalarıydı. Bunlar, baskına katılanlar tarafından oldukça tahrip edilmişlerdi. Ama yine de, George dönemi kimyasal araç gereç parçaları oldukları hala anlaşılabiliyordu. Üçüncü kemerli yolun sonunda oldukça büyük bir oda bulunuyordu. Duvarlı raflarla tamamen kaplıydı ve ortadaki masanın üzerinde iki lamba vardı. Billet bunları yaktı ve parlak ışığında etrafındaki sonu gelmez rafları inceledi. Üst sıradaki bazı raflar boştu. Ama rafların çoğu genel olarak tuhaf görünüşlü iki tip kurşun kabanozla doluydu. Bir tip Yunan legistosları ya da yağ kapları gibi uzun ve kulpsuz, diğer tip tek kutlu ve paleron testisi gibi orantılıydı. Üzerlerine kabartmayla tuhaf görünüşlü semboller işlenmiş metalik açılıları vardı hepsinde. Velid... Birden tüm bu testlerin katı bir sınıflandırmaya tabi tutulmuş olduğunu fark etti. Bütün lekitoslar üzerinde kostası yazılı büyük bir tahta ile odanın bir tarafında, bütün paleronlar aynı şekilde üzerinde materya yazılı büyük bir tahta ile odanın öte tarafındaydılar. Üst taraftaki boş olanları dışında bütün testi ve kavanozların bir katoda ait olduğu anlaşılan rakamlar yazılı kartonlar bağlanmıştı. Willett hemen bu kataloğu aramaya karar verdi. Ama şu anda genel olarak rafların düzeni daha çok ilgisini çekiyordu. Ve kabaca bir genelleme yapabilmek için Lekitoz ve Pelaronların rastgele bazılarını seçti. Sonuç hep aynıydı. Her iki tip kavanozda da bir tek tür maddeden az miktarlar da vardı. Çok hafif, ...ve tam olarak hangi renk olduğu söylenemeyecek bir rengin çeşitli tonlarında mat görünüştü ince bir toz. Maddeler arasındaki tek farkı oluşturan renklerin sıralanışında belli bir yöntem görülmüyordu. Lekitoslarda bulunan şeylerle... ...paleronlarda bulunan şeyler arasında bir fark gözükmüyordu. Mavimsi beyaz bir toz, pembemsi beyaz bir tozun yanında bulunabiliyordu ve her perlorondaki tozun legstoslarda bir karşılığı vardı. Tozların en belirgin özelliği yapışkan olmamalarıydı. Belut testilerden birinden avucuna biraz toz aldıktan sonra tozu yeniden testiye döktüğünde avucuna hiçbir şey yapışmıyordu. İki işaretin anlamını şaşırttı ve bu kimyasal madde serisinin Normal bir laboratuvarın raflarındaki cam kavanozlarda bulunan kimyasal maddelerden neden bu kadar köklü bir şekilde farklı olduğunu merak etti. Kostest, materia sözcükleri, muhafızlar ve malzeme sözcüklerinin Latincedeki karşılıklarıydı. Ve sonra birdenbire bu korkunç gizemle ilgili olarak bu muhafızlar sözcüğünü daha önce nerede görmüş olduğunu anımsadı. Edward Hutchinson'dan Doktor Allen'a gönderilen son mektuptaydı elbette. Ve cümle şöyleydi. Muhafızlara vücut vermenin ve kafalarını yemenin yüzmü yoktu. Ve sizin de çok iyi bildiğiniz gibi işler sarpa sarınca bu fazla şeyin bulunmasına sebep oluyordu. Ne anlama gidiyordu bu? Ama dur! Muhafızlar, Hatchkinson'un mektubunu okurken, tam olarak anımsayamadığı bir başka gönderme daha yok muydu? Ward, Ketun olmadığı o eski günlerde ona karbon çiftliğini gözetleyen Simit ve Vida'nın gözlemlerinin yazıda olduğu Elazer Vida'nın günlüğünden söz etmişti. Ve bu günlükte, Yaşlı büyücünün yeraltına çekilmesinden önce duyulan bir konuşmadan söz edilmekteydi. Semitle veden ısrarla karbun bazı tutsaklar ve bu tutsakların muhafızları arasında korkunç konuşmalar geçmekte olduğunu ileri sürüyorlardı. Bu muhafızlar, haçkınsına ya da onun insan biçimindeki enkarnasyonuna göre kafayı yemişlerdi. Bu yüzden de doktor Aylin şimdi onları vücut verilmiş olarak muhafaza etmemekteydi. Peki vücut verilmiş olarak değilse bu büyücü çetesi onları ellerinden geldiğince çok sayıda insan gövdesi ya da iskevetini dönüştürdükleri tuzlar dışında başka nasıl muhafaza ediyorlardı? Demek ki dostlar içinde... Tutsal olmayan ayin ve uğraşların iğrenç meyveleri olan şeytani bir büyüyle diriltildiklerinde zındık efendilerini korumada ve gönülsüz davrananları sorgulamada yardım etmeleri için muhtemelen gözleri korkutularak boyun eğdirilmiş şeyler vardı. Willard avucuna alıp geri döktüğü şeyi düşününce korkuyla ürperdi ve bir an sessiz, Belki de kendini gözetleyen nöbetçileriyle bu iğrenç rafların mağarasından öyküyle kaçıp gitmek için dayanılmaz bir nurtu duydu. Sonra, odanın öbür tarafındaki sayısız paleron testesinin içindeki materyayı düşündü. Bunlar da tuzdu. Peki, muhafızların tuzları değilse neyin tuzuydu bunlar? ''Tanrım, burada.'' bütün çağların büyük düşünürlerinin yarısının becerikli mezar soyguncuları tarafından, herkesçe emniyet içerisinde yatmakta oldukları düşünülen yeraltı kemerlerinde kaçırılmış, zavallı Charles'ın çılgın mektubunda çıtlattığı gibi bütün uygarlığı, bütün doğal yasaları ve hatta belki de güneş sisteminin ve evrenin yazgısını ilgilendirecek bir amaç için bilgilerini sağmaya çalışan delillerin emir, ve insaflarına kalmış kalıntılar yatıyor olabilir miydi? Ve doktor Billet onları parmakları arasından elemişti. Sonra odanın uzak duvarında küçük bir kapı bulunduğunu fark etti ve yaklaşıp üst tarafına kazılmış işaretleri inceleyebilmek için sakinleşmeye çalıştı. Bu sadece bir semboldü ama içini atlandıramadığı bir korkuyla doldurdu. Çünkü marazi ve düş gören bir arkadaşı bir zamanlar bu sembol kağıt üzerine çizerek, uykunun karanlık, dipsiz uçurumunda ne anlama geldiği hakkında bir iki şey söylemişti. Bu, düş görenlerin, alaca karanlıkta tek başına dikilen kapkara bir kulenin kemerli yolunun üst taraflarına kazıda olduğunu gördükleri, Kot'un işaretiydi ve Willett arkadaşı Randolph Carter'ın onun güce hakkında söylediklerinden hoşlanmamıştı. Ama bir an sonra pis kokulu hava içerisinde yeni ve keskin bir kokuyu fark ettiğinde işareti unuttu. Bu bir hayvan kokusundan çok kimyasal madde kokusuydu ve kapının öte tarafındaki odadan geldiği belliydi. Ve hiçbir yanılgıya yer vermeyecek şekilde doktorların alıp götürdükleri gün, Charles'ın giysilerine sinmiş kokunun aynısıydı. Öyleyse son defa çalışmaları bölünerek çağrıldığında, Charles'ın bulunduğu yer burası mıydı? Charles, direnmemekle Joseph Carbone'dan daha akıllıca davranmıştı. Velid... Bu yeraltı krallığının bütün giz ve karabasını ortaya çıkarmaya kesin kararlılığıyla küçük lambayı kaparak eşiği açtı. Atsız bir korku dalgasıyla burun buruna geldiyse de hiçbir saçma arzuya boyun eğmedi. Hiçbir sezgi onu yolundan döndüremedi. Burada ona zarar verebilecek canlı hiçbir şey yoktu hastasını saran tekinsiz bulutun esrarına vakıf olmaktan geri duramazdı. Kapının ötesindeki oda orta büyüklükteydi ve içerisinde bir masa, bir sandalye ve bilet'in bir süre sonra ortaçağ işkence aletleri olduklarının tanıdığı kelepçeli ve kasnaklı iki grup tuhaf makine dışında hiçbir şey yoktu. Kapının bir yanında, Korkutucu görünüşlü kırbaçlarla dolu bir raf vardı. Bu rafın üzerinde Yunan kriksleri biçiminde bir dizi ayaklı yayvan boş kurşun kabının bulunduğu raflar yer alıyordu. Masa kapının öbür yanındaydı. Üzerinde güçlü bir argant lambası, bir bloknot ve bir kurşun kalemle dışarıdaki raflardan alınmış ve sanki... Geçici olarak ya da acelece öylesine masaya konulmuş iki adet tıpası kapalı lektos vardı. Willett lambayı yaktı ve bardın çalışması kesintiye uğratıldığında neler not etmekte olduğunu görmek için dikkatle blokmuta tabaktı. Ama genel olarak pek bir şey aydınlatamayan, karbonun okunaksız el yazısıyla yazılmış birbirleriyle bağlantı olmayan, aşağıdaki küçük notlardan başka bir şey bulamadı. Ve ölmedi. Duvarların içine kaçtı ve aşağıdaki yeri buldu. Yaşlı bilge Sabotu gördü ve yolu öğrendi. Yok sotu üç defa diriltildi ve ertesi gün gönderildi. Ve kışhadaki letritme ile ilgili bilgileri sinmeye çalıştı. Güçlü argant alevi bütün olayı aydınlattığından, doktor, kapının karşısındaki duvarın köşelerindeki iki grup işkence aleti arasında kalan kısmı tahta çivilerle kaplı olduğunu gördü. Bu çivilerde oldukça iç karartıcı sarımtırak beyaz renkli bir dizi elbise asılıydı. Ama daha da ilginci, iki boş duvar vardı. Her iki duvarda da, Taşların düzgün yüzeylerine sık bir şekilde gizemli sembol ve formüller kazılmıştı. Rutubetli zemine de aynı işaretler uyulmuştu ve Willard odanın tam ortasında kocaman bir pentagram ve bu pentagram da odanın köşelerine olan uzaklıkların orta yerinde çapları yaklaşık birer metre olan dört çember çizilmiş olduğunu biraz zorlanarak da olsa çözdü. Bu çemberlerden dikkatsizce asılmış sarıntırak bir elbiseye yakın olan birinde, kırbaç rafının üzerindeki raflarda bulunan kliksler türünde bir kliks duruyordu. Çemberin tam kıyısındaysa ve diğer odadaki raflardan alınmış bir paleron testisi vardı ve etiket numarası 118'di. Bu testinin tıpası çıkarılmıştı. Biret içine baktığında boş olduğunu gördü. Ama kriksin boş olmadığını fark ederek korkuyla titredi. Derinliği pek fazla olmayan kabın içerisinde Palaron testisindeki malzeme olması gereken sadece kapalı mağdı rüzgar olmaması sayesinde etrafa saçılmadan kalabilmiş az miktarda kuru, donuk yeşilimsi ince bir doz vardı. Biret bu sahneyi önceleyen olayların çeşitli unsurları arasında yavaş yavaş ilişkiler kurdukça bunların aklına getirdiği şeyler karşısında başının döndüğünü hissetti. Kırbaçlar ve işkence aletleri, materya testisinden alınan toz ya da tuzlar, kus destrafından iki toz, elbiseler, duvarlardaki formüller, Bloknot'taki notlar, mektuplar ve söylentilerdeki ipuçları ve Charles Ward'ın dostlarına, annesine ve babasına işkence eden binlerce ayrıntı, kuşku ve varsayım. Zemindeki ayaklı kurşun kiliks içindeki toza bakarken bütün bunlar doktoru dehşete boğdu. Ama büyük bir çaba sarf ederek Willett kendine hakim olmayı başardı ve duvarlara kazınmış formülleri incelemeye başladı. Kirlenmiş ve kabuk bağlamış harflerden Joseph karbon zamanında kazınmış oldukları belliydi ve Metin, karbonla ilgili malzemelerin çoğunu okumuş ya da büyü tarih ile çok fazla ilgilenmiş biri için az çok tanıdık olmalıydı. Doktor bunlardan birini bir yıl önceki o korkunç Paskalya yurtusundan önceki cuma günü oğlum monoton bir sesle bir şeyler okurken Bayan Vard'ın duyduğu şeyi bir uzmanın normal alemler dışındaki gizli tanrılara yöneltilmiş korkunç bir çağrı olduğunu söylediği şeyi tanıdı. Burada tam olarak Bayan vardım belleğinden yazdığı gibi hatta uzmanın ona gösterdiği Elifas Levin'in yasak sayfalarındaki gibi yazılmamıştı. Ama ne oldukları konusunda yanılık söz konusu olamazdı ve Sabot, Metraton, Almonsin ve Zarian Tankmik gibi sözcükler hemen yanı başında bunca kozmik iğrençlik gören ve hisseden araştırmacının tüylerini diken diken etti. Bu, odaya girildiğinde sol tarafta kalan duvardaydı. Sağ taraftaki duvara daha az şey kazınmış değildi ve vıydı. Kütüphanede bulduğu son notlarda sık sık geçen formül çiftiyle karşılaştırdığıda ilk hissetti. Üst taraflarına Charles'ın karanlamalarındaki eski ezderbaşı ve ejder kuyruğu sembolleri kazınmış olan bu formüller aşağı yukarı aynıydılar. Ama yazılışları sanki yaşlı Karo'nun farklı bir ses kaydetme yöntemi varmış ya da sonraki çalışmalar söz konusu duvarın daha güçlü ve daha yetkin bir değişkesini geliştirmiş gibi son zamanlarda yazılmış olanlar da oldukça farklıydı. Doktor duvara kazınmış olanla Sürekli kafasında dolanıp duran formülü uzlaştırmaya çalıştı ama bunu yapmanın pek de kolay olmadığını gördü. Ezberlediği yazının "Yayın nah yak diye başladığı yerde bu yazı "Aye cemeyak yak kutsot" şeklindeydi. Bu da ikinci sözcüğün zihnindeki heciliğini çiğledi ciddi bir şekilde çatışıyordu. Sonra kimetin sinirlerine dokunduğumdan, aradaki farktan rahatsız oldu ve kazılı bulduğu harflerden tasarladığı sesleri doğru bir şekilde çıkarmaya çabalarken, kendini formüllerden ilkinin sözlerini yüksek sesle mırıldanırken buldu. Bu antik küfrün derinliklerinde sesi acayip, ...ve tehditkar çınlıyordu. Ya geçmiş ve meçhul bir büyüyle, ...ya da pis kokular arasında, ...ve karanlıkta insanlık dışı soğuklu ...uzaktan uza ritmik bir şekilde artıp azalan kuyuların kasvetli, ...Allahsız iğrenç iniltilerini örnek alarak, ...tek düze bir vızıltı halinde, ...perde perde yükseliyordu. Ama... Şarkının daha başlangıcında çıkan bu soğuk rüzgarda ne innesiydi? Lambalar ızdıraplacızır diyor. Karanlık öylesine koyulaşıyordu ki duvardaki harfler neredeyse görünmez oldu. Bir de duman sarmıştı ortalığı. Uzak kuyuların pis kokularını bastıran acı bir koku. Daha önce koklamış olduğuna benzer ama çok daha keskin bir koku. Duvarlardaki yazıları bırakıp odanın içindeki tuhaf şeylere döndü ve içerisinde uğursuz, ince taneli toz bulunan zemindeki Grix'ten şaşılacak kadar çok yoğun, yeşilimsi siyah bir buharın çıkmak olduğunu gördü. Bu toz, ulu tanrım, materya rafından gelmişti. Ve ne yapıyordu? Ve bunu başlatan neydi? Kumakta olduğu formül, formül çiftin ilki, inen düğün, ejderbaşı, Hazreti İsa aşkına, olabilir mi? Doktorun başı döndü. Korkunç Joseph Carver ve Charles Dexter Ward olayla ilgili gördüğü, duyduğu, okuduğu her şey kopuk kopuk aklına üşüştü. Size tekrar söylüyorum. Yeniden öldüremeyeceğiniz hiç kimseyi diriltmeyin. Sözleri her zaman hazırda tutun. Ve elinizdekinin kim olduğu hususunda herhangi bir şüphe söz konusu olduğunda durmayın. İçinde gömülü olanla üç konuşma. Aman tanrım şu dağılan dumanın ardında beliren surette ne? Doktor Willett, bazı yakın dostlarından başka kimsenin öyküsünün hiçbir bölümüne inanacağını sanmıyordu. Bu yüzden çok yakın çevresi dışında kimseye anlatmaya kalkışmadı. Bu çevre dışında çok az kişi anlatılanları duydu ve bunların çoğunluğu da gülerek doktorun kesinlikle yaşlanmaya başladığı yorumunu yaptı. Uzun bir tatil yapmasını, ve gelecekte de akıl sağlığı vakalarından uzak durmasını sağlık verdiler. Ama bay Vard, Deneyimli hekimin sadece ve sadece korkmuş bir gerçekten söz etmekte olduğunu biliyordu. Tek katlı evin mahzenindeki pis kokulu deliği bizzat görmemiş miydi? Willet kendisini o uğursuz sabahın on birinde bitkin ve bir hasta eve göndermemiş miydi? O akşam. Ve gün doktora boş yere telefon etmemiş ve arabasıyla o öğlen vakti tek katlı eve giderek Arkadaşına yukarı kattaki yataklardan birinde bilinçsiz ama zarar görmemiş durumda yatar halde bulmamış mıydı? Willett hırıltıyla soluk alıp veriyordu. Bayvard'ın gidip arabasından getirdiği konyaktan bir yudum vermesi üzerine yavaş yavaş gözlerini açtı. Korkuyla titredi ve çığlık çığlığa aykırdı. Bu sakal, bu gözler, Tanrım, kimsin sen? İnsanın çocukluğundan beri tanıdığı, şık, mavi gözlü, sinek kaydı tıraşlı birine söyleyeceği bir lahmıydı mıydı bu? Öğlen güneşini parlak ışığında tek katlayıp, önceki sabahtan beri değişmemişti. Velit'in giysilerinde, İstekeği ve dizlerindeki yıpranmışlık dışında göze çarpan bir anormallik yoktu ve ancak duyulabilen kekre bir korku bay vardı. Hastaneye kaldırıldığı gün oğlunun üzerine silmiş kokuyu anımsattı. Doktorun el feneri kayıptı ama balizi getirdiği zamanki kadar boş orada duruyordu. Bir açıklamada bulunmadan önce William. Belli ki kendi kendisine büyük bir çekişme içerisinde sendeleyerek sersen demiş gibi mahzene indi ve çamaşır teknesinin önündeki platformu itmeye çalıştı. Platform bana mısın demedi. Henüz kullanmamış olduğu el çantasına giderek bir eski çakı çıkardı ve inatçı platform tahtalarını birer birer sökmeye başladı. Platformun altındaki düzgün beton yüzey ortaya çıktı. Ama bir açıklık ya da delikten eser yoktu. Doktoru hastane kadar izlemiş olan hayretler içerisindeki babayı hasta edecek, Ağzını açmış bekleyen bir geçit kapağı yoktu bu sefer. Döşeme tahtaların altında sadece düzgün yüzeyli bir beton zemin vardı. İğrenç kuyu yoktu. Dehşetengiz yeraltı dünyası yoktu. Gizli kütüphane yoktu. Karbon belgeleri yoktu pis kokulu ve içinden inleme sesleri gelen çukurlar yoktu. Laboratuvar, raflar ve formül kazınmış duvarlar yoktu. Doktor Willett'ın benzi sarardı ve kendisinden daha genç adama sıkıcı tutundu. Dün, diye sordu. Onu burada görüp kokusunu almadınız mı? Ve korku ve şaşkınlıktan dona kalmış Bayvard. Olumlu anlamda başını sallama gücünü kendinde bulduğunda, doktor da yarı it çekiş, yarı soluma sesi çıkararak başını salladı. ''O zaman size anlatacağım.'' dedi. Böylece yukarı katta bulabildikleri güneş ışınlarıyla en fazla aydınlanan odada bir saat süreyle doktor, korkunç öyküsünü şaşkınlık içindeki babaya anlattı. Flix'ten çıkan yeşilimsi siyah buharların dağılmasıyla beliren suretin ötesinde anlatacak bir şey yoktu ve biliyordu. Bundan sonra gerçekten ne olduğunu kendi kendine de soramayacak kadar yorgundu. Her iki adam da şaşkınlık içerisinde başlarını boş yere sallayıp duruyorlardı. Bir ara vardı burayı kazmanın bir işe yarayacağını sanıyor musunuz? Diye sordu. Doktor, Sessizliğini bozmadı. Çünkü bilinmeyen dünyalardan güçler. Büyük uçurumun bu tarafına böylesi el uzattığında yanıt vermek hiçbir insan beyninin harcı değildi. Bayward yeniden sordu. Ama nereye gitti o şey? Bildiğiniz gibi sizi buraya getirdi ve deliği bir şekilde kapadı. Ve Velid'in yanıtı yine sessizlik oldu. Ama mesele burada kapanmamıştı. Gitmek üzere kalkarken mendilini çıkarmak için elini cebine sokan Doktor Willett'ın parmakları daha önce cebinde bulunmayan bir kağıda değdi. Yok olan yeraltı kemerinden ele geçirdiği mum ve kibritlerin yanında duruyordu. Yeraltında bir yerlerde bulunan inanılmaz dehşet odasındaki ucuz bloknottan koparılmışa benzeyen bir kağıttı. Ve üzerindeki yazı sıradan bir kurşun kalemle yazılmıştı. Çok dikkatsizce katlanmıştı ve gizemli odanın acı kokusu dışında bu dünyadan başka hiçbir dünyanın iz ya da işaretini taşımıyordu. Ama metnin kendisi baştan aşağı ısrar kokuyordu. Çünkü bu yazı hiç de tekin çağlardan değildi. Şimdi üzerinde uğraşıp duranlar gibi meslekten olmayan insanların kolayca okuyamayacakları, karanlık orta çağların şatapaklı kalem vuruşlarıyla yazılmış bir yazıydı. Yine de az çok bildik gelen bazı sembol bileşimlerini tanıdılar. Kısaca karalanmış mesaj böyleydi ve taşıdığı esrar, korkudan titreyen iki adamın derhal vardın dışarıdaki arabasına yürümelerine, ve önce yemek yenilecek sessiz bir yere ardından da tepedeki John Hay kütüphanesine götürülmeleri talimatını vermelerine yol açtı. Kütüphanede eski yazıları okumak için el kitapları bulmak kolaydı ve iki adam akşam olup büyük avizin ışığı yanına dek bu el kitapları üzerinde çalışıp durdular. Sonunda ihtiyaç duydukları şeyi buldular. Harfler elbette... Fantastik bir icat olmayıp çok karanlık bir dönemin normal el yazısıydı. Sekiz ya da dokuzuncu yüzyılın sivri uçlu sakson küçük harfleriydi bunlar. Ve taze Hristiyan cilası altında eski inanç ve eski dinsel törenlerin sinsizce kıpırdandığı soluk Britanya mehtabının zaman zaman karlı ve Hexos dönemi harabeleriyle ufalanan Hadrianus duvarları boyunca yer alan kuleleri aydınlattığı, o uzak dönemlerin anılarını akla getiriyordu. Sözcükler ilkel bir dönemin anımsayabileceği latinceydi. Yaklaşık olarak şöyle çevrilebilirdi. Karbon öldürülmelidir, cesedi kezzapla eritilmeli, geriye, Hiçbir şey bırakılmamalıdır. Elinden geldiğince çeneni tut. Doktor Willett Bay Bayward sus pus olmuşlardı. Büyük bir şaşkınlık içindeydiler. Bilinmeyenle karşılaşmışlardı ve böylesi bir durum karşısında yeterince heyecanlanmamış olduklarını gördüler. Özellikle Willett dehşete düşme kapasitesinin sınırına gelmişti. İki adam kütüphanenin kapanması yüzünden oradan ayrılmak zorunda kalıncaya kadar sessizce oturdular. Sonra arabalarını keyifsiz keyifsiz Ward'ın Prospect Street'teki konağını sürdüler ve geceye kadar hiçbir sonuca varamadan konuşup durdular. Doktor evine dönmeyip sabaha kadar orada dinlendi. Ve pazar günü öğleye doğru... Doktor Eddon'ı aramakla görevlendirilen dedektiflerden bir telefon mesajı geldiğinde hala oradaydı. Sabahlıkla sinirli sinirli odaya arşınlamakta olan Bayvart telefona bizzat cevap verdi ve hazırlanan raporun neredeyse tamamlanmış olduğunu duyunca, adamların ertesi sabah erkenden gelmelerini söyledi. Willett da, Bayward da, işin bu aşamasının şekillenmeye başlamış olmasından memnunluk duydular. Çünkü tuhaf el yazılı mesajın kaynağı ne olursa olsun yok edilmesi gereken karbın sakallı ve gözlüklü yabancıdan başkası olamazdı. Charles bu adamdan korkmuş ve çılgın mektubunda öldürülüp asitler gerektiğini söylemişti. Dahası Alan Avrupa'daki büyücülerden Carbon adına mektuplar alıyordu ve kendini açıkça çoktan ölüp gitmiş ruh çağrıcının enkarnasyonu olarak görüyordu ve şimdi de bilinmeyen bir kaynaktan Carbon'un öldürülmesi ve asit teretilmesi gerektiğini söyleyen bir mesaj gelmişti. Bağı yansılgıya yer bırakmayacak kadar açıktı ve üstelik Alan. Hutchkins'ın denilen yaratığın tavsiyesiyle genç vardı öldürmeyi planlamıyor muydu? Elbette, okudukları bu mektup sakallı yabancının eline ulaşamamıştı ama mektup metninden genç adam daha çok diksinecek olursa Eldon'un onunla uğraşmak için zaten planlar yapmış olduğunu anlamışlardı. Kuşkusuz Eldon tutuklanmalı ve en sert önlemlere başvurulması bile en azından şahsı zarar veremeyeceği bir yere kapatılmalıydı. O öğleden sonra gizemlerin en deriniyle ilgili bilgi verebilecek eldeki tek kaynakta ufacık bir bilgi kırıntısı elde edebilme umuduyla. Baba ile doktor körfeze hastanedeki genç vardı uğradılar. Hıyırt keşfettiği her şeyi basit ve ciddi bir dille genç adamı anlattı ve yaptığı her betimleme üzerine... Gencin nasıl sararıp soğuduğunu görerek keşfinin doğruluğundan iyice emin oldu. Doktor, üstleri kapatılmış kuyular ve içindeki atsız melezlere yaklaştığında elinden geldiğince, ifadesini etkili ve canlı bir hava vererek Charles'ın ürkmesini bekledi. Ama Charles ürkmedi. Willett, bir an duraladı ve o şeylerin nasıl açlıktan ölmekte olduklarını anlatırken sesi öfke doluydu. Genç adamı insanlıktan nasibini almamış olmakla suçladı ve yanıt olarak tüylerini ürperten alaycı bir kahkayla karşılaştı. Çünkü yeraltı kemerlerinin varlığını bilmiyormuş gibi yapmanın bir işe yaramayacağını görerek bu tavrından vazgeçmiş olan Charles... Bütün bunlarda korkunç bir şaka görüyor olmalıydı ki, eğlenceli bulduğu bir şeylere boğuk bir sesle kırdıdı. Sonra çatlak sesi nedeniyle vurguları ikimiz de korkunç bir fısıltıyla konuştu. Kahrola sıcılar, yiyorlar ama yemeğe ihtiyaçları yok. Onlar nadirdirler. Yiyeceksiz bir ay mı diyorsunuz? Aman Efendim! Çok mütevazisiniz. Bunun zavallı ihtiyar Whipple'ın Erdemli Martavalları üzerine yapılan bir şaka olduğunu biliyor musunuz? Her şeyi öldür ha, ne dersin? Kahrolası ihtiyar. Dışarıdan gelen ses de yarı sardı ve kuyulardan en ufak bir şey ne gördü ne değişikti. Onların orada oldukları aklının kıyısından bile geçmedi. Şeytanlar götürsün seni. O lanet şeyler 157 yıl önce karabının icabına bakılmasından beri kuyuların dibinde uluyup duruyorlar. Ama doktor bundan daha fazlasını öğrenemedi genç adamdan dehşete düşmüş olmasına ve devam etmek istememesine karşım, karşısındakini sarsıp dili dinginliğinden çıkarabilme umuduyla öyküsünü anlatmayı sürdürdü. Doktor, yüzüne baktıkça, son ayların genç adamın yüzünde yaptığı değişikliklerden, ürkünçlüğe kapılmaktan kendini alamıyordu. Doğrusu, çocuk göklerden gelen atsız dehşetler yaşamıştı. Duvarlarında formüller olan yeşilimsi tozların bulunduğu odadan söz edildiğinde, Charles'ta ilk canlanma belirtileri görüldü. Willett'ın bloknot'tan okuduğu notlardan söz edilince yüzüne şakacı bir gülümseme yayıldı. Onların eskiden kalma, kimse için bir anlam ifade etmeyen ve büyücülük tarihinde de önemli bir yeri olmayan cümleler olduğunu söyledi. Ama, diye ilabetti. etti, kaseyi boşalttığım şeyi diriltmek için söylenmesi gereken sözleri bilseydiniz, bunları bana anlatmak için buraya gelmezdiniz. O, 118 numaraydı ve diğer odadaki listeme bakmış olsaydınız, korkudan yüreğiniz yarılırdı. Onu hiç diriltmedim. Ama beni buraya getirdiğiniz gün diriltmek niyetindeydim. Sonra Bill yüksek sesle okuduğu formülü ve ortaya çıkan yeşilimsi siyah duman anlattı. Ve o zaman ilk defa Charles'ın yüzünde gerçek korkuyu gördü. O geldi ve sen hala hayattasın ha! var çaplı ta da sözcükleri telaffuz ederken sesi sanki önündeki engellerden kurtulup tekinsiz bir tınlamanın mahramsı derinliklerinde gidip gitti. Birden esin gelmesiyle durma anlamaya başladığına inanan bilir yanıtını anımsadığı bir mektuptan biri uyarıyla yanıt verdi. 118 numara mı dediniz ama unutmayın ki Bugün mezarlıkların onda dokuzunda taşların yeri değişmiştir. Sorgulayıncaya kadar asla emin olamazsınız. Sonra hiçbir uyarıda bulunmadan küçük harfle yazılı mesajı çıkararak hastanın gözüne sokuverdi. Bundan daha etkili bir sonuç elde etmeyi umamazdı. Charles Ward anında düşüp bayıldı. Hastanenin akıl hastalığı uzmanları babayla doktoru dili bir adamın yanılsamalarını körüklemekle suçlamasınlar diye bütün bu konuşmalar elbette ki büyük bir gizlilik içinde yapıldı. Kimseden yardım istemeden doktor Willett'le var bayılan genci kaldırıp yatağını uzattılar. Ayıldığında hasta birçok defa derhal orla Hutchinson'a gitmesi gerektiğine marıldandı bilincinin tam olarak geri geldiği anlaşıldığında doktor ona bu yaratıklardan en azından birinin onun azılı düşmanı olduğunu ve doktor Erdana kendini öldürmesi tavsiyesinde bulunduklarını anlattı bu açıklamanın görünür hiçbir etkisi olmadı bu açıklama yapılmadan önce de konuklar ev sahibini mahvolmuş bir adama benzediğini görebiliyorlardı bundan sonra Charles hiç konuşmadı bunun üzerine babayla doktor sakallı elime karşı uyarıda bulunarak oradan ayrıldılar. Bu uyarıya genç adam bu şahsa çok dikkat edilmekte olduğu ve istese de kimseye zarar veremeyeceği karşılığını verdi. Bunu insanı kederlendiren pis bir kıkırdama ile söyledi. Charles'ın Avrupa'daki iki canavarla haberleşebileceğinden endişe duymuyorlardı. Çünkü hastane yetkililerini sansür etmek üzere bütün gelen giden mektuplara el koyduğunu biliyorlardı. Bu yüzden hiçbir kuşkulu ya da acayip mektup geçemezdi. Ama Orn ve Hutchinson meselesinin ilginç bir devamı var. Eğer sürgündeki büyücüler bunlarsa elbette. O dönemin dehşet dolu olayları arasında belli belirsiz bir sezgiyle harekete geçen Willard, Pırak ve Doğu Transilvanya'da meydana gelen dikkat çekici suçları ve olayları öğrenmek için uluslararası basını taramak üzere bir büro kurdu. Ve altı ayın sonunda eline geçirip tercüme ettiği birçok olay arasında ikisinin çok ilginç olduğuna kesin kanaat getirdi. Bunlardan biri, Pırık'ın en eski mahallesindeki bir evin geceliğin yerli biri olması ve hiç kimsenin anımsayamadığı kadar eski bir zamandan beri orada tek başına oturmakta olan Joseph Nade adlı kötü bir ihtiyarın ortadan kaybolması ile ilgili haberdi diğeri Rakus'un doğusundaki Transilvanya dağlarındaki dev patlama ve kötü gözle bakılan Renzi Şatosu'nun çevredeki köylü ve askerlerin hakkında kötü şeyler anlattığı, kimselerin anımsamadığı kadar eski zamanlardan beri sürdürdüğü mesleğine bu olay son vermemiş olsaydı, çok yakında ciddi bir sorgudan geçirilmek üzere, Bükreş'e çağrılacağını söyledikleri sahibi de dahil içindeki herkesle birlikte havaya uçması olmasıydı. Willett küçük harfli notu yazan elin çok daha güçlü silahları da kullanabileceğini ve karbonla ilgili tasarruf kendisine bırakıldığından notun yazarının or ve Hatchkins'ını bulup bizzat ilgilendiğini ileri sürmektedir. Bu kişilerin sonlarının ne olduğuna gelince doktor büyük bir azimle bunu düşünmemeye çalışmaktadır. Ertesi sabah Velut dedektifler geldiğinde hazır bulunmak üzere acelece Gordon evine gitti. Ella'nın ya da dile getirilemeyen reenkarnasyon iddiası geçerliyse, karbının yok edilmesi ya da hapsedilmesinin ne pahasına olursa olsun başarılması gerektiğini hissediyordu. Oturup dedektiflerin gelmesini beklerken bu kanısını Bayvard'a aktardı. Bu defa alt kattaydılar çünkü havada asılı gibi duran, Eski hizmetkarların ortadan kaybolan karbon portresinin geride bıraktığı bir lanete bağladıkları tuhaf, iğrenç bir koku yüzünden, evin üst katlarından herkes çekinmeye başlamıştı. Saat dokuzda üç dedektif eve gelerek söylemeleri gereken her şeyi bir çırpıda anlattılar. Üzücü olmakla birlikte, Meles, Tony Gomes'ın yerini istedikleri gibi saptayamamışlardı. Ne de doktor Ellen'ın nereden geldiği ve şu anda nerelerde olduğu konusunda en ufacık bir iz bulabilmişlerdi. Ama ağzı sıkı yabancı ile ilgili oldukça çok sayıda yerel izlenim ve gerçeği meydana çıkarmayı başarmışlardı. Ellen, paptüket halkının zihninde neredeyse olağanüstü bir varlık olarak yer etmişti ve sık kırçıl sakalının boyama ya da takma olduğu konusunda genel bir inanç mevcuttu. Meşhur tek katlı evdeki odasında kapkara bir gözlükle birlikte bulunan takma sakalın kesinlikle desteklediği bir inanç. Sesinin Bayvard'ın telefonda yaptığı konuşmaya dayanarak tanıklık edeceği boşluktan geliyor'a benzeyen unutulmayacak bir derinliği vardı. Bakışları kemik çerçeveli Koyu renk gözlüklerine rağmen son derece kötücüldü. Dükkan sahiplerinden birisi bir pazarlık sırasında el yazısını görmüştü ve bu yazının son derece tuhaf, okunaksız bir yazı olduğunu ileri sürüyordu. Odasında kurşun kalemle yazılmış ne anlama geldiği bilinmeyen notlar bulunmuştu ve tüccar Ellen'in el yazısını tanımıştı. Geçen yaz vampir karışıklığıyla bağlantılı olarak dedikoduların büyük çoğunluğuna göre hakiki vampir var değil Erlinde O nahoş kamyon soygunundan sonra tek katlı eve giden görevlilerin ifadeleri derde edilmişti Doktor Erlindaki uğursuzluğu pek hissetmemişlerse de tuhaf karanlık kulübedeki asıl önemli kişi olarak onu görmüşlerdi Kulübe onu açıkça göremeyecekleri kadar karanlıktı. Ama onu yeniden görseler tanırlardı. Sakalı tuhaf görünüyordu ve sanki koyu renk gözlüklü sağ gözünün üzerinde hafif bir yara izi var gibiydi. Alan'ın odasında yapılan araştırmaya gelince sakal, gözlük, ve eski karbon belgelerindeki bir ortadan kaybolmuş korkunç yeraltı mezarlığında son bulunan gençler dahil çok miktardaki nottaki yazıyla aynı olduğunu Willett'in görür görmez tanıdığı okunaksız bir yazıyla ve kurşun kalemle yazılmış bazı notlar dışında önemli hiçbir şey bulunamadı. Doktor Willett'la Bay Ward bu bilgiler önlerine serildikçe bunlarda kozmik ölçekte derin ustalıklı ve sinsi bir şeylerin varlığını sezerek korkuya kapıldılar ve aynı anda akıllarına gelen belirsiz, çılgınca bir düşünceyi izleyerek korkuyla titrediler. Sahte sakal ve gözlükler, okunaksız kargının el yazısı eski portre ve küçük yara izi ve gözünün üst tarafında böyle bir yara iziyle hastanedeki değişime uğramış genç adam. Telefondaki yankılı, derin ses oğlu, acıklı ses tonlarıyla havlar gibi konuştuğunda, Bayward'ın anımsadığı bu ses değil miydi? Charles'la Ellen'ı bir arada kim görmüştü? Evet, görevliler bir defa görmüşlerdi. Ama ondan sonra kim görmüştü? Charles'ın giderek artan korkularından kurtularak artık hep tek katlı evde yaşamaya başlaması, Alan'ın çekip gitmesinden sonra değil miydi? Carwin, Alan, Ward, hangi pis ve iğrenç süreçler iki çağın ve iki kişiyi kaynaştırmıştı? Resmin Charles'a kahrolaması benzerliği, sert sert bakarak çocuğun odada gezinmesini gözleriyle izlemez miydi? Neden Charles ve Alan, savunmasız ve bir başımayken bile Cazıp Karbon'un el yazısını taklit etmişlerdi. Ve sonra bu insanların korkunç eseri, velatı bir gecede yaşlandıran kayıp yeraltı mezarlığı, iğrenç kuyularda açlıktan ölmek üzere olan canavarlar, atlandırılamayacak sonuçlar doğuran korkunç formül, velatın cebinde bulunan el yazısı mesaj, belgeler, mektuplar ve mezarlar, tuzlar, ve keşifler üzerine bütün o konuşmalar, bütün bunlardan ne çıkıyordu? Sonunda Bayward en makul şeyi yaptı. Muhtemel sonuçlarına karşı bütün iradesini toplayarak uğursuz doktor Allen'ı görmüş olan dükkancılara gösterilmek üzere detektiflere bir şey verdi. Bu şey bahtsız oğlunun bir fotoğrafıydı resmin üzerine adamların Ellen'ın odasından getirdikleri kalın gözlükleri ve sivri siyah sakalı mürekkeple dikkatli çizmişti. Bay Ward, doktorla birlikte iki saat süreyle, boş panonun yukarı kattaki kütüphanede öfkeyle çevreyi süzdüğü, korkunun ve pis kokunun yavaş arttığı sıkıntılı evde bekledi. Sonra, adamlar geri döndüler. ''Evet.'' Üzerinde değişiklik yapılmış resmin doktor Alan'la oldukça büyük bir benzerliği vardı. Bay Wardın rengi sarardı ve bilirdi. Birden ter basan alnını bir mendille kuruladı. Alan, Carwin, Ward, tutarlı düşünce için bu kadar çok fazlaydı. Çocuk boşluktan ne çağırmıştı ve o şey ona ne yapmıştı? Baştan sonra gerçekten ne ceryan etmişti. Tiksiniyor diye Charles'ı öldürmeye çalışan bu Alan kimdi? Ve öldürmeyi planladığı kişi çılgın mektubunun dipnotundan için onun asitte yok edilmesi gerektiğini söylemişti. Yine kaynağını kimsenin düşünmeye cesaret edemediği el yazı küçük notta için karbonun aynı şekilde yok edilmesi gerektiğini söylemekteydi. Değişiklik neydi ve son aşaması ne zaman meydana gelmişti? Çılgın notun alındığı gün, var bütün sabah çok sinirliydi. Sonra bir değişiklik oldu. Görünmeden dışarı süzülüp kendini koruması için tutulan adamların yanından kasıla kasıla yürüyerek geçip gitmişti. Değişiklik dışarıda olduğu sırada olmuş olmalıydı. Ama hayır... Çalışma odasını, yani işte bu odaya girdiğinde dehşet içinde haykırmamış mıydı? Orada ne bulmuştu? Ya da dur, ne onu bulmuştu? Görünmeden dışarı çıkıp acele ve telaşla dönüp içeri giren bu suret, hiç dışarı çıkmamış olan ve korkudan tir tir titreyen birini dehşete düşüren yabancı bir gölge miydi? Baş uşak, Tuhaf gürültülerden bahsetmemiş miydi? Melit zili çalıp adamı çağırarak ona alçak bir ses tonuyla bazı sorular sordu. Berbat bir takım şeyler dönmüş olduğu yeterince açıktı. Gürültüler duyulmuştu. Bir çığlık, derin derin solumalar, boğulma sesi, bir takım tıkırtılar, gıcırtılar... Güm, güm vuruşlar ve daha bir yığın ses. Vebay çağız, tek kelime etmeden, azametle yürüyüp giderken artık aynı adam değildi. Başuşak konuşurken korkuyla titredi ve yukarıdaki açık bir pencereden aşağı doğru yayılan ağır havayı kokladı. Dehşet evin üzerine kesin olarak çökmüştü. Ve sadece ciddi dedektifler, ...bunu tam anlamıyla kavramaktan uzattılar... ...ama onların da hiç rahat değildi... ...çünkü bu olayın geri planında anlamını tam olarak çıkaramadıkları... ...bir takım yeni unsurların bulunmasından... ...hiç hoşlanmıyorlardı... Doktor Willet derin düşüncelere dalmıştı... ...ve çok hızlı bir şekilde düşünüyordu... ...düşündüğü şeyler... Dehşet verici şeylerdi. Kafasından yeni, korkutucu ve karabasana andıran olaylar zincirini daha tam olarak kavrayan düşünceler geçtikçe zaman zaman kendi kendine homurdanıyordu. Sonra Bayvard görüşmenin bittiğini belirten bir işaret yaptı ve Kendisiyle doktor dışında herkes odayı terk etti. Artık öyle olmuştu. Ama yaklaşan gecenin gölgeleri hayaliklerin uğrak yeri olan evi yutacağı benziyordu. Willard ev sahibiyle çok ciddi olarak konuşmaya başladı ve onu, gelecekteki araştırmaları büyük ölçüde kendine bırakmaya zorladı. Bir dostun, bir akrabadan daha iyi dayanabileceği bazı çirkin unsurların bulunabileceğini söyledi. Aile doktoru olarak serbest hareket etmesi gerekiyordu ve ilk gereksinim duyduğu şey de, eski Şömin Öztüsüsünün cazip karbon resminin boyalı panelden, ters ters etrafını süzdüğü zamanlarda olduğundan daha iğrenç bir dehşet havası yarattığı terk edilmiş laboratuvarda, kimse tarafından rahatsız edilmeden tek başına bir süre kalmaktı. Her taraftan üzerine yağan acayip diktirin ve düşünülmeyecek kadar delici imaların silinde afallamış bulunan Bay Vart, razı olmaktan başka bir şey yapamazdı. Ve yarım saat sonra doktor, içinde alnayı korttan getirilen panonun bulunduğu, herkesin çekinip korktuğu odaya kendini kilitlemişti. Dışarıdan dinleyen baba, her tarafın alt üst edilerek araştırılmakta olduğunu duyuyordu. Sonunda, sıkı sıkıya kapalı bir dolap kapısının açılmasına benzer bir gıcırtı iş değildi. Sonra bastırılmış bir çığlık, bir tür öfkeden boğulma sesi duyuldu. Ve açılmış olan her neyse acelece çarpılıp kapatıldı. Bunun hemen ardından anahtar kilitte gürültüyle döndü. Doktor Willett perişan ve ölü gibi sapsarı, koridorda belirerek güney duvarındaki sahici şömiye için yakacak odun istedi. Fırının yetersiz olduğunu ve elektrik ocağının pek işe yaramadığını söyledi. Sor sormayı çok istiyor olmakla birlikte buna cesaret edemeyen Bay Ward, gerekli emirleri verdi ve adamlardan biri, Havası zehirlenmiş kütüphaneye korkudan titreyerek gidip getirdiği kalın çam kütüpleri ızgaranın üzerine yerleştirdi. Bu arada Vilet, yukarıdaki eşyaları boşaltılmış laboratuvara giderek geçen hazirandaki taşınma sırasında götürülmemiş birkaç ufak tefek şey getirdi. Üzeri örtülmüş bir sepet içindeydiler. Bay Ward Onların ne olduğunu hiç görmedi. Sonra doktor kendini bir kez daha kütüphaneye kilitledi. Ve bacadan çıkarak pencerelerden aşağıya yayılan siyah duman bulutlarından ateş yakmış olduğunu herkes anladı. Daha sonra epeyce gazete hışırtısından sonra yeniden o tuhaf gıcırtı Ardından da kulak misafiri olanlarının hiçbir hoşlanmadığı pat diye bir ses duyuldu. Bundan sonra Willett'ın bastırmaya çalıştığı çığlıklar attığı duyuldu. İki defa ve tarifsiz derecede öfke dolu aceleci hışırtılar geldi odadan. Nihayet rüzgarın aşağı bastırdığı bacadan çıkan dumanlar öylesine koyulaştı ve geniz yakıcı bir hal aldı ki herkes bu her tarafı dolduran, kendine has, boğucu ve zehirli dumanların dağılmasını yürekten arzuladı. Bayvard'ın başı dönü ve tüm hizmetkarlar korkunç kara dumanların aşağı bastırmasını seyretmek için bir araya toplandılar. Asırlar kadar uzun süren bir bekleyişten sonra duman azalır gibi oldu ve sürgülü kapının ardından kazıma, süpürme seslerine benzer bir takım sesler geldi. Ve en sonunda içerideki dolabın kapağının çarpılarak kapatılmasından sonra Willett yukarı kattaki laboratuvardan aldığı üstü örtülü sepet kolunda üzgün, sararmış ve perişan bir halde yeniden ortaya çıktı. Pencereyi açık bırakmıştı ve bu pencereden bir zamanların lanetli odasının şimdiki yeni ve tuhaf dezenfektan kokularına temiz, sağlıklı bir hava karışıyordu. Şömine üstündeki eski çerçeve hala yerindeydi ama eski kötücülüğünden sıyrılmıştı ve sanki Joseph Carbone'ın resmini hiç taşımamış gibi beyaz panosun üzerinde sakin ve görkemli duruyordu. Gece yaklaşıyordu ama bu sefer gölgeleri tatlı bir hüzün dışında hiçbir gizli korku taşımıyordu. Ne yapmış olduğundan doktor hiçbir zaman söz etmedi. Bayvarda, hiçbir soruya yanıt vermeyeceğim. Sadece farklı türlerde büyüler olduğunu söylemekle yetineceğim. Büyük temizlik yaptım. Bu evdekiler artık rahat uyuyacaklar, dedi. Doktor Willeton temizliğinin kayıp Altı mezarlığındaki iğrenç iznitsiz kadar büyük bir işkence, bir sinir törpüsü olduğu yaşlı hekimin evine varır varmaz kendisini bırakmasından yeterince bellidir. 3 gün boyunca sürekli odasında kaldı. Ama hizmetkarlar çarşamba gece yarısından sonra dış kapının yavaşça açılıp olağanüstü bir yumuşaklıkla kapandığını duydular. Hizmetkârlığın düş güçleri Allah'tan ki sınırlıdır. Yoksa Perşembe günü büyüten de çıkan aşağıdaki yazı üzerine yığınla yorumda bulunurlardı. Norden mezarlık soyguncuları yine iş başında. Northbury Hill grantta Whedon ailesine ait parseldeki alçakça vandalizmin üzerinden on aylık bir süre geçtikten sonra Dün sabaha karşı gece bekçisi Robert Hart tarafından bir gece kuşunun aynı mezarlıkta sinsi sinsi dolaştığı görülmüştür. Olay sabah saat iki sularında cereyan etmiştir. Kuzey yönünde, çok uzak olmayan bir yerde bir lamba ya da el fener ışığı gören Hart, kapıyı açtığında yakındaki elektrik direğinin ışığında elinde kürek bulunan bir adamın silüetini açıkça fark etmiştir. Hart derhal takibe geçmişse de adamın acelece ana girişe doğru atıldığını caddeye ulaşıp kimsenin yaklaşmasına veya yakalamasına fırsat vermeden gölgelere karışıp kaybolduğunu görmüştür. Bu davetsiz misafir varlığı fark edilmeden önce geçen yılki ilk mezarlık soyguncusu gibi mezarlara gerçek bir zarar vermemiştir. Vart ailesine ait parselde bir mezar boyutunda bile olmayan yüzeysel bir çukurun kazılmış olduğu tespit edilmiştir. Başka da bir mezara dokunulmamıştır. Muhtemelen sakallı, ufak tefek birisi oluşu dışında gece kuşunu tarif edemeyen hart, üç olayında aynı kişiler tarafından yapıldığı görüşündedir. Ama ikinci şubenin polisleri, Eski bir tabutun götürüldüğü veya mezar taşının parça parça edildiği ikinci olaydaki nedeni nedeniyle başka türlü düşünmektedirler. Amacının bir şeyler gizlemek olduğu düşünülen, başarısızlıkla sonuçlanan ilk olay bir yıl önce Mart ayında ceryan etmiş ve kendilerine gizli bir yer arayan içki kaçakçılarına atfedilmiştir. Komiser yardımcısı Rilay, bu üçüncü işinde aynı nitelikte olduğunu söylemektedir. İkinci şube'nin memurları bu tecavüzden sorumlu vicdansızlar çetesini yakalamak için özel önlemler almaktadır. Perşembe günü sabahtan akşama kadar Dr. Willett, geçmişte olmuş bir şeyden sonra kendine gelmek ya da gelecekte olacak bir şey için kuvvet ve cesaret toplamak istiyormuş gibi dinlendi. Akşam Bayvar'da bir mektup yazdı. Mektup yarı sersemlemiş babaya ertesi sabah verildi ve uzun, derin düşüncelere dalmasına yol açtı. Bay Varp, şaşırtıcı raporları ve uğursuz temizlik hareketiyle o şok edici pazartesi gününden sonra kendinde işe gidecek gücü bulamamıştı. Ama bir umutsuzluk havası taşımasına ve akla yeni esralar getirmesine karşın doktorun mektubunda sakinleştirici bir şeyler buldu. 12 Nisan 1928 Sevgili Theodor Yarın yapacağım şeyden önce size iki çift laf etmem gerektiğini hissediyorum. Yapacağım bu şey, birlikte giriştiğimiz korkunç işi sona erdirecektir. Ama bunun ne kadar kesin sonuç alıcı olduğu konusunda size güvence vermediğim sürece korkarım ki ruhunuz huzur bulmayacaktır. Beni çocukluğumdan beri tanırsınız. Bu yüzden... Bazı meselelerin bir sonuca bağlanmadan ve meydana çıkarılmadan bırakılmasının en iyisi olacağını söylersem, sanırım bana güvenmezlik etmezsiniz. Charles olayı üzerine daha fazla kafa yormasanız iyi edersiniz. Annesine de zaten kuşkulandığı şeylerin ötesinde bir şey anlatmamalısınız kesinlikle. Yarın size uğradığımda Charles kaçmış olacak. İnsanların aklında kalması gereken tek şey bu. Deliydi ve kaçtı. Charles adına Daktilo'da yazılmış mektupları annesine göndermeye son verdiğinizde, Charles'ın deliliyle ilgili bölümleri incitmeden ve yavaş yavaş annesine anlatabilirsiniz. Sizin de Atlantic City'ye onun yanına giderek biraz dinlenmenizi tavsiye etmek isterim. Tanrı biliyor ya, yaşadığınız bu şoktan sonra sizin de tıpkı benim gibi buna ihtiyacınız var. Ben sakinleşmek ve kendimi toplamak için bir süre güneye gidiyorum. Bu yüzden size uğradığımda bana hiçbir şey sormayınız. Ola ki bir şeyler yanlış gidebilir ama öyle olursa size anlatırım. Ben hiçbir şeyin yanlış gideceğini sanmıyorum. Artık üzülecek hiçbir şey yok. Çünkü Charles çok ama çok güvende olacak. O şimdi... Sizin düşleyemeyeceğiniz kadar güvendi. Ellen ya da her kimse, ondan da korkmanıza gerek yok. O, kargın resmi gibi geçmişin bir parçasından başka bir şey değil. Kapınızın zilini çaldığında böyle birinin artık bulunmadığından emin olabilirsiniz. Ve şu küçük harfli mesajda yazılı olanlar sizi ya da ailenizi bir daha asla rahatsız etmeyecektir. Ama yüzne karşı metin olmadı ve eşinizde aynısını hazırlamalısınız. Açık yürekliyle söylemeliyim ki Charles'in kaçışı onun size dönmesi anlamına gelmeyecektir. Ondaki fiziksel ve ruhsal değişikliklerden sizin de anladığınız gibi çok tuhaf bir hastalığın pençesine düşmüş durumdadır. Ve onu tekrar görmeyi asla ummamalısınız. Şununla teselli bulmalısınız ki o asla bir şeytan. ...ve hatta gerçekten bir diri değildi. O sadece gizemli şeylere ve geçmişe duyduğu sevgi yüzünden mahvolmuş, hevesli, çalışkan ve meraklı bir çocuktu. Bir ölümlünün asla bilmemesi gereken şeylerle karşılaştı. Zamanda hiç kimsenin asla ulaşamayacağı kadar gerilere gitti. Ve o yılların ötesinden onu yutmak için bir şey çıkageldi. Şimdi... Bana en fazla güvenmenizi isteyeceğim meseleye geliyorum. Çünkü, Charles'ın kaderiyle ilgili hiçbir belirsizlik bulunmamalıdır. Söz gelimi bir yıl kadar sonra isterseniz oğlunuzun ölümüyle ilgili uygun bir öykü tasarlayabilirsiniz. North Burial Ground'ta babanızın mezarının 3 metre batısına tam olarak aynı yönde bir mezar taşı dikebilirsiniz. Burası oğlunuzun hakiki dinlenme yeri olacaktır. Bir anormallikten ya da bir beden değişikliğinden de korkmanız gerekmiyor. Bu mezardaki güller, çocukluğundan beri ruhsal gelişimini izlediğiniz hakiki Charles Dexter vardı. Alçasında zeytin işareti bulunan, göğsünde siyah çatı işareti ve kaşının üzerinde yara izi olmayan sahici Çağsın değişim geçirmemiş kemiklerinin gülleridir. Hayatında hiçbir kötülük yapmamış olan ve diksintisini hayatıyla ödemiş olacak olan Charles'ın. Hepsi bu kadar. Charles kaçacak ve bundan bir yıl sonra siz mezar taşını dikeceksiniz. Yarın bana sor sormayınız. Ve aile şerefinizin geçmişte her zaman olduğu gibi bugün de lekelenmemiş olduğuna inanınız. En derin sevgilerimle size metanet, sükunet, ve tevekkül tavsiye ediyorum Her zaman dostunuz Marinus Willett Böylece 13 Nisan 1928 Cuma günü Doktor Willett Charles Dexter vardı Doktor White'ın Connecticut adasındaki özel hastanesinde Ziyaret etti Genç adam ziyaretçisinden Kaçmaya kalkışmadıysa da Epeyce somurttu ve Vlad'ın arzuladığı konuları açmaya hiç de istekli görünmedi. Doktorun yeraltı mezarlığını keşfetmiş olması ve orada yaşadığı korkunç deneyler elbette ki yeni bir sıkıntı kaynağı olmuştu. Bu yüzden her ikisi de zoraki bir iki formalite sözünden sonra gözle görülür şekilde bir tereddüt sergilediler. Sonra yeni bir sıkıntı unsuru baş gösterdi. Ward, doktorun maskeyi andıran yüzünde daha önce hiç görmediği korkunç bir amacı okumaya başlamıştı. Son ziyaretten bu yana bir değişiklik meydana geldiğini ve vesveseli aile doktorunun yerini acımasız ve amansız bir intikamcıya bıraktığını anlayan hasta sindi. Ward'ın benzi sarardı ve konuşmaya ilk başlayan doktor oldu. Daha fazla şey keşfettik ve sizi uyarmalıyım ki artık hesaplaşmanın zamanı geldi, dedi. Yeniden kazı yapıp açlıktan ölmek üzere olan daha başka hayvanlar mı buldunuz, diye bir yanıt aldı. Genç adamın sonuna kadar kaba kabadayılığı elden bırakmamak istediği anlaşılıyordu. Hayır, diye sakince yanıtladı veled. Bu defa kazı yapmam gerekmedi. Doktor Aaron'ı araması için adam tuttuk ve adamlar tek katlı evde sahte bir sakalla gözlük buldular. Huzursuzlanan genç adam zekice küçümseme çabasıyla, ''Mükemmel ve eminim onlar şu sakal ve gözlüğünüzden daha fazla yaraşmıştır size.'' Ama size çok daha uyardı şeklinde oldu temkinli ve önceden üzerinde çalışılmış yanıt. Ve hiç kuşkusuz uyumuşlardı da. Vilit bunları söylerken zemindeki gölgelerde bir değişiklik olmasa da güneşin önünden bir bulut geçer gibi oldu. Sonra var söze başladı. Böyle hararetle hesaplaşmaya kalkışmanızın nedeni bu mu? Bir insan Zaman zaman çift kişi olmayı yararlı bulamaz mı? Hayır, dedi ciddiyetle belirt. Yine yanılıyorsunuz. Herhangi biri çift kişilik peşindeyse bu beni hiç ilgilendirmez. Yeter ki var olmaya hakkı olsun. Yeter ki kendisini boşluktan çağıran şeyi yok etmesin. Var şiddetle irkildi. Bekala bayım. ''Ne buldunuz ve benden ne istiyorsunuz?'' dedi. Doktor sonunda monoton bir sesle, ''Bir zamanlar üzerinde bir resim asılı olan eski bir şömine süsün arkasındaki bir dolapta bir şey buldum. Onu yaktım ve küllerini Charles Dexter Ward'ın mezarının olması gereken yere göndüm.'' dedi. Deli, boğulur gibi oldu ve oturduğu sandalyeden ayağa fırladı. ''Allah belanı versin.'' Kime anlattın bunu? Ve iki koca ay boyunca ben burada yaşıyorken onun olduğuna kim inanır? Ne yapmak istiyorsun? Willett ufak tefek biri olmasına karşın bir hareketiyle hastasını sakinleştirirken son derece otoriter bir tavır takındı. Kimseye anlatmadım. Bu sıradan bir vaka değil. Hiçbir polisin, hukukçunun, mahkemenin Akıl hastalığı uzmanın anlayamayacağı ve uğraşamayacağı zaman dışı bir delilik ve dünyalar ötesi bir dehşet bakası. Tanrı'ya şükür ki bu şeyi düşünürken yanlış yönlere sapmamam için içimde düş gücünün kıvılcımı kalmış. Beni kandıramazsın Joseph Caron çünkü senin lanetli büyünün doğru olduğunu biliyorum. Yıllar yılı kuluçkaya yatan ve ikizin olan torununun üzerine kapanan büyünü nasıl dokuduğunu biliyorum onu nasıl geçmişe çektiğini ve iğrenç mezarından kendini ona nasıl dirilttiğini biliyorum. Sen çağdaş şeyleri çalışır, sonra geceleri bir vampir olarak ortalarda dolaşırken, seni nasıl laboratuvarımda gizlediğini ve daha sonra ona kahrolası benzerliğimden kimse kuşkulanmasın diye nasıl takma kal ve gözlüklerle ortaya çıktığını biliyorum. Sen dünya mezarlıklarını canavarca soyup soğana çevirirken, sana çattığında ne karara vardığını ve bundan sonra ne planladığını biliyorum. Ve nasıl yaptığını da. Sakalını ve gözlüklerini bırakarak evin etrafındaki muhafızları aldattın. İçeri girenin o olduğunu sandılar. Onu boğup gizledikten sonra dışarı çıktığında da çıkanın olduğunu düşündüler. Ama iki zihnin farklı ilişkilerini hesaba katmamıştın. Sadece görüntü benzerliğinin yeterli olacağını düşünmekle de aptallık ettin. Karvın. Neden konuşmayı, sesi ve el yazısını düşünemedin? Görüyorsun ki sonunda yürümedi. Şu küçük notu kimin ya da neyin yazdığını sen benden daha iyi biliyorsun. Ama boşuna yazılmamış olduğu konusunda seni uyarmalıyım. Ezilip yok edilmesi gereken iğrençlikler ve küfürler vardır ve sanıyorum ki o sözlerin yazarı Orn ve Hutchinson'la da ilgilenecektir. Bu yaratıklardan birisi bir zamanlar sana, Öldüremeyeceğin kimseyi diriltme diye yazmışlardı. Daha önce bir kez muhtemelen aynı yoldan mahvolmuştum. Şimdi bir kere daha kendi kötübüğün seni mahvedecek. Karvun, bir insan doğa ile belirli sınırların ötesinde oynayamaz ve dokunduğun her dehşet seni yeryüzünden silmek için yükselir. Ama bu noktada doktorun konuşması önündeki yaratığın çırpınmalar içinde attığı kısa keskin çığlıklarla kesildi. Umutsuzca köşeye sıkıştırılmış, silahsız ve fiziksel güle başvurması durumunda bir yığın görevlinin doktorun yardımına koşacağının bilincinde olan karbon, eski müttefikinin yardımına başvurmuştu. İşaret parmağıyla havada bir takım kabalistik işaretler çizerken, bir yandan da artık yalandan kısık göstermeye çalışmadığı derin Yankılı sesiyle Korkunç bir formülün başlangıç sözlerini Böğürüyordu Ama Willett Ona göre çok hızlıydı Avludaki köpekler olmaya başlar Ve ansızın körfezden doğru Esen buz gibi bir rüzgar çıkarken Doktor ezberi okumaya Hep niyetli olduğu şeyi Ağırbaşlı, ölçülü Ve tek düze bir sesle Okumaya başladı Göze göz, dişe diş Büyüye karşı Büyü. ''Bırak uçurumun dersinin ne kadar öğrenildiğini sonuç göstersin.'' Böylece Marinus Bicknell berrak bir sesle üst tarafında ejder kuyruğu inen düğüm işareti olan birinci formülü el yazması notun yazarını dirilten formül çiftinin ikinci formülünü okumaya başladı. ''Aktr Af Kabla yok suttoldu nizangay zira vilatin ağzından daha ilk sözcüklerin dökülmesiyle hasta daha önce başladığı formülün okunmasını birden kesti. Ağzından tek sözcük çıkaramayan canavar kollarıyla çılgınca hareketler yapmaya başladı. Sonra onları da oynatamaz oldu. Ürkütücü, yok, sotot adının dile getirilmesiyle iğrenç değişim başladı. Bu sadece bir çözümlü olmayıp, daha çok bir dönüşüm ya da aslına dönüştü. Ve okumasını tamamlayamadan bayılmamak için gözlerini yumdu. Ama bayılmadı ve Tekinsiz yüzyıllarla yasak sırların adımı bir daha asla dünyayı rahatsız etmedi. Zaman dışın Delilik dindi. Charles Dexter Ward olayı kapandı. Dehşet odasından sendeleyerek çıkmadan önce gözlerini açan Willard, belleğinde tuttuklarımda yanılmamış olduğunu gördü. Ön gördüğü gibi. Aside gerek kalmamıştı. Çünkü Joseph Carvon şimdi bir yıl önceki lanetli resmi gibi mavimsi, gri, ince bir toz tabakası halinde zemine saçılmıştı.